Bu kitap Anadolu grubu tarafından görme engellilerin kullanımı için okutulmuştur. Ticari amaçla çoğaltılamaz ve kullanılamaz. Ön Kapak Bilgileri Bir Hayat Hikayesi İzzet Özilhan Seslendiren Uğur Taşdemir Kayıt Tarihi 24 Mart 2015 10 Nisan 2015 Bir Hayat Hikayesi İzzet Özilhan Basım, Ocak 1999, düzenleme, mavi grafik, baskı, mükamat Matbaacılık cilt, sezgin ciltçilik. Başlarken, bu sıradan olmayan ve gerçekte olağan dışı olgularla sonuçlarını kendi içinde taşıyan bir hayat hikayesidir. Evet, Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Pusatlı köyünden çıkarak uzun mücadeleler sonrasında Günümüz iş dünyasının önde gelen isimleri arasına giren bir köy çocuğunun hayat hikayesidir bu. Ne var ki, doruğa çıkmak sanıldığı kadar kolay olmamıştır. Verilen mücadele, her aşamasında zorlu günleri, ayları ve yılları beraberinde getirmiştir. Bu süreç boyunca en küçük bir ödün verilmemiş, ilke ve geleneksel kurallara harfi harfine bağlı kalınmıştır. Başlangıç dönemleri hayli çetin yıllara rastlamıştır. Engeller, bugünlere bakarak çeşit çeşit aşılmazlıklar göstermiştir ama bu noktada yılgınlığa kesinlikle yer verilmemiştir. Sabır, ilke ve kurallara bağlılık, sonunda sabırlığı, ilkeli ve kurallara içtenlikle bağlı olanı beklenilene ve istenilene kavuşturmuştur. Bu sonuç genelde ve kitabın bütününde şu dört kelimeyle özetlenmektedir. Başarının özü çok çalışmaktır. Bu, burada anlatılan hayat hikayesinde gözler önüne sergilenerek gerçekleştirilmiş ve olabilirliği başarı sahibinin tanıklığında ortaya konmuştur. İçindekiler Başlarken, sayfa 3 1. Başarının özü çok çalışmaktır, sayfa 7 2. Kendi halinde bir çocuk, sayfa 12 3. Anılar yumağı çözülürken, sayfa 17 4. Bir kasaba çocuğu, sayfa 22 5. Hayatın Kendisi Savaştır, Sayfa 26 6. Hayatın Başlangıç Noktasında, Sayfa 29 7. Demir Ağlarla Yurdu Örerken, Sayfa 37 8. İki Ateş Arasında Kalmak, Sayfa 39 9. Gönül Bu, Ferman Dinler Mi, Sayfa 44 10. İstanbul Günleri, Sayfa 49 11. Merdivenin En Alt Basamağından, Sayfa 52 12. Şeytan Köprü'den sonrası Batman, sayfa 58. 13. Olaylar ve sorunlarla, sayfa 63. 14. Asker oldum Fırıncı, sayfa 66. 15. Tepe başından, sayfa 75. 16. Hayat nedir? Kavga mı yalnızca, sayfa 77. 17. Bitmez anılarla tepebaşı, sayfa 82. 18. Tahta kalede bir devreli, sayfa 86. 19. Bir ilk Kayıp Hikayesi, Sayfa 91 20. Ticaretin Küçüğü Olursa, Sayfa 96 21. Sıla'nın Yolu O Dağlardan Geçer, Sayfa 99 22. Bir Ortaklığın Başlangıcı, Sayfa 105 23. Nereden Nereye, Sayfa 111 24. Bir An'ın Hikayesi, Sayfa 116 25. Bir Esaslı Hikaye Ki, Sayfa 122 26. Bir Eşek Hikayesi, sayfa 128. 27. Dedeler ve Torunlar, sayfa 130. 28. Bir Oğul Babasını Anlatıyor, sayfa 138. 29. Babalar ve Kızlar, sayfa 163. 30. Eşinin Ağzından O, sayfa 168. 31. İlkeler ve Kurallar, sayfa 176. Bölüm 1 Başarının özü çok çalışmaktır. Sayfa 7 Kimse doğduğu yılı ilk gününden son gününe dek hatırlamaz hatırlayamaz. Ama yaşlılar, kocamış kişiler zaman zaman tıpkı bir masalmış gibi yeri geldiğinde size o yılı bütün ayrıntılarıyla anlatırlar. Diyelim 1922 yılı. Evet, anlatılanlara bakılırsa o yıl büyük bir kış yaşanmıştı. Mümkün. Yaz hem erken gelmiş hem de kısa ömürlü olmuştu. Bu da kuraklığın erken habercisiydi elbet. Bunlar ve benzer olgular hiç de olağanüstü değildiler. Türkiye'nin gökte yıldızlar kadar çok köyleri vardı ve bu köylerde üç aşağı beş yukarı hep aynı şeyler yaşanmaktaydı. Doğa değişmiyordu, köyler değişmiyordu ve insanlar değişmek nedir bilmedikleri gibi buna ihtiyaç da duymuyorlardı. Ama dünya dönüyor ve evrensel değişim, her ülkede, her ülkenin doğasında ve insanları üzerinde etkisini gösteriyordu. O yıl, yani 1922 yılında İtilaf Devletleri ateşkes önerisinde bulunmuşlardı. Yeni Türkiye'de Rauf Orbay hükümeti iş başına getirilmiş ve İstiklal Mahkemeleri Kanunu çıkmıştı. Yine o yılın Ağustos ayının sonuncu haftasında ordu büyük taarruza geçmişti. Zafer kazanılıyor, Türk askeri 9 Eylül günü İzmir'i istirdat ediyordu. Bu aynı zamanda sonunda başlangıcıydı. Daha sonraki günlerde Muzaffer Ordu, Refet Bele Paşa'nın komutasında İstanbul'a girecek, ülke boyutlarına varan değişim rüzgarlarıyla saltanat kaldırılacak, Dersaadet İstanbul Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetimine geçecekti. Anlattıklarına göre yine o 1922 yılında, Padişah Vahdettin ülkeden bir gece sabaha karşı kaçmış, yerine de Abdülmecid getirilmiş. Doğruydu anlatılanlardan hatırında kalanlar. Lozan Konferansı da o yıldır. Evet, tarih kitapları da öyle yazıyordu. Develi'yi herkes bilmez. Çünkü yine herkes tarafından üstüne varılacak olağan dışı ya da çarpıcı özellikleri yoktur. Hele 1922'lerde Develi sıradan ve adeta Köy azmanı bir kasabadır. Ama biz köylü kısmı için Develi çok büyüktü. Hayatlarında Develi'den başka herhangi bir kasaba görmeyenlere sorarsanız, en büyük Develi'ydi ve dünya yüzünde başka büyük kasaba yoktu. Develi, Kayseri iline bağlı bir ilçe ve ilçe merkezidir. Bugün nüfusu da bucak ve köy sayısı da artmıştır. Kuzeyde ilin merkez doğusunda Tomarza, Güneydoğu'da Adana ili, Güneybatı'da Kayseri'nin Yahyalı, Batı'da Yeşilhisar, Kuzeybatı'da da İncesu ilçeleriyle sınırlıdır. Bizim oraların toprakları hep dağlıktır. Kuzeye bakın görürsünüz. Ercez daha yükselir durur. Bizim Develi Ovası güneyine düşer onun. Orta Toroslar da ikiye böler ilçeyi. İlçe merkezinin güneyinde Hacılar Dağı, doğusunda da Süven Dağı bulunur. Hatırlamam mı? Elbet hatırlarım o koca suyu. Adına Zamantı derler. Büyük bir akarsudur o. Uzun yayladan doğar. Seyhan nehrinin bir koludur. Bizim develinin güneyinden akıp geçer. Geçer ve orta toroslarda dar ve derin vadiler oluşturur. Sonra ilçe sınırları dışına çıkıp alır başını kendi yoluna gider. Suyun hali mi? Mevsimlere göre değişirdi, hatırlarım. Kışın başkaydı. Baharda başka, yazın daha başka tabii. İlçeye iki kilometre uzaklıktaki o elbis suyunu da unutmuş olabilir miydi? Yayan giderdik arkadaşlarımla. Ovanın batısına denk gelen bir de yay gölü vardı. Çevresi bataklık ve sazlıktı. O yaşlardaki bizler için, e, deniz demesem bile bir deniz gibi gelirdi. Başka şeyleri de unutması, hatırlamaması mümkün müydü? Söz gelişi, mevsimleri. Bizim oralarda mevsimler adamı canından bezdirmezdi. Yazlar kulak geçerdi de kışlar o kadar soğuk olmazdı hatırladığım kadarıyla. Yağmur konusuna gelince. Bakın çok yağış alırdı bizim ilçe. Ama size şaşırtıcı gelebilir belki. Buna karşılık çevre bitki örtüsü fakirdir ve orman diye bir şey göremezsiniz çünkü yoktur. Çalılıklara bir de akarsu boyları ve su basan yerlerde söğütlere, kaba kağıtçlarına rastlarsınız hepsi hepsi. Neyle geçinir bu develi insanı peki? Halkın asıl geçim kaynağı bir tarımdır, bir de hayvancılık. Ne ekip biçtiğine gelince. En çok buğday, sonra çavdar, sonra şeker pancarı. Meyve olarak da elmasıyla üzümü boldur. Çocukluğumda ilçe bunlarla aşır neşir yaşayıp gidiyordu işte. Çok doğru, en çok gelişme hayvancılık alanındaydı o benim çocukluğum sıralarında. Ayrıca şunu da söyleyeyim, kitresi de çok ünlüdür. Kitre, Erciyes Dağı'nda yetişen, bodur ve dikenli bir bitki olan gevenden elde edilen bir sudur. Bu kitrenin ticareti yapılırdı bol bol. Derler ki, ilçenin geçmişi Hititler'e kadar gitmektedir. İlçenin eski merkezi Everek kasabası 3 kilometre uzağındadır. Benim de duymuşluğum vardı. Everek'in adı Oğuz boylarından, Develi obasının buraya yerleşmesinden kaynaklanmaktaymış. Tarihler de böyle yazarmış. Çok eskilerde de lafı açıldı mı böyle derler, anlatırlardı. O ünlü Fraktin Kayasını da hatırlamadan edemiyor. Onun üzerinde ve çevredeki şimşek kayada, hititlere ait kimi çivi yazıları ve kabartma resimler de görmüşmüş vakti zamanında. Onları ve Seyit Şerif Türbesi'ni, içinde Develi oğullarına ait mezar ve kitabeleri de. Develi'deki Ulu Cami'nin ahşap mihberiyle, Hızır İlyas Mescidi'nin kare planı üzeri kubbeli halini de unutmadım, hatırlarım. O yaşlarda Dev Ali ve Şıh Emir türbeleri de hayranlık duyduğum ve sık sık gidip gördüğüm yerlerdi. 2. Bölüm Sayfa 12 Kendi halinde bir çocuk Babam anlatırdı, ben Pusatlı köyünde doğmuşum. Bu Pusatlı köyü Develi'nin köylerinden biri olur. İlçi olarak ona bağlıysa da daha çok Tomarza kasabasına yakındır. O zamanlar benim çocukluk günlerimi sürdürdüğüm sıralar Develi'nin ilçe köylerinden biriydi. Anadolu köylülerinin hepsi birbirinin eşidir. Hiçbiri diğerine bakarak farklılıklar göstermez. Bugün geçmişe dönük olumlu bir gelişme elbette var ama bu ağır aksak ilerlemektedir. Yollara düşün ve bakın. Az önce yakınından geçtiğiniz o köy yoksa bu köy müydü? Tozlar ve topraklar içinde eşinen evcil hayvanlar, Bir duvar dibine sığınmış tembel köpekler, Bir baca dibinde esneyip duran uykucu bir tekir kedi, Kendi kendine ipil ipil akan bir çeşme, Çevrede cılız birkaç ağaç ve anlaşılmaz bir kaygıyla, Sımsıkı kapatılmış kapılarıyla kirli badanalı evler. Her köyde bir kahve vardır, her köy kahvesi, ya sırtını, ya alnını kesinlikle yaşlı bir çınar ağacına vermiştir. Köyün erkekleri ağacın gölgesinde suskun suskun otururlar. Kimileri oyun oynar, kimileri o oyun oynayanları ancak masallara yaraşır bir dikkatle seyreder. Vakit namaz saati ise kahve çevresinde yalnızca gençleri görürsünüz. Yaşlılar yaşıtları hocayla camidedirler ve namaza durmuşlardır. Bu köylerde günler değişmek nedir bilmez. Gün sanki hiç yaşanmamış gibi ertesi günde yaşanmaya devam eder. Pusatlı köyü de öyle ağaçlıklı, yeşillikli değildi. Babalarımızın babaları, belki onların da babalarının babaları gelmişler ve köyü düzlük bir yere kurmuşlardı. O düzlüğün çevresinde ulu ve görkemli dağlar yükselirdi. Çocuk aklımla bakar bakar şaşardım o dağlara. Çekici olmalarına çekiciydiler ama… Bana her zaman ürküntü vermişlerdir. Ağaç yoktu dedim, doğru. Ne evlerin önünde, ne köy meydanında ağaç göremezdiniz. Ekili, boş ya da nadasa bırakılmış tarlalarda tek başına ve yalnız ağaçlar görürdünüz. O ağaçlar her tarlada bir tane olurdu. Körlü tarlada iş yaparken yorulunca ya da aç vakti bir kuytu bir gölgelik arar çekilmek için. O tek ve yalnız ağacın görevi budur. Bu kadarlıktır. Ne ağacı olduğu önemli değildir. Yalnızca gölge veren türünden olsun, yeter köylü kısmına. Biz buğday arpağı, çavdar eker biçerdik. İşimiz gücümüz topraktı. Tanıdık bildik bir Orta Anadolu köyü işte. Sulak bir yerde değildi, ne köy ne de çevresi. Köy deyince insanın aklına okuma kitaplarındaki gibi şırıldayarak akan bir dere kenarında, yeşillikler içinde kurulmuş, damları kırmızı kiremitli bir köy gelir değil mi? Hayır. Bizim pusatlı, öyle hayal bir köy olmaktan çok uzak bir köydü. Ne deresi vardı, ne de çıkrıklı bir kuyusu. Tam köy meydanının ortasında bir su birkintisi bulunurdu. Onu unutmuyorum. İçme suyumuzu köye aşağı yukarı 15 dakika uzaklıktaki üç kuyudan çeker getirirdik. Herkes evine o kuyulardan su taşırdı. Yine babamın bana aktardığına göre, ben dünyaya geldikten kısa bir süre sonra... Evce kalkıp Develi'ye göçmüşüz. Annemin ölümünü işte o sıralar çok iyi hatırlıyorum. Pusatlı köydür, Develi bir ilçe. Yürüyerek Pusatlı'dan Develi'ye dört saatte gidilir. Develi'nin en çok ilgimi çeken yanı dağları olmuştur. Gerçi bizim Pusatlı'nın çevresi de dağlıktı. Gel gelelim, bu Develi'nin dağları başkaydı. Bir kere dağ Ercez Dağı'ydı ve inanılmaz bir güzellikte görünüyordu gözüme. Çocuklar galiba kimi güzelliklerin erişkinlerden daha çabuk farkına varıyorlar. Çocuk gözlerdeki değerlendirme benzersiz bir değerlendirme oluyor bence. Başka dağlar başka de yok muydu yörede? Vardı. Gel gelelim, Erciyes'in yanında onların lafı bile olmazdı. Benim için o çocuk yaşımda bir tek dağ vardı, o da Erciyes. Pusatlı'ya yakın köyler birbirine ne uzak ne yakın köylerdi. Çötendi atları, ince suydu, kirem itti. Bizim Pusatlı'dan hiçbir yanıyla ayrılmaz köylerdi. Onların insanı da bizim gibi toprakla uğraşır, arpa buğday eker, kuraklıkta köycek yağmur duasına çıkar, harman kaldırır, ürününü satar, güzünde düğün dernek yapardı. Pusatlı kadar onlarda da ilaç için olsun ağaç yoktu. Develi ilçemizdi ama biz köy olarak Tomarza'ya daha yakındık. Biz bir hesapla 250 haneyi buluyorduk. Zaman gelmiş ve koşullar gereği Pusatlı köyüde giderek büyümüş, az kaldı köylülük olmaktan da çıkıyormuş. Sonra sonra büyük kentlere bir göçtür başladı ve köy kendiliğinden küçüldü. Pusatlı yine eskinin Pusatlısı oluverdi. verdi. Çünkü ülke de değişiyordu, ülke insanları da. Pusatlılar en çok Ankara'yı seviyorlardı. Göç en çok Ankara üzerineydi. Bugün Ankara'da üç yüz Pusatlı kökenli insan bulmak mümkündür. Baba Pusatlı'ydı, anne değildi. Pusatlı'ya yakın Sarı Mehmetli köyünden kalkmış, Pusatlı'ya gelin gelmiş ve kocam köylü olmuştu. İki köy arası, bir saat ya çeker ya çekmezdi. Hayır, ne annemle babam, ne babamla annem arasında herhangi bir akrabalık bağı yoktu. Babam askere ben doğduktan sonra anca geç gitti. Gitti ve geldi. Biz o tarihten önce... ''Develi'ye gitmiştik. Annemin ölümü de işte o aralardadır.'' ''Babamı askere alınca biz derlenip toparlandık yeni baştan. Yine köyümüze pusatlıya döndük.'' ''Dedemle büyükannem köyde kalmışlar. Göç etmeyi göze alamamışlardı pek. Bizi yüksülmeden kabul ettiler.'' ''Dışında olana bir şey çok çabuk gelir geçer görünür. Babamın askere gidişi ve dönüşü bana dünyalar kadar uzun geldi. Ama ne var sonu geldi bunun da ve babamı terhis ettiler.'' Annem ölmüştü. Babam eşinden, biz evimizi derleyip toparlayacak bir güçten, anamızdan yoksun kalmıştık. Kuşkusuz babamın yalnızlıktan, çocuklarının başsız kalmasından ötürü yakınması yerden göğe kadar haklıydı. Eve ne pahasını olursa olsun bir kadın şart gerekiyordu. Sonunda evlendi babam, ona bir eş, biz çocuklara da bir üvey ana geldi ve hepimize birden develi yolu göründü. Üçüncü Bölüm Sayfa 17 Anılar Yumağı Çözülürken İkinci anneme üvey anne ya da üvey ana ya da analık demedim hiçbir zaman. Hep anne dedim. Anne kabullendim onu. Çok şey öğretti bana. Ne öğrenmişsem çocuk yaşlarımda hepsini de ona borçluyum. Beni bir yerden sonra gerçek hayata hazırladı. Gerçek hayat nedir bana öğretti. Asıl yani öz annemle babamın evlenmeleri köy geleneklerine uygun yapılmışmış. Babam bu konularda suskundu, pek bir şey konuşmazdı. Çok yeri gelse bile üzerinde durmaz geçiştirirdi. Çok garip bir olgudur. Asıl öz annemle sonradan ikinci annem bir aralar bizim köyümüz Pusatlı'da karşı karşıya gelmişler. Eskilerden duymuştum, anlatırlardı. Annem kendi köyü Sarı Mehmetli'den bize gelin geldiğinde gelinliğinin ilk günlerinde olacak... Komşularından bir taze kız çat kapı gelmiş. Büyük annemden küçük bir kazan mı, büyük bir tencere mi ne istemiş. Büyük annem ne istenmişse gitmiş getirmiş vermiş. Komşu kızı gittikten sonra da arkası sıra bakıp bakıp konuşmuş. Yeni gelin annem, şu kıza bakın hele demiş. Güzeller güzeli bir kız. Allah var ama yaşı geçmiş, evde kalmış. Ne demelere bir talebi çıkmamış acaba? Ah kızım ah demiş büyük annem. Kader işte yavrum. Ne denir? Yazan böyle yazmış yazgısını. Gayrı tek beklentisi kaldı. Köyde birilerinin karısının vefat etmesi. O öyle olacak da bu kısmetsiz de dul kocaya varacak. Ev bark, ot ocak sahibi olacak. Sonra derin derin içini çekmiş. Hiç belli olmaz. Güzel Rabbım'ın işleri o neylerse güzel eyler demiş. Rastlantı mı yazgı mı? Güzel Rabb'ın güzel işlerinden biri mi artık üç yıl geçmiş aradan ve... Annem öldü, babam dul kaldı. Köylük yerde dul kalmak özellikle de bir erkek için zordur. Gelenekte babamın ikinci bir evlilik yapmasını zorunlu kılmaktadır. Burada gelenek yalnızca erkeğin tarafında değildir. Yanı sıra kadına da özellikle ve türlü nedenlerle evde kalmış, kısmeti çıkmamış... Ya da başı bağlanmamışa da arka çıkar, onu kollar. Babam da yakınları da çevrede kız bakılmışlar. En uygun olarak sonradan ikinci annemiz olacak kızı bulmuşlar. İstemişler, sözler kesilmiş, düğün dernek yapılıp baş göz olmuşlar. Bir süre evce köyde kaldık ama kısa sürdü bu da. Babam mı yapamadı, koşullar mı öyle gerektirdi, biz yine göçe kalkıştık, develiye geldik. Hacı Mahmut ve ailesi bir kez daha deili oldular. Babası ne zaman sözü açılsa, sen 30 Ağustos günü doğdun dermiş. Yine de ben bugün kimlik cüzdanımda hangi tarih günüyle ayı ile yazıyorsa, onu doğrusu diye kabul ediyorum. Köy yerinde adettir, erkek çocuklar askere erken gidip erken gelsin, elleri erken ekmek tutsun diye doğum tarihlerini hep önceki bir tarihe yazdırırlar. Köy çocukları genelde nüfuslarında yazılan yaştan daha küçüktürler. O zamanlar yaşı büyük çocukları okula erken alıyorlarmış. Bu nedenle babam tam vaktinde okula gidesin diye öyle yazdırdım senin kafa kağıdına. İki yaş büyük, gösterttim derdi. Unutmuyorum. Bunları ciddiye alıyor muydu? Hayır, benim için önemli olan kimlik cüzdanımda ne yazılmışsa odur. Yani onun için geçerli olan doğum tarihi 11 Mayıs 1920'dir. O yılın iç ve... Dış dünya olayları dizisine göre, Meclisi Mebusan açılmıştır. Misak Milli Meclisi Mebusanda kabul edilmiştir. Fransızlar Maraş'tan çekilmişlerdir. İstanbul işgal edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış ve ilk milli hükümet kurulmuştur. Bursa düşmüştür. Onu Edirne'nin düşüşü izlemiştir. Serv anlaşmasına imza konmuştur. Kars geri alınmıştır. Ne zaman yabancı bir ülkeye gitsem, pasaporttaki tarihime göre bana yaş günü kutlaması yapıyorlar. Önceleri şaşırıyordu. Çünkü doğum günü olarak hep 30 Ağustos'u bellemişti. Baktım olmuyor artık ben de öyle kabul ediyorum. Babam, ben doğmuşum askere çağrılmış. Sivas'ta askermiş. O aralar Kurtuluş Savaşı bitmiş. Çünkü babam o olayla ilgili hiçbir şey anlatmamıştır bize. Savaşa katılmamıştı. Yetişmemişti daha doğrusu. O nedenle de anlatacağı bir şey yoktu dağarcığında. Çocuk berleyinde en keskin hatlarıyla kalan anılar, develiği içeren anılardır. İlk göçlerinde annesi daha sağdı. Ama hastaydı. Babamın annesi bizde duruyordu. Evi en çok o derleyip topluyordu. Bizi çekip çeviren oydu. Babaannem eski zaman kadınlarındandı. Sabırlı, ayağı yere sıkı basan bir kadın yani. Unutamadığım bir anıdır. Evet, annem hastaydı ama ben onunla yatıyordum. Çocuk hali belki, olabilir. Bence sevgidendi. Annemi çok severdim. Her zaman da çok sevmişimdir. O günlerde üç ya da dört yaşında olmalıyım. Bir sabah, her günkü sabahlardan biri gibi uyandım yatakta. Gözlerimi açtım, çevreme bakındım, baktım. Annemi odanın ortalık yerine uzatmışlar, yatıyor öyle. Baktım, Baş parmaklarını da birbirlerine bağlamışlar. Baktım baş ucunda kadınlar toplaşmışlar. Bir ağızdan ağıt yakıyorlar iki yana sallanarak. O zaman anladım annem ölmüştü. Hacı Mahmud'un sevgili eşi, küçük İzzet'in biricik annesi, sarı memetli vesile kadın artık bizlere ömürdü. Sonradan bu olayı izleyen olaylar dizisinde her şey bir tekrardı. Söz gelişi Pusatlı'ya dönüş gibi. Baba Hacı Mahmud'un askere gidişi. Dönüşü ikinci evliliği için kız aranması ve bulunması. Düğün ve bir kez daha Develi'ye dönüş gibi. Bu sonuncu Develi olgusu ilk başlarında hayli sıkıntı verecekti. Nitekim vermiştir de. 4. Bölüm Sayfa 22 Bir Kasaba Çocuğu Develi iyiydi, hoştu ama... Nereden bakarsanız bakın, tipik bir Anadolu kasabasıydı işte. Gündüzü de birdi, gecesi de. Günler değişmediği gibi haftalar da pek değişmiyordu. Ya da bana değişmiyor gibi geliyordu, olabilir. Bu nedenle olmalı, ben Develi'deyken, özellikle bu son göçümü sırasında çok sıkılır oldum. Kısa bir dönüşle şunu da ekleyeyim hemen. Bu son Develi'ye gelişimiz epey bir gürültülü olmuştu. Babam askere gitmiş gelmiş... Çocukları şurada burada sefil olmasın diye evlenmeye karar vermişti. Söz kesiminin hemen ardından nişan yüzüklerini de takmışlardı. Zaman zaman babamın nişanlısının evine gidip geliyordum. Bu arada ikinci annem olacak insanı tanıyabildim mi acaba? Sanmıyorum. O günkü çocuk aklım insanları süzgeçten geçirip onları bir güzel değerlendirmeye yetmiyordu tabii. Çok güzel bir düğündü babamın ikinci evliliğinin düğünü. Aklımda iyi kalmış. Berleğimde bugün bile... En ince ayrıntılarına kadar izleri vardır. Develi'deyken deyken habire şunu yapıyordum: yönümü kasaba içinde nerede olursam olayım bizim pusatlıdan yana çeviriyor ve dağlarını seyrediyordum. Develi beni sıkıyordu. Düşünün, ben o köydendım, o köyde doğmuş ve yine o köyde büyümüştüm. Büyük annem, dedem, küçük kardeşim Feymi, benden bir iki yaş küçüktü, hepsi pusatlıda kalmışlardı. Ben bir başıma Develi'deydim. Ne gariptir. Fehmi hiç ayrılmadı köyümüzden. Pusatlı'da büyüdü. Delikanlı oldu ve 20 yaşını sürdürürken de Pusatlı'da öldü. Göç göçtür diyordu babam. Madem köyden çıkmış kasabayı mekan tutma kararı almıştık, gelecekteki düzenimizi buna uygun kurmalıydık. Babam Develi'de ev açtı. Dedem tarımla uğraşırdı. Eli biraz para tutuyor olmalıydı ki, Babama bir miktar para yardımı yaptı. Açtığı manifaturacı dükkanının sermayesini dedem sağlamış oldu böylece. O yıllarda nakit para bir çeşit zümrütü anka kuşu niyetindeydi diyebilirim. Nakit sahibi kişiler adeta parmakla gösterilirdi. Babam da köylü kısmına nakit para karşılığı yerine veresiye verirdi istediklerini. Yaz deftere, al harmana hesabı. Harman kaldırılır, köylü ürününü satıp paraya çevirir, Eli bu yoldan para görünce de gelir, borcunu kuruşu kuruşuna öderdi babama ve diğer esnafa. Bunları çok iyi hatırlıyorum. Develi insanı hep parasızdı, parasız yaşamaya alıştırmıştı kendini. Develi'ye yeniden geldiğimizde benim için hiçbir şey değişmedi. Bildiğim, tanıdığım da hepsi de. Oturduğumuz mahalle hoş bir mahalleydi. Bir Ermeni mahallesi, sağımız solumuzdaki, yakınımız uzağımızdaki insanların tümü Ermeniydi. Evde oturmaktan sıkılınca sokağa çıkardım. Ermeni çocuklarıyla türlü oyunlar oynardık. Ama ikinci annem doğum yaptıktan sonra evde çocuklara bakmak bana düştü. Zor iştir çocuk bakımı. Neler neler yapmazdım ki. Beşiklerini sallayıp onları pışpışlıyordum. Ağladıklarında oyunlar icat edip oyalamaya çalışıyordum. Yaşım sekizlere onlara vardığında ben Söğüt dalından düdük, uzun sazlardan at yapıp oynayacağımı Çocuklara bakmak zorundaydım. Kimi kez sırtıma alır, dışarıya çıkardık birlikte. Yine birlikte gezmelere giderdik. Bu kadarla kaldım mı? Hayır. Bu arada annem bana iş yapmayı öğretti. Bu yolla duyduğum o büyük sıkıntıyı dağıtır oldum. Çalışmak, bir şeyler yapıyor olmak, bir işe yaramak. Çalışmaya, iş yapmaya çocukluğumda başladım. Bir nokta daha, tasarruf yapmayı ve tasarruf gerekliliğini yine o yaşlarda öğrendim. Nasıl mı? Develinin yanı yöresi bahçeliktir. Çeşidi öyle pek fazla olmamasına karşılık meyve ağaçlıdır. Çevrede bakımlı bakımsız bağlar vardır. Bizim de bağımız vardı. Bağımıza giden yollar meyve ağaçlarıyla doluydu. Her yan yeşillikti. O nedenle çok severdim develiyi. Çünkü bizim pusatlı gibi çöl çorak değildi. Adamın içini karartmıyordu. Yol dışında kendi bağımızda da meyve ağaçları epeydi. En çok da kaysa ağaçları. Vakti zamanında ağaçlardan kayısı toplardım. İri ve olgun kayısıların çekirdeklerini etinden ayırır, kırar bademlerini götürüp satardım. Elim para görürdü. Bu, çapı küçük de olsa, bir ticarettir ve ticaret sayılır. Peki, geleceğe dönük ticaretin ilk temeli bu yollardan geçilerek mi atılmaktadır? Ben kazandığım parayı biriktirirdim. Ufak tefek giderlerimi buradan karşılardım. Ne gibi mi? Defter kalem, kitap, şu bu falan gibi. Elbet daha başka şeyler de vardı. Onları da bu kazandığım ve biriktirdiğim o kaysi çekirdeği ticareti paralarından karşılıyordum. Kimseye yük olduğum yoktu. 5. Bölüm Sayfa 26 Hayatın Kendisi Savaştır Çok uzun yıllar geçti üzerinden ve bu benim anlattıklarımın hepsi de birer hikaye oldular artık. Ege Biracılığın bir yönetim kurulu toplantısı sırasında baktım... Sermet Kutman arkadaşımın elinde bir kitap. Bizim Develi ve Develi'deki Ermenileri konu edinen bir kitaptı bu. Çok ilgimi çekti. Aldım, başladım okumaya. Ben okudukça, geçmişteki günlerimin Develisi, yakından tanıdığım, yıllarımı birlikte geçirdiğim onca dost insan bir bir gözlerimin önünde canlandılar. O kitabı başucu kitabımı yaptım. Bana yakın, bana tanıdık gelen birçok olay, Birçok insan o kitapta yer alıyor. Hepsini tanıyor, biliyor ve hatırlıyorum da. Tanıdıklarımla açık ve net hatırladıklarım arasında bizden, Türkiye'den ayrılıp gitmiş birçok Ermeni de var. Rastlantılar kimi kez hayatı etkiler, insana şaşırtma verir. Söz gelişi bir Agop yan, eski bir develili. Hayatın acımasız rüzgarları aldığı gibi onu develiden önüne katmış ve Amerikalara savurmuş. Bir Amerika gezimde bu Agop Kaptanyan'la birden verdim. New York'ta Manhattan'da mücevherat, elmas pırlanta işleriyle uğraşıyormuş. O gün bugün sürekli beni arar. Nasılım, ne yapıyorum sorar, konuşur. İkimiz de hasret gideririz. Bu hasret giderme, hal hatır sorma olayının dışında ne zaman Amerika'ya gitsem, iki eli kanda bile olsa beni bulur. Bir anısı aklımda. Yine bir vakitte Amerika'ya gitmiş ve kısa süre sonrasında... Agop kaptan yanı karşısında bulmuş. Agop beni mahcup ettin dedim. Ben seni arayacakken sen zahmetlere girdin. Develili Ermeniler İstanbul'u da mesken tutmuşlardır. Ama bir türlü fırsatını bulup onlarla görüşemiyorum. Biri bir tamirci ustasıdır. Benimle akran sayılır. Ustalığı en çok çatığı, yağmur olukları ve su tesisatı üzerinedir. Ruben Usta yani. Öyle sıradan bir tamirci ustası değildir o Ruben Usta. Hanı hamama olan biri. Hali vakti çok yerindedir. Unutmadığı bir olaydır. Evlerinin çatısında tamirlik bir şey olmuş, akıntı oluşmuş da. Ruben usta'ya tezden haber uçurduk, anında geldi ve yapı verdi. O bir yandan tamirini yapıyor, bir yandan da benimle laf yarıştırıyordu. O ara öğrendim, iki yaş küçükmüş benden. Ruben ustanın anılarında en somut olanı onbaşılık olayı. Biz sizin mahalleye yakın otururduk devirdeyken. Oyun için bizim mahallenin çocukları sizin mahalleye gelirdik. Sen hepimizi toplardın başına ve bir hizaya dizerdin, onbaşı olurdun bize. Onbaşı olurmuş ve çocuklara talim ettirirmiş. Geçen geçip giden o güzel çocukluk günleri. Kim aramaz ki sizi? Kim unutmuş ki sizi? Altıncı bölüm, sayfa 29. Hayatın başlangıç noktasında. Develedeki evimize gelince bahçesi yoktu. Tabii içinde ağaç da yoktu. Yeni başındaki boş arsa ıssız ve Ermenilerden kalma bir arsaydı. Gün geldi o arsayı satın aldık. Bizim ev taştan bir binaydı, sokaktan bir girişle iki yanlı bir merdivenle çıkılırdı. Üç odalı ve mutfaklıydı. Üst kattaki çatmalı yerde yazları yatardık, serin olurdu. Sokağımızın insanı karışıktı. Türklerle Ermenilerdi daha çok. Kimse kimseye karışmazdı. Birbirlerine karşı dost canlısıydılar. Devreli de ortaokulun ikinci sınıfına kadar kaldım. Okumaya karşı büyük bir tutkum vardı. Şöyle diyeyim, okula gitmek, bitirmek, sonra başka okullara giderek onları da bitirmek istiyordum. Çocukluk arkadaşlarından biri Naci soyla olan yakınlıkları 7-8 yaşlarından başlayıp yeni yetmelik dönemlerine uzanıyordu. İlkokula birlikte başladık diye anlatacaktı. Hatta sınıfça çektirdiğimiz okul hatırası bir fotoğrafımız bile vardı. Hepimiz çocuğuz ve çocuk gözlerle dikkat kesilip objektife bakmışız. İlkokulda okuduk, sonra ortaokul dönemi başladı. O arada hiç ayrılmadık. Bu ortaokulun ikinci sınıfına kadar sürdü gitti. Bir yandan okuyordu, bir yandan da hayatı öğreniyordu. Her türlü işe koşuyordum. Para da kazanıyordum doğrusu. Yazları şunu bunu satıyordum, kışları da en çok portakal. O günlerin ekonomik koşulları gerçekten de çok ağırdı. Babamın durumu da pek iç açıcı değildi ve gelenek değişmemişti. Yani babam köylüye borca harca mal satıyor, parasını sabırla bekliyor ve anca harman zamanı hesaplaşabiliyordu. Başka ne bir çare vardı ne de bir çözüm. Yaz aylarında yakın çevre köylere gider, alacaklarını tahsil ederdi. Fakat yine nakit para olarak değil, köylü babama olan borcunu buğday, arpa ve çabdar vererek öderdi. Bunun astarı yüzünden daha pahalıya gelirdi babama. Çünkü köylülerden topladıklarını develiye getirmek konusunda yükçülere etek dolusu para dökerdi. Hatırlarım kimi zamanda alacaklı olmaktan çıkar ve yükçülere borçlu kalırdı. Bir de o getirdiklerini satamamak, bir güzel çürütmek, kurtlandırmak vardı elbet. Hala yerli yerinde duruyor mu kesinlikle bilmek şu an mümkün değil. Aradan o kadar çok ve o kadar uzun yıllar geçti ki. Ben merkez okulunda başladım öğrenciliğime. Hem okuluma gidiyordum, hem ev işlerine yardım ediyor ve bunlar yetmiyormuş gibi, hem de para kazanma peşinde koşuyordum. Çok zordu tabii. Bu yüzden okulumu aksattığım olmuştur. Her şeye karşılık titiz ve dikkatli bir öğrenciydim. Hatırlarım, en çok sınıfta öğretmeni dinlerken öğrenirdim dersi. O anlatır, ben kafama aldırırdım. Benim dersi yeniden çalışmak için zamana gerek duyduğum hiç olmamıştır. ''Sınıfta kalmadım. Beşinci sınıf dışında. Nedeni sınavlara giremeyi işiydi. Annem o gün soğan sökmek üzere sabahtan tarlaya göndermişti beni. Bu yüzden ben de... Bu yüzden o da sınav dışı sayılmış ve sınıfta bırakılmıştı. Evde ikisi kız, ikisi oğlan dört üvey kardeşin her türlü bakım ve sorumlulukları onun omuzlarındaydı. Yanı sıra evin işlerine yetişiyordu. ''Suya gidiyorum, su çekiyorum.'' Silip süpürüyorum evi, yatakları topluyorum. Neden mi yapıyordu bunları? Çünkü ikinci annemin dizlerinde geçmek bilmez bir romatizması vardı ve doğru dürüst hareket edemezdi. Ocağın önüne çömelip yemek pişiremezdi. Romatizmalara izin vermezdi kadıncağıza. O da yemeklerimizi ayakta ve sobanın üstünde kotarırdı. Ben kilerden kıyma, yağ, tuz, biber ve daha ne gerekiyorsa çıkarır taşırdım ona. O da elinden geleni esirgemezdi doğrusu. O çok becerikliydi ve çok güzel yemekler yapardı. Bana çok iş yaptırdı. Doğru ama kaçınılmazdı bu ve ben de bugüne dek yakınmış değilim bundan. Bu her türlü işe koşulmanın bana çok yararı olmuştur. Şımarık, lapacı, elinden iş gelmez biri olmamışsam bunu anneme borçluyum. Hayatta birçok şey gelir ve geçer. Uzun ya da kısa bir sürenin sonunda bellek onu alır ve bilinmez bir kuytuya yollar. Orada unutulmaya terk eder. Ama kimi şeyler de vardır. Unutulmaya razı olmazlar hiç. Zaman zaman hiç yeri yokken bir de bakarsınız kendini size hatırlatı hatırlatıvermiş. Söz gelişi o ilkokuldaki öğretmeniniz. Benim ilkokuldayken bir öğretmenim oldu, Zekiye Hanım. Onu unutmamışımdır. Onu ve bir de üçüncü sınıfta bize gelen öğretmenim Mustafa Bey. İstanbul kökenliydi. Usul ve erkan bilirdi. Hayır, dördüncü sınıf öğretmenimiz Hazım Hoca'yı da unutmuş olamam. Develili bütün çocuklara sorun tümü de Hazım Hoca'nın öğrencisidir. Hazım Hoca, Develi'nin en eski öğretmenlerindendi. Ermenilerle ilgili o sözüne ettiğim kitabı okurken, Hazım Hoca'nın adına da rastladım. Ortaokuldaki öğretmenlerimizin hiçbirini unutmam mümkün değil elbet. İçlerinde bir Makbul Özdil vardı. Türkçe dersine gelirdi. Beni de çok severdi. Makbul Özdil öğretmeni aynı ortaokuldan arkadaşı da çok iyi hatırlıyor. İyi bir öğretmen olduğu kadar... Şairdi de makbul öğretmen. Şiire sevgisi sonsuzdu adeta. Peki o sınıfta kalma ihtimali olayında ne olmuştu? Ders kitabımızda çok güzel bir şiir buldum. Dedim ki, İzzet, şunu bir güzel ezberle de makbul öğretmene oku. Gözüne gir iyice. Güzel şiir okuyanı bu makbul öğretmen sınıfta koymaz. Denileni yapmıştı o da. Sınıfta ders anında parmak kaldırmış ve tahtaya çağrılmıştı. Şiiri okudum. Nerde ama?'' tahtanın uydurma biri kürsü vardı. Kara tahtanın yanında... Başladım okumaya. Şiirin sonunda da coşup ayağımı öyle bir güçle yere vurdum ki neredeyse şiir okuduğum kürsü kırılıyordu.'' Ve arkadaşımın dediği çıktı. ''Makbul özdilden iyi not aldım. Sınıfımı geçtim. Okul bir yandandı. Şu bu işlerine koşulmak bir yandan. Zor günlerdi. Gölemen Develi kasabasına çok yakındır. Bizim dört ya da beş dönüm tutarında bir bağımız vardı. Ve... Gölemen'deydi. Bir yanını da bahçelik yapmıştık. Bağ çubuklarını topluca ve sonbahar gelince kapatmak, baharla açmak, bahçeyi berleyip toprağın altını üstüne getirmek. Bunlar kolay işler değildi. Ben hepsini de yapardım. Bu arada üzüm keser ve yüklendiğim gibi eve indirirdim. İlkokul arkadaşları çocukluklarında kazanılmış dostluk bağlarını ömürleri boyunca birbirlerini arayıp bularak, Bulup toplaşarak gitgide daha da pekiştirirler. Geçen de bir gün bir yerde eski arkadaşlarla bir araya geldik. Uzun süredir birbirimizi görmemiştik ve kopuktuk. Kimilerini tanıyamadım ama birçoğunun adlarını tek tek çıkardım. Hiç unutamadıklarımın başında Naci Ulusoy, o çok başkadır, Naci Ulusoy'un sonradan eniştesi olan Mustafa Kozan gelir. Mustafa ile oynarlardı. Bu yerel bir çocuk oyunudur ve develeli çocuklar bayılırlar. Bir el arkada, öbür el yumruk. Vuran vurana ve gücü de yumruğuna yetene. Koca okulda Mustafa ile eşdeğer giderlerdi. Ne o onu, ne de o onu yenememişti sülsünde. Birbirlerine diş geçiremezlerdi. Çok uzun boylu Hacı Hasan, gözdesiydi okulda. Bir koşu kopar gelir ve zıplayıp o uzun boylu oğlanın boynuna sarılırdı. Şakaydı şaka olmasına ama bir gün boynuna sarılayım derken, Hacı Hasan'la ikimiz birden boş bulunup yerlere yuvarlanmayalım mı? O ara ben üste olu vermişim. Biz sıralar arasında böyle itişip kakışırken, Şahdan hocamız sınıftan içeri giri verdi ve ince biriydi, müzik öğretmenimizdi. Beni tuttuğu gibi doğru öğretmenler odasına götürdü. Sonra Hacı Hasan'ı da çarptı. Nöbetçi öğretmenlik sırası o gün bizim makbul öz dilde değil miymiş? Olanı biteni duyunca olacak şey mi diyerek şaşkınlarını saklamadı. ''Bir şu hacı Hasan'a bakın, bir de şu bizimkine.'' ''O, onu nasıl olur da pataklarmış.'' ''Hayret.'' Bir daha gözüne görümemek koşuluyla bizi bağışladı. Ceza almaktan yakamızı zor kurtardık. Okul tam gündü. Sabah başlıyor, akşamlara dek sürüyordu. Öğle tatillerinde bütün öğrenciler okuldan çıkar evlerine giderlerdi. Yemeklerini yer, yeniden okula döner gelirlerdi. Kız ve erkek karışık okunurdu sınıflarda. Ben okuldaki kızlarla pek ilgilenmezdim. Çünkü aklım fikrim başkasındaydı. Evet, bir başkasındaydı. O başkası da... 7. Bölüm Sayfa 37 Demir ağlarla yurdu ölerken Türkiye'de demir yolu yapımı 1856 yılında bir İngiliz şirketine verilen imtiyazla başlamıştır. İlk hat İzmir-Aydın arası demir yolu olmuş... 23 kilometrelik yolun tamamı ancak 11 yılda bitirilebilmişti. Bir kısmı ise oda zorlamalarla 27 Ocak 1860'ta işletmeye açılmıştı. Kurtuluş Savaşı sonrasıyla İkinci Dünya Savaşı sonuna dek geçen süre boyunca, ulaşım politikası yine demir yollarına ağırlık verilerek yürütülüyordu. Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan yeni cumhuriyet rejimi, ülke ulaştırmacılığı için elde çoğu işlemez durumdaki demir yolu ağlarının dışında, Nitelik bakımından pek de işe yarayacağı iddia edilemeyecek karayolları devralmıştı. Cumhuriyet'in ilanıyla karayolundan daha çağdaş bir durumda olan ve izlenen milli bağımsızlık politikasına da en uygun düşeni demiryollarıydı ve buna ağırlık veriliyordu. Babam biraz da benim kışkırtmamla bizim ellere varmış ve daha ötelere götürülen demiryolu yapımı sırasında şeytan köprüye gitmişti. Şeytan köprü de bugünün değişiyle bir mini market açtı. O mini markette her şey satıyordu. İğneden ipliğe aklınıza ne gelirse. Rahatı ve keyfi yerinde miydi bilemiyorum. Ama orada o Allah'ın daha başında yapayalnızdı. Düşündüm ve içim cız etti. Duramadım. Kalkıp ben de onun yanına şeytan köprüye gittim. Bunu yaparsam yalnızlığını paylaşırım. O da buna bakıp avunur diye düşünmüştüm. Şeytan köprüye vardığımda bu konuda... Hiç de yanılmadığımı anlayacaktım. 8. Bölüm Sayfa 39 İki ateş arasında kalmak O günlerde demir yolu yapımı dağları tepelere aşıp bizim ellere gelmişti. Kraç topraklardan, sarp kayalıklardan, deli deli akan çayların, derelerin, büyük ırmakların yanından sağını solunu dolanıp geçiyor, kimi aşılmaz dağları, tepeleri, tüneller kazarak, kimilerini de üzerinde demir köprüler kurarak, Nereye gidilecekse oraya doğru uzanıyordu. Şeytan köprüye vaktiyle niçin böyle bir ad vermişler bugün de bilmiyorum. Ama çevresi insana ürküntü verecek kadar ıssızlık içindeydi. Bu ıssızlık demiryolu yapımına dek sürdü gitti. Hatırlarım, demir yolu çalışanları köyden, kentten, evlerinden, ocaklarından uzaktılar ve kendi dünyalarında yaşıyorlardı. Kalktım, babamın yanına gittim. Ona yardımcı oldum. Bir başına açtı, dükkanı çekip çeviremez olmuştu. Okullar kapanmıştı, tatildeydik. Fakat gün geldi ve tatil bitti. Bitti ve ben iki arada bir derede kaldım. Ne yapacağımı bilemedim. Okullar açılmıştı, benim de dönmem gerekiyordu. Babamı o halde bırakıp dönmeye ise bir türlü gönlüm razı gelmedi. Bu durumda bir çözüm bulur umuduyla, makbul öğretmene bir mektup yazdım. Dedim, hali, keyfiyet böyle ve böyle... Mektubun karşılığı hemen geldi. Diyordu ki, Üç ayda geçse, dört ayda geçse, Sen ne yap ne et, okuluna dön gel. Biz seni devam ediyor gösteririz. Sen zeki bir çocuksun. Arayı bir çırpıda kapatırsın. Benim sana güvenim var. Senin her şeye rağmen okuman gerekiyor. O ara babam şeytan köprüde yoktu. Dükkanı ben kendi kendime idare ediyordum. Babam gittiği yerden çıktı geldi. Makbul öğretmenden bana gelen mektubu ona da gösterdim. Çok etkilendi babam, başlarda kendini tutuyordu ama sonra birden boşanıp ağlamaya başladı. O da ben de biliyorduk, başka çaremiz yoktu bu noktada. Ben seni bu gidişle okutamayacağım, öyle görünüyor dedi, İçlenmişti bunları derken. Eğer sen ille de ben okuyacağım diyorsan, o vakit ben de bu dükkanı kapar, pılı pırtıyı toplar, gerisin geri dönerim. Demir yollarına bağlı kaderim, demir yollarını izler oldu ondan sonra. 1935 yılından 1938 yılına kadar babamla Sivas-Erzurum hattında hep çalıştık, para kazandık. Okul yarıda kalmıştı tabii. 1942 yılına dek Diyarbakır-Cizre hattında kaldık. Sonra Batman'dı. Onca zaman içinde vakit geçsin, dünyam değişsin diyerek durmadan düşler kurar, kasabamızı, okulumu, okul arkadaşlarımı tek tek gözlerimin önünde canlandırmaya çalışırdım. Neler miydi bunlar? Başta köyde bıraktığım kardeşim, sonra sevgili dedem, babaannem, sonra amcalarım. Köyde kardeşim başına buyruk büyüyordu. O bir köy çocuğu kalmış, ben kasabalı olmuştum. Kardeşim gencecik bir yaşta öldü. Biz babamla demir yollarındaydık. Haber bize çok geç ulaştı. Evet, birbirimizi çok severdik. Cirit oynardık ve o bu oyunda gerçekten ustaydı, herkesi yenerdi. Develi de davarı sabah toplayıp çayıra götürürlerdi. Ben de ineğimizi süreye katmak için evden alır götürürdüm. Yaşı olsun da on ya da on bir dolayları olsun. Yeni yetmelik günleri, evet. Dünya çevresinde yeni yeni dünyalaşıyordu yani. Bir sokaktan geçiyordum. Bir de baktım ki küçük bir kız, evlerinin kapısına çıkıp durmuş, saçları tel tel olmuş, omuzlarına dökülür. Evlerinin önü sıra geçerken onu gördüm de içimden, ne güzel bir kız bu böyle dedim. Gelecekte ben bu kızı alabilir miyim ki? Böyle düşünmüş, böyle kurmuştu kafasında ve yine sorusuna kendince karşılığını bulmuştu. Yok canım, bu bir düş. Olmayacak, gerçekleşmeyecek bir düş üstelik. Hem bu kız şimdi küçük ama çabuk büyür. Ben okuyacağıma göre, geç kalırım onu alamam. O da bir başkasına varır, evlenir gider. Yıllar sonra aynı tutkuyla itiraf edecekti. Aklım hep o kızda kaldı. Evet, hep o kızda kaldı. Ama ne pahasına olursa olsun, adını öğrenmişti kızın. Türkan'dı. O demir yolu yıllarında epey para kazanmışlardı. Gece demeden, gündüz demeden çalışıyor, kazandıklarını düğüm üstüne düğüm atarak biriktiriyordu. Yeşil yeşil liralar vardı o zaman hatırlarım. Kağıt para yani. Artırdıkça destelerdim bir bir. İster şeytan köprü olsun, ister... Kemah Boğazı ya da Batman, baba oğul için değişen pek bir şey yoktu. Bir tezgah açmışlardı, ticaret yapıyorlardı. Nerede olduklarının önemi yoktu. Adına dükkan dedikleri tahta bir barakaydı. Bu barakanın arkasındaki daracık bir yerde yatıp kalkıyor, gecelerini geçiriyorlardı. Ticareti ilk burada doğru dürüst öğrendim diyebilirim. Para biriktirmeyi de, tutumlu olmayı da. Gece el ayak çekildikten sonra, destelediği kağıt paraları destesiyle sanki evlenmişim o Türken kız eşim olmuş gibi karanlıkta görünmeyen hayaline uzatır ve Al Türken Hanım bugün bunları kazandım sakla hepsini dermiş. Evde yeri gelir bunları sık sık hikaye ederdi ve torunu bunu diline pelesenk etmişti takılır da hep al Türken Hanım bugün bunları kazandım sakla hepsini 9. Bölüm Sayfa 44 Gönül bu. Ferman dinler mi? Gün geldi, şeytan köprü serüveni de bitti. Demir yolu yapımı olayı da. Kalktık babamla, develiğe kim bilir kaçıncı kez sil baştan kesin dönüş yaptık. Yaşı da henüz başlarındaydı ve başında kavak yerlerinin estiği yıllardı o yıllar. Türken'i unutmuş, aklından ve yüreğinden çıkarmış olabilir miydi acaba? Hayır. Onun aramızda yedi yaş vardı ve ''Benim o yıllarımda o da on beşini sürdürüyordu. Ortaokul öğrencisiydi. Hatırlarım askerlik çağım da gelmiş çatmıştı. Bu durumda bir tek şey yapabilirdim. Askere gitmezden önce onu ailesinden istemek ve nişan yapmak. Mümkün olsa evlenmeye de hazırdım ben. Başımı bağlayıp asker ocağına öyle gidebilirdim. Aylardan ya ocaktı ya şubat. Bizden birlik olup kız istemeye gittiler ve elleri boş döndüler.'' Ailesi tarafı razı gelmemişti. Hayır demişlerdi. Çevrede başka kızların kıtlığına kıran girmemişti elbette. Başka başka kızları gösterdiler. O olmadı. Bak, beğen, seç, bu, bu ya da şu olsun dediler. Direttim. Ya o Türkan kız olur ya da evlenmem dedim. Hiç evlenmem. Komşularından olur bir şıhlılı Mehmet vardı. Benim büyüğümdü. Bir gün yoluma durdu. Olan biteni de biliyordu. Duydum ki sen Talaslı'nın kızını istiyormuşsun dedi. İyi güzel de sen ben köylü kısmıyız. Bu kasabalıların masrafına mümkün değil yetişemeyiz. Bunu biliyorsun değil mi? Evet biliyorum dedim. Eee dedi. Madem biliyorsun o zaman gel yol yakınken bu işten vazgeçsen de. Hayatın gerçekleri başkadır. Seven gönüllerin gönül gözüyle gördükleri gerçek daha başka. Şıhlılı Mehmet'in bu dedikleri karşısında... Çaresiz boynunu büktü o da ama yine de gönlünün sesiyle konuşmaktan geri durmadı. Mehmet abi, öyle de olsa, böyle de ne yapar eder, ben her şeye yetişirim. Yetişmeye bakarım. Yeter ki bu iş olsun. O şıhlılı Mehmet, onun bu dediklerini hiç mi hiç unutmayacaktı. 1996 yılında Kayseri'de bir sivil havacılık okulu yaptırmıştık. Açılışı vardı, gitmiştim. Dönerken yolum üstündeki develiye de uğramak istedim. Hoş bir rastlantı. Şıhlılı Mehmet'le karşılaştım. Görüşüp hasret giderdik. Bak dedim. Sözü punduna getirerek. Böyle ve böyle oldu. Nasip kısmet banaymış. Türkanların bir dedesi vardı. Osman Zeki Bey derlerdi. Çok akıllı, çok saygın bir kişiydi. Bizim de o tür saygın bir akrabamız vardı. Hafız İlyas. İkisi de kasabamızın namlı kişilerindendi. Yıl o sıralar 1943 falan olacak ve aylardan da Temmuz'du, kuru sıcak ayları. Bu kız tarafının Osman Zeki Bey'i, erkek tarafının Hacı İlyas'ı ile göz gözle gelip demiş ki, ''Ben torunum Türkeni sizin Hacı Ağa'nın oğluna vereceğim. Kararım da karardır. Bunu oğlanın babasına de gelsinler. Söz kesip nişanı yaparak bu işi bitirsinler.'' O gün oradan geçerken Hacı İlyas, Seslenip beni yanına çağırdı, yamacına oturttu. Sana bir müjdem var dedi, gözleri sevinçten parlayarak. Durum böyle böyle diye anlattı. Anlattıklarından çıkardığına göre Osman Zeki Bey, Hacı İlyas'a bu çocukta iş var demiş. Bak ne yaptı etti, babasını çamurdan çekti düzlüğe çıkardı. Hem gözüm tuttu hem güvenilir buldum. Doğruydu bu yargısı Osman Zeki Bey'in. Ben birçok kereler işe sıfırdan başlamışımdır. Ne var ki babam savurgan tipliydi. Vere vere elinde avucunda ne varsa bitirmişti. Karıda da, de hep kediye yüklerdi. Sonunda askerlikte bitti ve develiye geldi. Baktım babamın durumu yine iyi değil, yine kötü. Elimde birkaç kuruş biriktirdiğim param var. Bir kısmını tuttum babama verdim. Dedim ki, baba, Batman taraflarına git. Oraların cevizi hem ünlüdür hem bol. Ceviz dediğin hem yaşı paradır, hem kurusunun içi. Geç Batman'ı, atla Bitlis'e, alabildiğin kadar ceviz al elindeki parayla. Sonra götür İstanbul'a sat, para yap. Babasına en büyük tembihi, gittiği yerde oralarda ona da bir iş bakılmasıydı. Çünkü Cizire hattında çoktan işi paydos etmişlerdi. Bütün dileği, bu bulunacak işin gecesi ve gündüzüyle 24 saatlik bir iş olmasıydı. Hırslıydı, işe susamıştı ve çok çalışmak istiyordu. Aradan çok geçmeden postacı kapıya dayandı. İstanbul'dan bir telgraf getirmişti ona. Telgraf kısa ve özdü. Tepe başında bir bakkal dükkanı buldum. Acele gel, babam. Yine yol görünmüştü ama bu kez bu yeni yol, dağlar, tepeler, ırmaklar aşırı bir yoldu ve ucu ta İstanbul'da son buluyordu. 10. Bölüm Sayfa 49 İstanbul Günleri Babam ceviz almış İstanbul'a gitmişti. Uzun bir süre haber alamadığımdan en iyi konu merak içindeydim. Telgrafında beni yanına İstanbul'a çağırıyordu ama bunun dışında pek bir ayrıntıya da girmiyordu doğrusu. Tepebaşı diye bir yerde bir bakkal dükkanı bulmuştu. Bir ihtimal o dükkanı tutmak niyetindeydi. Sonradan öğrenecektim ki bir yakın akrabamız bu konuda babama epey yardım etmişti. Akrabamız Nuri Kalem manifaturacılık yapıyordu. İstanbul'u iyi bilen biriydi. Babam hikayeyi ona anlatmış, o da bakınır olmuş sağa sola. İstanbul büyük, İstanbul'un bir ucu var, öbür ucu yok. Orası burası, o iş bu iş derken gazetede bir ilan görmüşler ki... Yıl 1947'ydi o sırada. Aşağı yukarı benim askerlik dönüşümden bir yıl sonrasına denk düşüyordu. Babam İstanbul'da, ben Develi'deydim. Deverenin de sıkıntılı yıllarıydı o yıllar... İş güç yoktu, insanlar oturuyor, esnaf kimi gün siftatsız dükkan kapatıyordu. Benim İstanbul yolunu gözlemem de bu nedenleydi. Aklım fikrim babamda ve ileteceği haberlerdeydi. Sonunda haberi telgraf getirdi. Sevindim. Doğru postaneye gittim, karşı telgraf çektim babama. Derhal dükkanı al, ben de İstanbul'a geliyorum ve İstanbul'un yolunu tuttum. Elinde adres, Sonra sonra tepe başını bulmuştu. Tabi dükkanı da. Babası denileni yapmış ve dükkanı tutmuştu. Yeri Perapalas'ın karşısına düşen Balyoz Sokağı'nın tam köşesindeydi. Mal sahibi Ankaralı Halil Aktar diye biriydi. Babası mal sahibi yerine önceki icarcısı İranlı Sayit Efendi'den devralmıştı. Said Efendi nemalanacağı kadar nemalanmış, para yapmış ve kendine daha büyük bir iş kurmuştu. Dükkanı o yüzden devretmekteydi. Eh dedim içimden dükkanı görür görmez. Ben ne istedim bak, bak işte ne oldu. Tam bana göre biçilmiş kaftan bir işti. Dileğim hiç dursuz duraksız 24 saat çalışacağım bir işti. Ve bu da öylesi bir çalışma istiyordu benden. Dükkanın bakkaliye kısmı akşamın belli bir vaktine kadar işletilebiliyordu. O saati aşmak olmazdı ve kepek indirmek yasa gereği zorunluydu üstelik. Ama büfeler gece ve gündüz sürekli açıktı. Yasa onlara diledikleri kadar açık kalma hakkı tanımıştı. Bizim dükkanın içinde bir ara bölme vardı ve bu da dükkanı ikiye ayırmaktaydı. 24 saat, dursuz duraksız çalışma imkanı böylece kendiliğinden ortaya çıktı. O ara kepengin neyin saati gelmişse ona uygun olarak indiriyordum ve bir de bakıyordunuz bakkal dükkanı gitmiş yerine büfe gelivermişti. Bakkaleyelik bir şey istendi mi hemen ara bölmeden bakkal kısmına geçiyor kapıp getiriyordum. Mutluydum ve habere çalışıyordum bende. Gün 24 saat ben dükkandaydım hep. Büfede bakkal dükkanı kadar iyi işliyordu. Yazları su, gazoz, ayran türü serinletici meşrubat satıyordum. Pazarları bakkallar kapalıydı ama ben açıktım. Gece bakkalların hepsi kepenk indirirken ben sürekli açık tutabiliyordum dükkanımızı. Çalışmak öyle sanıyorum benim genlerimde vardı. Çalışmaya mahkumdum. Ve o, o gün bugün hep çalışıyordu. Çalışıyor ve gönüllü mahkumiyetinin diyetini severek ödüyordu. 11. Bölüm Sayfa 52 Merdivenin en alt basamağından Evet, benim merdivenin en alt basamağından iş hayatına başladığım o 1947 yılını unutmam mümkün değildir. 1947'de Cumhuriyet kaç yaşındaydı acaba? Onun gerilerde bıraktığı ilkokul yıllarından kala, kala ne kalmıştı? Düşünceleri gene gerilere gidiyor. Cumhuriyet'in 10. yıl kutlama törenlerini de çok iyi hatırlarım. Hatta o Kubulay olayını da. İlkokulu bitirdim ve okula yazıldım. Bizim orada da ortaokul yeni açılmıştı. İki yıl ya olmuş ya olmamıştı. Çok görkemli, taş bir yapıydı. Ermeni ustaların elinden çıkmaydı. İlk yıllarımızın müdürünü de hatırlıyorum. Şişman bir adamdı, Sivaslıydı. O gidince yerine bizim matematik dersine gelen İbrahim Öztürk aldı. Türkçeye Makbul Bey gelirdi ve çok sevdiğim bir öğretmendi. Ankara'da öldü birkaç yıl öncesi. Ne zaman yolum Ankara'ya düşse, iki elim kanda bile olsa mutlaka ziyaretine giderdim. Hiç unutmadım. Ortaokulun birinci sınıfındayken, boş kaldıkça dükkana gider babama yardım ederdim. Unutamadığım, unutamayacağım bir olaydır. Bir gün yine dükkanda babamla iken, müşterilere yetişmeye çalışıyorduk. Biri geldi ve peşin para verip alışverişini öyle yaptı. Peşin para! Düşünün, hiç görmediğim, hiç alışkın olmadığım bir olaydı bu. Çok şaşırmıştım. Baba dedim bu nakit parayı nereden bulmuş ki bu adam? Kimdir kimlerden olur? Ona Aziz Usta derler dedi babam. Daha çok gezberli Aziz diye tanınır. Gezberli bizim ellerde bir yerdir az çok bilirdim. Babam daha sonrasını da hikaye etti. Gezberli Aziz Usta demir yollarında çalışırmış. Adı üstünde ustaymış. 80 kuruş yömeye alır dedi babam. Usta 80 kuruş alırsa ''Amele ne alırdı peki? O da kırk kuruş falanmış.'' diye ekledi babam. ''Şaşırdım tabii çünkü bizim Develi'de bir günlük çalışma karşılığı olsun olsun da on kuruş. Hadi on beş kuruş olsun.'' yolu işçisinin yevmiyesi nakitti. Develi'nin ki ise Allah bana, ben sanaydı. ''Belki o günlerden kalma bir duygu, bir alışkanlık. O nedenle hep hesaplı davranırım. Alışkanlığım. Hani ayağını yorganına göre uzat derler. O akıl, o hesap işte.'' Bakarım ekonomik durum sıkıntılı, hemen talimat verir, kısıntıya gidilmesini isterim. Bu demir yolu işi ve nakit para olayı aklında iyice yer etmişti. O yıllar demir yolu, yapıla yapıla, kemağa yakın, şeytan köprüye ulaşmıştı. Sivas-Erzurum arası at üzerindeydi. Alabildiğine dağlık ve sarp kayalık bir yöredir bu şeytan köprü dedikleri yer. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Bölgede sürüyle tünel açmak gerekiyordu bu yüzden. Kum gibi insan gece ve gündüz durmadan çalışıyordu. Vasıplısı, vasıfsızı, ustası, mühendisi. Babamı verdiğim akla yatırdım. Şeytan köprüye gitti ve orada tezgah açtı. İş de iyiydi, kazanç da. Ne var ki babam, gün geldi, işe yetişemez, işle baş edemez oldu. O zaman kalktım yanına gittim, işe sahiplendim. Okul mu? Bırakmak zorunda kaldım. Başka bir seçeneğim yoktu önümde. Üç koca yıl... Şeytan Köprü'ye yakın Gülbahar diye bir istasyon vardı. O istasyon yakınlarında mekan tutup, baba oğul durmadan çalıştılar, para kazandılar. Daha aşağıları eğin ya da kemahtı. İş durumunu görünce bir başka akıl düşündük. Amcamı da buraya çağırmak ve ona da bir dükkan açmak. Bunu da gerçekleştirdiler. Tercan'a yolladık onu. Çünkü demir yolu yapımı durmuyordu ki. Yapıldıkça asıl hedefine doğru ilerliyordu hep. Amcam Diyarbakır'a giderken, Tercan'dan geldi, ben de bizim Şeytan Köprü'den ve Erzincan'da buluştuk. O noktada bütün elimizdeki malları birleştirdik, trene yüklediğimiz gibi doğru Diyarbakır'a yolladık. O tarafları pek bilmiyordum ama boş durmamış bir yandan da bilgi toplamıştım. Ne olur ne olmazdı çünkü. Nasıl bir yerdi orası? Neler ve neler gerekiyordu? Neler yapılıyordu, neler yapılmalıydı? Şeytan Köprüsü'nün çevresinde yakın köyler vardı. Gel gelelim küçük köylerde hepsi de. Çoğu mezraydı. Üç hane, beş hanelik yerler. Uzak yakın yöresiyle ilgilenecek hali yoktu. Çalışıyordum, çalışıyordum, dünyayı görecek gözüm yoktu diyebilirim. Bu nedenle sıkıldığımı hatırlamıyorum. Şurası önemlidir. Oradaki yaşayışa dayanıp direnemesem, başarıya varmak benim için hayal olurdu ve ben bunu çok iyi biliyordum. O da olsun, şu da dört başı mamur olsun dedin mi, elden bir şey gelmez. Hiçbir şey de yapmış olmazsın. O aralar Batman Köprüsü'ndeydik. Bir diş ağrısı ki o kadar olurdu. Çözüm olur ağrısından kurtulurum diye koca kerpetenle dişlerimi kendi başıma çekmelere bile kalktımdı. Ama baktım dişlerimin tümü de çürümüş gitmiş. Mecbur Diyarbakır'a gittim. Diyarbakır'da aradım bir dişçi buldum. Tam on tane çürük saptı da ağzımda. Her bir dişin için beş liranı alırım tamam mı dedi. Düşündüm. Hepsi tam elli lira. Çok da iyi para üstelik. Kıyamadım. Hoş, ha de veremezdim ya zaten. Neyse. Kayseri'ye döndüğümde sonradan hepsini yaptırdım. İki dişimi de altın kaplattım. Bu kez tam tamına 300 lira saydım bunun için. Param vardı yani çıkarıp verecek bir duruma gelmiştim artık. Vurgulamak isterim. İnsan durumu neyi gerektiriyorsa onun koşullarına göre hareket etmeli. Doğru olan budur. Benim ilkem budur. Bunun dışına çıkmam. Şeytan Köprüsünden 1938 yılının sonlarındaydı ayrıldık. Erzincana vardığımızda Atatürk'ün öldüğünü öğrendik. Erzincan'dan vurduk trenle Diyarbakır'a gittik. Ünlü bir han vardır Hasan Paşa Hanı. Oraya indik. Mallarımız peşimiz sıra ve trenle geliyordu. Geldi onları da han'a indirdik. Diyarbakır'dan eksik gedik neyimiz varsa aldık tamam ettik. Bundan sonraki yolumuz Batman'dı. 12. bölüm sayfa 58. Şeytan köprüden sonrası Batman. Derlenip toparlandık. Yüzümüzü Bismil'den yana çevirdik, düştük yollara. Nasıl düşmüşlerdi peki? O yıllar, bu yıllar değildi. Doğru dürüst üzerinde gidilecek yol neredeydi? Kamyon diye bir taşıma aracının farkında olanların sayısı, bir elin parmakları kadar ya var ya yoktu. Sonunda baktık, olacak gibi değil. Mallarımız için tam kırk tane eşek kiraladık. Tüm mallarımızı da yükledik sırtlarına. Eşekler bir yandan, eşekçiler bir yandan, biz de bir yandan, hadi dedik, yola çıktık. Yollar geçmiş zaman yollarıydı. Nuh nebiden kalma, kuş uçmaz, uzağında yakınında ot bitmez kayalarla kaplı, insanın yüreğini soğutan dağları, tepeleri, el yapısı köprüleri aşıyor, bir yerlerden gelip yine bilinir ya da bilinmez başka bir yerlere varıyordu. O yolların birinde gidiyorduk. Kırk eşek yüklüydük. Derken önümüz sıra bir akarsu belirdi. Bu hesabımızda yoktu. Gözüm eşekçilere çevrildi. Çok alışıktı onlar böyle şeylere. Sopalarını sıyırdılar, bağırıp çağırarak eşekleri yüreklendirdiler ve suyun içine saldılar. Saldılar çünkü başka çare yoktu. Çünkü gür gür bir su akıyordu ama üstüne bir köprü atmak, sevap almak kimsenin aklına gelmemişti. Mal yüklü eşekler hiç itiraz etmeden sahiplerinin isteğini yerine getirmek için Akan suyun içine girip kendilerini bıraktılar. Galiba ne olduysa işte o sırada oldu. Kırk eşekten birinin ayağı tökezledi, Lengesini yitirdi ve suya devrini verdi. Hem de boylu boyunca. Eşek önemliydi tabii. Ama ondan daha önemlisi olan taşıdığı yüktü. Şeker sarmıştık. Sürücüler koştular, geldiler. Bir kıyamet, bir patırtı içinde eşeği sudan alıp karaya çektiler. Çok geçti, çok... Şekerler, şerbet olmuş, eşeğin sırtındaki çuvallardan şarıl şarıl yerlere akıyordu. Sürücüler çok memnundu. Avuç avuç ve kana kana şerbet içiyorlardı. Bir tatlı hatıra kaldı ve geçti. Şerbete dönüşen şeker yükü de, dağlar, dereler, tepeler ve ovalar da hep geçti gitti. Hepsi birer tatlı hatıra oldular. Batman'daydık. O ünlü Erzincan depremi oldu. Salt Erzincan'da da değildi. Develi'yi de yoklamıştı. Sık sık mal almak için Diyarbakır'a gidiyordum. Bu Diyarbakır önemli bir şehirdir o günde bugün de. Doğu'nun İstanbulu derlerdi ki doğruydu. Deprem olayını ben Diyarbakır'dayken duydum. Bir koşu postaneye gidip hemen sıhhatiniz iş arı diye bir telgraf çektim. Babam Develi'deydi. Hem onu hem hane halkını çok merak ediyordum. Hatta arızalıymış öyle dediler. Haberleşme zorun zoruymuş. Merak ve kaygı içinde bir süre kıvrandım durdum. Sonunda babamdan haber geldi. Can kaybımız yoktur. Çadırda kalıyoruz. Sakın bizi merak etme. Herkes çok iyidir. Sinan, Batman yakınlarına düşer. Nahiyedir. Ama pek güre bir yerdir. Adamı da azdır. Batman'a yakın o Sinan'daydım, yalnızdım. Benim ya da bizim dükkan Sinan nahiyesine pek de uzak olmayan Zilek köyündeydi. Bir niyetimiz amcama Zilek dükkan açmaktı ve bunu gerçekleştirmiştik. Zilek köyü ile Sinan Nahiye'si arası çok yoktur. Demir yolu köprüsü yapıldı ve oraya Sinan istasyonu kuruldu. Amcama Sinan'da bir yer bulmuştuk. Getirdiğimiz mallardan ona ait olanları Nahiye'ye yıktık. Ben de ertesi günden başlayarak tezgah açacağım bir çatı altı bakınır oldum. En çok da köyde aranıyordum. Araya araya buldum sonunda. Bir köy evine yeni bir oda daha eklemişler, büyütmüşlerdi. Gördüm, evet, burası uygun, bize yarar dedim. Yeni dükkanımız orası oldu. Sonuna kadar o köyde kalındı. Çok hatıralar birikti o köyle ilgili olarak. Burasının Debeliye hiç mi hiç benzemediğini söylemeliyim. Ayrıca şeytan köprüye de benzemiyordu. Tipik bir yokluk bölgesiydi. İnsanı boğuldu, herkes para kazanmaya gelmişti. Evet, kimi istersen, işçisi, amelesi, mühendisleri... Başka başka sorumluları vardı. Kalabalıklığına kalabalıktı da üstelik. Gel gelelim, gelişmemiş bir yerdi. Benim yakınlık duyduklarımın başında mühendis Hayri Bey ile Sürbeyhan Mesut Bey gelirdi. En konuşkanları bu Mesut Bey'di. Durmadan ya başına gelenleri ya da başına getirilenleri anlatırdı. Ora yerlileriyle de ahbap olmadım değil. Çok kişiyle dostluk kurdum. Yaşlılarının dillerini anlamak benim için zordu. Ama diğerleri benim gibi Türkçe konuşuyorlardı. Arada Türkçe bilmeyenler de tanıdım. Yakınlık kurduklarım arasında Ramazan'ı unutmuş değilim. Güzel Türkçe konuşurdu. Babası ise oğlunun aksine suskun bir adamdı. Yöle ağası Süleyman Bey'di. Onu da unutmadım. Unutmadım çünkü bir gelecekte bu Süleyman aile inek yüzünden başım derde girecekti. 13. Bölüm Sayfa 63 Olaylar ve Sorunlarla bu arada inek de almıştı. Yirmi kadar inek. Bütün inekleri ağlımsı bir yerde toplamıştı. Gelecekte sütünden ve etinden yararlanmayı düşünüyor olabilirdi. Belki de yine geleceğe dönük bir yatırımdı bu da. Ama gün geldi ve inekler sorun yarattılar. Haber geldi, çok şaşırdım. İneklerimden on dokuzu birden çalınmıştı. Hem de ne zaman, tam biz bu ellerden çekip gitme kararı verdiğimiz günlerin hemen sonrasında... Her şeyimizi toplamış, neredeyse gittik gidiyoruz, bu hırsızlık olayı patlak veriveriyor. Babamı çoktan yollamıştım, bir ben kalmıştım. O da son denetimleri yapmak, gerimizde bir şey bırakmamak içindi. Hırsızlık olayını bölge valisi, abidin özmene kadar duyurdum. Niğde kökenliydi. Olay çar çabuk yöreğe yansıdı. Duymayan, öğrenmeyen kalmadı. İleri gelen kişiler yakından ilgilendiler. Ya da ben öyle sandım. Bunların arasında bölge ağası Süleyman Bey'de vardı. Bana haber salmış, olayı öğrenmiş de benim adıma çok üzülmüşmüş. Bunlar olurmuş ve gelir geçermiş. Bunca laf arasında bir de ihbar. Midyatta İbrahim Ağa diye biri var. Duydum ki senin ineklerini o İbrahim Ağa çaldırmıştır. Böyle bilesin bunu. Bunun üzerine bana ne yapmak düşerdi? Durmadım. Valiliğe bir telgraf gönderdim. Olanı ve biteni anlattım. ''Bu Midyatlı İbrahim Ağa'dan kuşkulanıyorum.'' dedim. ''Ona göre ne yapılacaksa artık.'' İbrahim A, her kimse bulmuşlar, kıskıvrakta yakalamışlar adamı. Aradan üç beş gün geçmişti ki, Naye müdürü geldi. ''Bir yere kıpırdayım deme buradan.'' dedi. ''Bir haber aldık. Senin hırsızlanan ineklerin çoğu, Beşeri kazasındaymış.'' Anlattı sonra. Çalanlar hayvanları bir dere içine gizlemişler. Gözlerden ırak tutuyorlarmış. Naye müdürü jandarmadan yardım istemiş. Gidip baskın vereceklermiş. Bir gün geçti üstünden ve yine bir başka haber geldi. İnekler bulunmuştu. Birini kesmişler, diğerlerini de Beşiri'ye götürmüşlerdi. Git oraya teslim al onları dediler. Dediklerini yaptım. Beşiri'ye gittim, mallarımı teslim aldım. Öğrendim ki, ineklerimi çalan İbrahim A ve onun adamları değildi. Asıl hırsız Süleyman Bey'di. Her şeyi bütün hinlikler onun başının altından çıkmıştı hep. İbrahim Ağa'nın tutukluluğu kalktı, serbest bırakıldı. Süleyman Bey ise ortalıktan kayboldu. Sanki yer yarıldı, o içine girdi. Evet, bu bir Batman serüveniydi. 1938 yılından 1942 yılına dek bir hesapla dört yıldan fazla bir zamanlarını almıştı. Zaman dediğimiz şey, o dönemlerde bugünkü gibi öyle göz açıp kapayıncaya kadarlık süredeki gibi hızlı geçmiyordu. Ağır aksak gelip geçiyor, insanlar yaşadıklarının farkına varıyor ve yine yaşadıklarının tadını çıkarıyorlardı. O zamanlar galiba çok başka zamanlardı. 14. Bölüm Sayfa 66 Asker Oldum Fırıncı Batman'dayken insan Batmanlı olur mu? Olur. Nerede yağmur, orada tarla diye bir söz vardır. Doğru bir sözmüş. Az kalmıştı, ben de Batman'da yıllarımı geçire geçire Batman'la olacaktım neredeyse. Arada yapamıyor, yıl içinde birkaç kez atladığım gibi Develi'ye gidiyor, hasret gideriyordum. Zaman zaman Türkan'ı da görüyordum elbette. O ortaokula gidiyordu, öğrenciydi hala. Bu durumda onu istemelere kalkışmanın bir anlamı yoktu. Batman'dan kesin dönüş yaptıktan sonra artık bu işin de vakti geldi çattı diye düşündüm. Ee, onun da yaş gereği evlenme çağı gelmişti artık. Bizim de halimiz, vaktimiz düzelmişti. Hadi dediğimizde 1942 yılını bitirmiş, 1943 yılının başına gelmiştik. Askerliğim kapıdaydı. Çağım da evlenme çağıydı. İstettik ve olumsuz cevap verdiler. Hiç acele etmedik biz de. Biraz zaman geçsin diye bekledik. Zaman geçti, altı aydı oldu. yeniden başvurduk. ''Evet'' dediler. Nişanlandık. Nişanlandıktan sonra düğün yapıp evlenmeyi de düşündük. Bunu ertelemeyi de. Çünkü askere gitmek zorundaydım. Üstelik kuramın vakti de çoktan geçmişti. Ben gitme kararı aldığımda bir ihbarla şubeye davet edildim. Bu nedenle asker ocağına gideyim, hayırlısıyla tezkeremi alıp döneyim, sonra düğün dernek yaparız dedim. Şubeden beni doğru Trakya Tahkim Komutanlığı emrine sevk ettiler. Develiden kalkacaksın İstanbul'a, oradan Büyükçekmece'ye, oradan da Hadımköy'e. Birliğim Büyükçekmece'deydi. Bilen bilir orasını. İstanbul'a yakındır. İstanbul'a bağlıdır ama ne suyu ne iklimi benzer. Hadımköy tam Trakya'dır. Bir kışı olur o kadar işte. Birliğimize ünlü İsmail Hakkı tekçe komuta ediyordu. Anlı şanlı bir askerdi. Bundan öncesinde muhafız alayı komutanlığı da yapmıştı. Kuramdan geri kalmam, geç silah altına gitmem nedeniyle cezalıydım. Sınıfım piyadeydi ve cezamın diyeti olarak önce altı ay süreyle bu Trakya tahkim komutanlığı emrinde ve inşaatlarda çalışacaktım. Daha sonra da eğitime tabi tutulacaktım. Kayseri'den bir trene doluştuk, gide gide Paşayı buldurduk. Geldik dediler, herkesi indirdiler. Yanımda develeli bir hemşehrim bulunuyordu. Karşıya geçtik vapurla. Hepimiz sirkeci de bir tadat yeri varmış. Oraya götürüldük. Acemilerin toplanma yeri orasıymış. Biz hemşehrimle birlikte şu İstanbul'u bir dünya ve sivillik gözüyle görelim bakalım hele dedik. Ve aradan sıyrıldık kaçtık. İki koca gün İstanbul kazan oldu. Biz hemşehrimle kepçe gezdik dolaştık ve altını üstüne getirdik. Sonuçta döndük birliğimize. Biz geldik ve teslim oluyoruz dedik. Hazar etmedik dersem yalan olur. Biz özür diye bu diyarların yabancısıyız. Yolumuzu, izimizi kaybettik. Aradık, aradık, güç bulduk dedik. Sirkeci'deki o acemi erat toplama yerinden doğru Hadımköy'e postaladılar. Hadımköy'den bizi bu kez de Büyükçekmece'ye yolladılar. Orada koruganlar vardı. Unutmadım, hala durur mu bilemiyorum. Ülküntü verici şeylerdi. Vardık. Doğru hamama, marş marş dediler. Biz de hamamın yolunu tuttuk. Çıktık, giyindik, kuşandık. Hadımköy'den malzeme alınıp getirilecekmiş. Levazım işlerine bakan, Hayri Teğmen'in komutasında bir kamyona dolduk. Malzeme dedikleri un, pirinç, bulgur falanmış. Alınacaklar alındı. Kamyona yükletme sırasında ne olmuşsa artık o Hayri Teğmen'in dikkatini çekmişim. Bu kamyona her ne yükleniyorsa bir listesini tutar mısın diye yanına çağırıp tutarım efendim dedim. Eee başla bakalım dedi. Böylesi işlere yatkın olduğumdan kolaydı. Alma ve yükleme işi bitti. Yine kamyonumuza bindik, döndük birliğimize. Bir gün sonra olmalıydı Hayri Teğmen beni yanına çağırdı. Sana bir görev vereceğim dedi. Hay hay Teğmen'im, emriniz olur dedim. Yeni görevin fırında dedi. Fırında çalışacaksın. Askerlik... Kim ayır diyebilir? Ayrıca fırında çalışmak, inşaatlarda çalışmaktan bin kez iyiydi de. Fırına gittim. Aşağı yukarı bir 35 kadar insan fırında iş tutuyordu. Başlarında bir çavuş ve ikide on başı bulunuyordu. İşe başladım. Liste tutmaktı görevim. Sonra sonra işin içine iyice girince şaşırdım. Çünkü bir aksaklık, yolunda olmayan bir şey vardı burada. Ve buldum ben de. Yıllar kıtlık yıllarıydı. Millet karneyle ekmek alıyordu. O da bir insanı tam tamına doyuracak bir miktarda değildi. Kimseye yetmiyordu. Bizim fırındaysa, aman Allah, gerinden fazla çıkarılan ekmekleri koltuğunun altına alan gidiyordu. Dışarıda satmaya tabii. Sessiz suskun seyrettim olanları önce. Benim harcım değildi bu. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım anlayışı, benim ilkelerime ters düşerdi. Levazım subayına çıktım, karşısına geçtim. Komutanım dedim, ''Beni fırındaki görevimden alın, ben yapamayacağım.'' Şaşırdı. Birimiz astık, öbürümüz üst. ''Burası asker hocağı, delikanlı.'' dedi. ''Ben bunu yaparım, şunu yapamam.'' diye bir şey yoktur. Tabur komutanı da yanındaydı, dinliyordu. ''Ben tüccar evladıyım efendim.'' dedim. ''Burada olup bitenlere dayanamayacağım.'' ''Döndürülenlere ne göz yumabilirim, ne de ortak olurum.'' ''Ne oldu, anlat bakalım.'' dedi tabur komutanı. Anlattım. ''Liste tutmamın imkansızlığını... Denetlemenin ve çalışanlara söz geçirmenin imkansızlığını bir bir saydım. Örneklerini verdim. Bana da sıçrayacak, ben de lekeleneceğim efendim dedim. Bir de fırında adam çok, adamdan geçirmiyor. Durdum, Herkesinin de gözlerinin içine baktım. Bir yere gidemezsin dedi komutan. Neyi nasıl yapmayı istiyorsan bana anlat bakalım. İki gün süreyle ortalığı gözledim. Olanlarla olabilecekleri kolaçan ettim durmadan. Haklıydım. Ne çavuşa gerek vardı fırında ne onbaşılara. Hamurkarlarla pişiriciler yeter sayıdaydı. Her birinin yeri belliydi ve hepsi de usta insanlardı. Geriye kalanlar fazla ve ihtiyaç dışıydılar. Yeniden komutana çıktım. Fırında ne çavuş gerek bana ne de onbaşılar. Geri kalanların da sayılarını düşürmek istiyorum efendim dedim. Komutanın aklı pek yatmamış olacak ki. Ne demek bu diye sordu. Anlattım bir kez daha kabul etti. Herkesi içtimaya çağır, durumu açıkla, onlar da öğrensinler dedi. Dediğini yaptım. Çavuş buna kızdı, küplere bindi. Bunun tasası sana mı düştü mi? Ben üstüne gitmedim. Öyleyse siz bilirsiniz dedim. Tam o sıra bizim teğmen çıka geldi. Duruma el koydu. Fırtına olup esti. Sen söyle ne istiyorsun? Ne çavuş ne onbaşı gerekli dedim. Sonra şunları ve şunları da istemiyorum. Şunlar ve şunlarsa kalsınlar. Tamam dedi Hayri Teğmen. Kalanlar kalsın, gerisi doğru derdest taş ocaklarına marş. Öyle oldu. O günden sonra fırın benim idareme geçti. Giren de belliydi, çıkan da. Hesap kitap da tutuluyor ve en küçük bir aksama olmuyordu. İki ay sonrasında komutan durumu sordu. İyidir komutanım dedim. Un lazım değil mi, almayacak mısınız? Hayır efendim dedim. Daha şu kadarlık unum var, beni idare eder. Hep şaşırıyordu bu fırın konusunda komutan. Yine şaşırdı. Çünkü onlar hesaplamışlar. Levazım'ın Hadımköy'de 300 çuval un borcu varmış. Bana inanamadıklarından olacak bir kez daha oturup hesap kitap yaptılar. Onlara 2 ayda 150 çuval un tasarruf ettirmişim. Ekmekler eksik gramajlı mı çıkıyordu acaba? Hayır. Tahin dağıtımında bir fırıldak mı döndürülüyordu? Hayır. Tek neden un hırsızlığının ortadan kalkmasıydı o kadar. Çalan da yoktu, çaldıran da. Bu fırın görevinde askerliğimin sonuna kadar kaldım. Ne talim gördüm, ne taş ocağından sırtımda taş çektim inşaatlara. Günler gelip geçiyordu. Büyük çekmecenin tepelerine doğru bir yerde büyük bir fırın yapımına girişildi. Bitti, biz de topluca o yeni fırına geçtik. İsmail Hakkı tekçe başımızda ve komutanımızdı. Çok sık teftişimize gelirdi. Fırının çalışmasına da önem verirdi. Bir gün gene çıktı geldi. Ben komutu verdim. Ama bir yanlış yapmışım. Ya da komutumda bir eksiklik vardı ki çok kızdı. Bir bağırdı, yerimde titredim. Yalnız erler değil, subaylar da ürküp çekinirlerdi İsmail Hakkı tekçeden. Mer selamı yanlış vermişim. Emir subayına döndü. Buna doğru dürüst selam vermeyi öğretin. Tam on beş koca gün dağa, taşa, ağaca, yaprağa selam verip selam vermek nasıl olurmuş onu bir güzel öğrendim. İkinci gelişindeydi. Komutumu verdim, selamımı da çaktım. İşte böyle olacak dedi. Öğrenmişsin, aferin. Yine de bir kusur bulamadan edemedi. Avucun görünüyor dedi. Ben askere gittiğimde yıl 1943'tü. Tezkere alıp terhis olduğumda takvimler 1946'yı göstermekteydi. Asker ocağında yerim yurdum değişmedi. Yalnız iki kez memlekete izinli gittim geldim. Yokluğumda bana bir arkadaşım vekildi. Nasıl tekmil vereceğini sıkı sıkıya öğretmiştim. Şu kadar çuval un var, şu kadar çıkan ekmek var diyeceksin. 15. Bölüm Sayfa 75 Tepe başından Bir süre deveride kaldım. Bir dükkanımız vardı var olmasına ama pek çalışmıyordu. İş güç hak getire. Öyle ki babam kahveden çıkmıyor, ben de ikide bir bırakıp bırakıp gidiyorum dükkanı. Bir baktım, iki baktım... Doluya koysam almıyor, boşa koysam dolmuyor. Bir çıkış yolu bulmam gerekti. Tamamdı da elimde o kadar bir para da yoktu. Ne yapıp neyi neyle olduracaktım? O aralar aklıma İstanbul fikri düşmüştü. Bir kolayına getirip kapağı İstanbul'a atma peşindeydim ve bu yeni fikir giderek kafamda oluşuyordu. Yolu açmak ve öncülük olgusunu babası üstlenmişti. Bir yük cevizle destur deyip İstanbul yollarına düşmüştü. Amaç elbette ceviz ticareti de yapmaktı. Fakat birinci derecede önem taşıyan şey, İstanbul'da tutunulacak bir dalın var olup olmadığıydı. Vardı. Hacı Mahmut Efendi'den gelen telgraf, Tepebaşı taraflarında işe yarar, kirası keseye uygun bir dükkanın bulunduğunu haberliyordu develiye. Bizim tepebaşındaki dükkan, Pera Palas'a karşı ve tam Balyoz Sokağı'nın köşesine düşüyordu. Ayakaltı bir iş yeriydi. Türkan kızla nişane yapmıştık. Araya askerlik girmişti. Terhis oldum. Bu İstanbul olayı başıma geldi. Yazgımız hep ayrılıkmış o yıllar. Ne diyeyim. Askerdeyken ben ona mektup yazardım, o bana yazardı. Ama çekingen bir huyu vardı, içine kapanıktı. Benim asker ocağından yazdığım yığında mektubu oturur annesi cevaplarına yazarmış. Onun ağzından üstelik. Ben de asker ocağında nişanlımdan mektup geldi diye sevinir, hava atardım çevreme. Yanı sıra her gelen nişanlı mektubunu deliler gibi de saklardım. O yüzden nur içinde yatsın diyeyim, kayınvalideme mektup arkadaşım derdim. İstanbul yolu görünmüştü. Sonrası yağ kısmetti artık. Hele bir İstanbul'a gitsinlerdi, gerisi kolaydı. Çorap söküğü gibi gelirdi. Ve öyle de oldu zaten. 16. Bölüm Sayfa 77 Hayat nedir? Kavga mı yalnızca? Balyo sokağının başındaki dükkânda her bir şeyi satıyordum. Çevreme ne gerekiyorsa, çevrem ne istiyor, ne arıyorsa, kuş sütü dahil o ufacık dükkanda bulunduruyor ya da bulundurmaya çalışıyordum. Sıkı müşteri edinmenin bir ikinci yolu daha yoktu. Dükkanın yakınında çardaş lokantasıyla pelit pastanesi vardı. Pastane geçmişte Tilla adını taşıyordu. Pastane sahibi Kazım da alışverişini bizden yapardı. Evlere servis gönderirlerdi. ''Bugün büyük bir çikolata fabrikasıyla, dünya kadar pastanenin sahibidir. Bir gün karşılaştık, konuştuk ve eski günlerimizi andık. Bir numara olduğunu söyledi. Ben de sevindim enikonu.'' Tepebaşı da onu kesen ya da ona kavuşan sokakları da zaman olur, tekinsizleşir ve dışarıdan gelene karşı yabancılaşırlar. Beklenmedik insanlar ve beklenmedik olaylar önünüze dikilir ve yolunuzu keser. ''Birden hayatı ne kadar zor.'' Ne kadar çekilmez olduğunun farkına varırsınız. Yanımız yöremiz her çeşitten insanla doluydu. Biliyordum ama ilgilenmemeye de çalışıyordum. Herkesin derdi kendine, herkesin belası da yine kendineydi. Beni ilgilendirmiyordu. Kendi uyuma gidiyor, kimsenin suyunu bulandırmamaya bakıyordu müşterik. Ben öyle ve böyle yaparken günlerden bir gün dükkana biri geldi. Yığınla öteberi şu bu yiyecek, şişe şişe içki aldı ve hesap yaptım epe bir para yüklüce de ben hesapla uğraşırken adam bana sen hesabı bir güzel yap bunların topu Hüseyin ağanındır unutma Kürt Hüseyin ağanın yani tamam mı kendi gelir bir gün ve hesabını bir tamam öder sana. hadi bana eyvallah aslanım dedi gidecekken durdurdum olmaz öyle şey dedim para peşin kırmızı meşin burada ne tuttuysa ödersin tıkır tıkır alır gidersin adam beni bir süzü sözlü o kadar olur ''Sen Hüseyin Ağa'ya böyle davranamazsın.'' dedi. ''Ayrıca kimdir o Hüseyin Ağa biliyor musun?'' diye de ekledi. ''Kimse kim?'' dedim. ''Bu dükkanda alışverişin yolu böyle. Yani para peşin, kırmızı meşin.'' Adam başka söz etmedi bana. Çekti gitti usuldan. O gittikten sonra benim içime bir kurt düştü. Öyle ya. Kimdi bakalım bu Kürt Hüseyin Ağa? Neyin nesiydi biliyor muydum? Bu tepebaşı zaten... Beyoluna bela konusunda çanak tutan bir semti. Gerçi ortalıkta görünmez, ayak altında dolaşmazlardı ama yine de karanlık ara sokaklar her türlü ipsiz takımının cirit attığı yerlerdendi. Elbet burada bir takım Hüseyinler ağlıklarını kuracak ve çevreyi haraca bağlayacaklardı. Günlerden bir gündü. Baktım dükkandan içeri biri giriyor. Paltosunu giymemiş de omzuna eritice atmış, vücudu yana eğik, Tam Külhan Bey'i tavırlı. Anladım. Kürt Hüseyin ağa ziyaretimize gelmişti. Heyecanlanmadım desem yalandır. Fakat içimde korkunun zerresi yoktu. Ne yapıp ne edeceğime çoktan karar vermiştim. Hazırlıklıydım ve böyle bir anı bekliyordum. O tezgah önünde ben arkasındaydım. Karşılıklı durmuş bakışıyorduk. Onu bilmem ama ben tetikteydim. Elimin altına koca pastırma bıçağını almıştım. İçimden... Odur meydan diyordum. Buradan öteberi alınsın diye birini göndermiştim. Birileri olmaz vermem demiş. Kim o bakayım diye sordu yüzüme karşı. O heyecanla görmemişim. Kürt Hüseyin Ağa yalnız değilmiş. Arkasında iki muhafızı dikilmiş. Gözlerinden ateşler saçarak bana bakıyordu. Bizden kapik istemez. Sen bunu bilmiyor musun? Sana öğretmediler mi dedi. Bunları derken iyice sokulmuş... Burun buruna gelmiştik neredeyse. Pastırma bıçağını kavrayıp elimde yükselttim havaya doğru. Parasını vermedi ben de vermedim. Bakıştık. ikimizde de sesli sesli soluyorduk. Sen benim kim olduğumu biliyor musun diye sordum. Kimsin ki gibilerden baktı. Ben İzmir'i susta durduran Kayserili topuksuz izzetim. Namım topuksuzdur. Sen bunu bilmezsin. Bana adam gönderirsin. Senin de dükkanın varsa ben de sana adamımı göndereyim. Topuksuz İzzet, Kayserili. Namımız İzmirler'de söylenir. Yedi metreden burun düşürürüm. Bir iki hafifçe geri çekildi. Omzuna attığı paltosunu çekiştirerek düzeltti. Öyle mi imanım dedi. Kozumuzu paylaşırız seninle. Paylaşırız dedim. İstiyorsan hemen şimdi ve burada. Yine bakıştık. Yine birbirimizin gözlerinin içine ta içlerindeki derinliklere baktık. Başka bir söz etmedi bana, döndü ve çıktı. Adamları da ardı sıra onu izledi. Ertesi gün başımdan geçenleri bizim Adile bir bir ve eksiksiz anlattım. Çok iyi dedi. İyi de etmişsin. Lakin çok dikkatli ol. Burası İstanbul. Biz de yabancıyız henüz. Kim vurduya gitmeyelim sonra. Böyle dedi. Beni diken üstünde oturur bıraktı. Günler güne heyecan çektim. Ha şimdi gelip baskın verecekler. Ha bu gece önüme çıkıp yolumu kesecekler diye tedirginlikler geçirdim. Bu hikayenin en büyük tutkunu küçük torunuydu. Ortaokul sıralarında aynını yapmış o da. Demiş ki, ben Kayserili meşhur topuksuz İzzet'in torunuyum ona göre tamam mı? Arkadaşlarına böyle diyerek caka satmış. 17. Bölüm Sayfa 82 Bitmez Anılarla Tepebaşı Evimiz de tepebaşındaydı. Şimdiki İngiliz konsolosluğunun hemen arkasına düşen bir sokaktaydı. Aynalı çeşme derlerdi. Tepebaşı İstanbul'un eğlence konusunda da sayılı yerlerinden biriydi. Ünlü ünsüz, tanınmış tanınmamış tiyatrolar çevrede sıralanmışlardı. Tiyatro sanatçılarının büyük çoğunluğu alışverişlerini bizim dükkandan yaparlardı. Birçoğu beni, ben de onları tanırdım. En çok beğendiğim tiyatro adamı Hadi Hündü. İyi bir insan, iyi bir tiyatrocuydu. Sohbeti doyumsuzdu. Tiyatrolardan başka cadde üzerinde ve birçok sokak arasında sayılamayacak kadar çok gazino ve bar vardı. Diyarbakır'dayken bir keresinde iş gereği kalkmış İstanbul'a gelmiştim. Ortaokuldan bir arkadaşımla sözleşip buluştuk. Üniversitede öğrenim görüyordu. Ben, o ve bir de yanında getirdiği arkadaşı hep birlikte gazinoya gittik. Safiye aile okuyordu. Yedik, içtik, Safiye Ayla'yı dinleyip alkışladık. Sonunda hesap istedik. Önümüze geldi. Beş buçuk lira. Ortaokuldan arkadaşım Abdullah şaşırdı gelen bu hesaba ve hiç gerek yoktu bu kadar masrafa girmeye dedi. Aynı sofrayı bir buçuk liraya haydi haydi düzerdik. Evet ben de kabul ediyordum. O günün parasıyla çoktu o hesap. Fakat gençlik yıllarının Safiye ailesine değerdi doğrusu. Şimdi bile sorarım kendi kendime. O zaman görmeseydim Safiye aileyi, Başka ne zaman görecektim ki? Gerçi sonraları birçok yerde kendisiyle karşılaşacaktım ama bunun için zaman gerekti. Tepe başında birçok tanıdıkları olmuştu. Hiçbirini de unutmuş değildi. İnsan belleği, hatırlanacak olanların içinde kendine göre bir ayıklama yapar ve asıl iyi olanlarına öncelik tanır. Kötü hatıralara bellek mümkün olduğunca az yer verir. Kötü olanlarının yerine iyi olanlarını hatırlamamızı ister bizden. Ali Tanrıyar da unutmamış olduklarındandı. Turgut Özal'ın da bacanıydı Doktor Ali Tanrıyar. Onu da tepe başılılardan saymalı. Balio Sokağı'nın köşesindeki o alçak gönüllü bakkal dükkanımıza Doktor Ali Tanrıyar da gelip gider, alışverişinin çoğunu oradan yapardı. Tepebaşı bir tür Babil kulesidir. Yedi iklim, dört bucağın insanı sanırsınız bu tepe başına gelmiş ve toplanmıştır. Gece gündüz, aydınlık, karanlık ya da loş ve güneşe hasret sokaklarında kuş dili bile konuşulur. Kulak kesilirseniz duyarsınız. En çok Yahudiler vardır. Ama hepsi de varlıklı Yahudilerdir bunlar. Şimdi para kazanmanın yolları diyoruz değil mi? Söz gelişi bir kasa bira alırdık. Kaça? Şişesi 33 buçuk kuruşa. 35 kuruşa da satardık. Bir buçuk kuruş kar ederdik. Masal gibi bir şeydi işte. Bir kasada 10 şişe vardı ve topu topu hepsinden bize ker olarak düşen 15 kuruştu. Yahudiler bir kasa bira alırlar ve şunu bizim eve bıraktırıver olur mu derlerdi. Ya birileriyle yollar ya da kendim tutar götürürdüm. Kerse işte sana ker. Para kazanma yollarımı, al sana para kazanma yollarından biri daha. Mal sahibimiz Halil Aktardı. Öyle az buz değil, hatırı sayılır sayıda taşınmaz malın sahibiydi. O yılların en zengin insanlarından biri olarak parmakla gösterilirdi. Koça da akraba olurdu. İlk çocuğum Develi'de doğdu. Doğumu 1 Temmuz ayıydı. Sonra Ekim ayında İstanbul'a geldik evcek. O da unutulmaz bir hatıradır. Gelecekleri gün belliydi. Onları getirecek trenin saati de. Vaktinden çok önce Haydarpaşa'ya gitmiş... Sabırsızlıkla gözlerini trenin birden çıkıvereceği kavşaya dikmişti. Sonunda gelmişti tren ama ona sorarsanız, sanki gelmez yolların treniydi ve raylar üzerinde hiç mi hiç yürümüyor, yerinde sayıyordu. Oğlumu hemen kucağıma aldım. Beni gördü ve gülmeye başladı. Birbirimize kavuşmuştuk ve herkes mutluydu o gün. En mutlumuz da bence oğlumuzdu. Bugün kuruluşumuzun başında ve yine mutlu. Kızım 1951 yılında doğdu. Tepebaşılıdır. Yolum mu düştü bir aslantıyla oradan mı geçiyordum yoksa... Olabilir, Develi'den bir arkadaşımla kalede karşılaştık. Bir de ortağı vardı, Sivaslı. Onunla da tanıştık. Bu ortak bana adeta musallat olmasın mı? İlle de gel bizimle ortak ol sen de diye tutturdu. Ama arkadaşımın hoşuna gitmedi bu ortaklık. Ben anda bir yer tuttum başka birini. İbrahim Özbir'e ortak aldım. Birlik olduk. Onlarınki Sivas Emniyet Pazarı'ydı. Bizimkisi de Yeni Sivas Emniyet Pazarı. Biz kolektif şirkettik. Bu benim Tahta Kale maceramın başlangıcı ve ilk adamıdır. 18. bölüm, sayfa 86. Tahta Kalede bir devrelili. Ben tepe başından Tahta Kale'ye indiğim sıra, yukarıdaki dükkanımıza babamla büyüyüp eli ekmek tutar hale gelmiş olan kardeşim birlikte bakıyorlardı. Akşama kadar Tahta Kale'nin kahrını çekiyor. Akşamla bir tepebaşına bir koşu varıp dükkana yardım ediyordum. Boynumun borcuydu bu da. Bu arada hem tepebaşındaki dükkana ortaktım hem Tahta Kaledeki kolektif şirkete. Tahta Kalede iki işi birden yürütüyorduk. Hem kırtasiye toptancısıydık hem tuhafiye. Yakınımızda anlaşanlı büyük tüccarlar vardı. Sözgelişi bir Jacques de bir Salomon Eskanazi gibi. Bugünkü kalem fabrikamızın doğuşu o Tahtakale günlerindendir. 1960 yılına kadar ülkede sanayi yoktu. Hey gidi Tahtakale, seni bilirim. Sen adamı hem vezir edersin hem rezil. Ticaretin ya da ticarete başlamanın bir vakti, bir yaşı var mıdır veya olmalı mıdır? O çok küçük yaşta ticaret hayatına atılmıştı. Okul sıralarındayken sınıfa portakal getirir ve tane hesabı satardı. Para kazanırdı. Evet ve bu... Onun için bir geleceğin başlangıç noktalarıydı. Bir gün okulumuzda müsamere vardı. Okula yardım olsun diye açık artırmayla bazı satışlar yapılıyordu. Sınıf öğretmenim benim satmak üzere getirdiğim portakalları gösterip, on portakal da portakalcıdan. Açık artırma başladı ve benim portakallar satıldı. Tuttular aradan bir 25 kuruş da bana vermek istediler. Almadım. Madem benim adıma satış yapıldı, bu da benden dedim. Şunu demeye getiriyorum. Çocukluğumda da yerine göre nasıl ve ne tür davranmak gerekiyorsa hep onu yapmış, öyle davranmışımdır. Kazanç ya da kâr uğruna bu düşünce nedeniyle kendi saygınlığımdan olmayı hiç düşünmedim. Bu tür bir yaklaşımdan yana hiç olmadım. Çalışma hayatında tamahkârlığa yer yoktur. Bunu yapan kazanmaz, kaybeder bence. İnsanı yiyip bitiren, giderek yok eden bir tutkudur o. Ziya Müezzinoğlu bir gün şöyle demişti. Eli işe yatkın ve işe yarar çocukları, küçüklüklerinden çalışmaya başlatırlar. Biraz daha işe yarar olanları ortaokul sıralarındayken işe koşarlar. Benim ve bizim gibilerini de üniversiteye yollarlar. Bir gerçektir. Hep okumak istemişti. Ama bir türlü koşulların ve yazgının önüne geçememiş, engelleri aşamamıştı. Nasip değilmiş diye düşünüyorum. Doğru ya da yanlış, evet okuyamadım ama ticaret hayatında başarılı oldum, başarı kazandım. Çocukluk yıllarında yanında yüresinde okuyanlar, koca koca okulları bitirenler ne oluyordu peki? Ya zabit ya da öğretmen, o günlerin koşulları bu kadardı. Elden gelen de yine o kadar. Ben okumak istiyordum istemesine ama babam neyle ne yapıp ederek okutacaktı ki beni. Ben nasıl okuyacaktım? Devletin verdiği imkanlarla, öyle mi? Ama kendi yerime oğlumu ve kızımı okuttum. Hele oğlumu, onun özellikle bir iş adamı olarak yetişmesini istedim. Ona her imkanı verdim. O çekirdekten ticareti öğrendi. Tahtakale'deki hayatım sırasında, oğlum da yaz tatillerinde boş durmasın diye, porta tezgahı açardı. Her zaman müşterisi olmazdı. Bize dükkanda yardım eden bir hacı baba vardı. Tanımadığı yoktu. Bütün işi o çevirirdi. Onu yüreklendirmek için gider, bizim çocuğa görünmeden soteye yatar ve gözlerdi. Yanında adamları olurdu. Her birine ayrı ayrı para verir ve oğlumdan hususi alışveriş yaptırırdı. Aldıklarıyla ne mi yapardı? Doğru bizim dükkana getirirdi tabii. Fakat hiç de sezdirmeden, kimselere çaktırmadan. Oğlum akşamüstü sevinçle gelirdi. Baba bak bugün ne kadar çok para kazandım. ''Evet efendim, okumak gereklidir, kabul. Fakat insanın hayat tecrübesi kazanması da zorunludur.'' ''Yine oğlumdan örnek vereyim. Üniversiteye giderken bizim çelik montajda hurda kısmında çalışıyordu. Ben istemiştim, başlamıştı o da. Günleri hurdalar içinde geçerdi. Aralarından yedek parça toplardı. İnsana hele bu işlerde büyüklük ve büyüklenme olmaz. Büyüdükçe küçüleceksin. Kibirdir adamı yıkan. Ben eşekle başladım işime.'' Şimdi bakıyorum da, çifte çifte arabalar, torunlar, gelinler, çocuklar, her biri bir arabada. Her biri dilediği, beğendiği arabayı anında altına çekiyor. Peki, onlar babaları, dedeleri bugünlere nasıl geldiler, biliyorlar mı acaba? Ders alsınlar diye ara sıra konuşurum. O nedenle şeytan köprüyü ve şeytan köprülü günlerimi hiç unutamam. Unutmam da mümkün değil zaten. 19. Bölüm Sayfa 91 Bir ilk kayıp hikayesi Hangi yıl olabilirdi? 1937 mi yoksa 1938 mi? Ramazan içindeydik. Oruç tutuyordum. Bayram ili kulağındaydı. 3-5 gün bir şey kalmıştı ancak. Şeytan köprüdeydik. Bir Ramazan ve bir bayram arifesi telaşı sarmıştı herkesi. O kadar olur. Dükkanda satışlar artmayı sürdürüyordu. Nakit para peşin peşin diyordum ama yine de Kimi güvendiklerim vardı onlara veresiye verirdim. Biri müşterim mi olacaktı? Tamam başım gözüm üstüneydi, ay haydı. Fakat iyice sorup soruşturmadan kesinlikle defterde sayfa açmazdım. Müteahhitten durumunu öğrenirdim. Ona göre önlem alacaksam alırdım. Bakalım çalışacak mıydı? Bakalım işe sürekli gözüyle bakıyor muydu? Yoksa bir iki çalışır sonra çeker giderim diye mi düşünüyordu? Bunları bilir ve işçilere, ustalara ve mühendislere ona göre davranırdım. Bir gün biri geldi. Adı Sürmeneli İbrahim'miş. Zamanın pantolon modası da ağdan sağda da solu da şişkin, dizden ayak bileklerine doğru incele incele inen kilot pantolondu. Sürmeneli İbrahim'in derdi imanı böyle bir kilot pantolonmuş. Eh bayram yakındı ya, geldi derdini açtı. Ne olursa senden artık dedi. Bana iyi cinsinden bir kilot pantolon. Alışverişte parasını tıkır tıkır ve tam ödeyenlerin eşyasını dükkanın arkasındaki odada saklardım. Geliri parasını tam tamına ve eksiksiz öder, sonra da mallarını alıp giderlerdi. Düzenimi böyle kurmuştum ve çok iyi çalıştırıyordum. Bu şu demekti, ben verilen siparişi gidip karşılıyorum, getiriyorum ve muhafaza altına alıyorum. Kapora'nın arkasını tamamladılar mı sorun yoktu. Ismarladıklarını ben de gönül rahatlığıyla teslim ediyordum. İbrahim bayrama şunun şurasında çok az kaldı, izzet dedi. Şu sana sipariş ettiğim, senin de getirdiğin kilot pantolonumu ver. Arife günü nasıl olsa geri kalan parayı bir tamam ödeyecek değil miyim? Doğruydu dedikleri. Ramazanın sonuna geliyorduk ve Arife günü gerçekten de bütün demir yolu çalışanları paralarını alacaklardı. Lamucimi yoktu. Verim gitsin sevinsin fakir diye düşündüm. Öyle de yaptım. Gecesine savura kalktım. Yemek yerken. Birdenbire beri aklıma düştü. Ya bu sürmeneli İbrahim dedikleri adam, pantolonu aldıktan sonra çeker memleketine giderse, geri dönüp dönmeyeceğini nereden bilecektim? Sonra koydunsa bul artık. Sauru yer yemez, işçilerin kaldıkları barakalara gittim. İşçiler de sahuru yemişler, sofra topluyorlardı. Hemen sürmeneli İbrahim'i sordum. İbrahim mi dediler? İftara açtı, sonra derlenip toparlanıp memleketine gitmek üzere yola düştü. Eyvah! Korktuğum başıma gelmişti işte. Olacağı buydu. Kilot pantolon tam sekiz liraydı. Sekiz liram böylece duman olup Sürmeneli İbrahim'le uçmuş gitmişti. İçimden bunları dedim kendi kendime ve sonra düşündüm. Yollar daha bitmemişti ve o belli bir yere kadar yayan gidecekti ister istemez. Diyelim kemahtan bir şeye binecek ve Erzincan'a gidecekti. Erzincan'dan nasıl gidecekti peki Sürmene'ye? Oturdum kafamdan, bir Sürmeneli'nin izleyeceği yolları bir kestirmeye çalıştım. Ben de ardı sıra yollara vurdurdum. İşçilerin büyük bir bölümü yollardaydı. Bayram için Sıla'ya gidiyorlardı hep birlikte. İçlerinde de tanıdık gördüm ve hemen soruyordum. Sürmeneli İbrahim'i göreniniz var mı? Oldu mu? Ne zaman bir işçi kafilesine rastlasam, heh diyordum, İbrahim bunların arasındadır ve ben... Umut işte, sahurdan iftar vaktine dek yollarda bulurum, yakasına yapışırım diyerek dolandım durdum. Hak getireydi tabii. Geri döndüm çaresiz. O ara iftar saati de gelmiş mi sana? Orucumu açmak için gittim. Fırat'ın kıyısına, eğildim suya, avuçlayıp bir iki yudum aldım. Çevrede işçi barakaları vardı, birine kapıdan uğradım. Biraz ekmek istedim onlardan, verdiler yedim. Sonra da şeytan köprüye döndüm. Ama barışım... Gün batımına doğruydu. Günlerce üzüldüm bu olaya. Zoruma gitmedi desem yalan olur. Unutmaya çalıştım, yapamadım. Kızdım da. Bu bana bir ders oldu sonra sonra. İlk kez de para kaybediyordum. İlk kez de insanlar konusunda yanılıyordum. Ve kulağıma küpe yaptım bunu. Bir daha ticaret hayatımda ne hatır tanıdım ne gönül. Tamam sekiz lira kaybetmiştim. Göz göre göre olmuştu bu da. Fakat bu ilkti. Ama olsundu, başıma gelmişti ya. İbrahim Sılası Sürmeneden bir daha dönüp gelmedi. nedendi? evet de o Sürmenenin neresindendi, hangi bucağından, hangi köyündendi Allah bilirdi. Geçici işçilerdendi o, bir süreliğine işe alınıyor, o süre doldu mu hesapları kesiliyor, geldikleri gibi gidiyorlardı. Geride ne bir iz kalıyordu ne başka bir şey. ''Yani bizim kilot pantolon da, parası da gitti giderdi artık. Neyin nesi, kimin fesi, ne taşeron bilirdi bunu, ne usta, ne de işçi çavuşu. İlk para kaybım budur. Dediğim gibi bana iyi bir derste olmuştur. Param gitti, canım yanmıştı gerçi fakat bu bir yerden sonra iki kulağıma birden küpe oldu. Bir daha bunu ya da buna benzer bir olayı yaşamadım. Çavuş her zaman söyler uyarırdı beni.'' Gerektiğinde senden alışveriş yapan işçilerin listesini tut. Ne olur ne olmaz. Baktın ödemiyorlar, gel bize söyle. Biz onların ücretlerinden keser sana veririz. Unutamadığım biri de İspirli Haydar Çavuş'tur. Yanında 15 şu kadar adamı emrinde tutardı. Zamanı geldi mi, kimin ne kadar borcu harcı var, o toplar bana getirirdi. Ben Tahta Kaledeyken İstanbul'a geldi, beni arayıp buldu. Hatırnaz... Sözlü sohbeti çekilir bir insandı. Karşılıklı şeytan köprüyü, orada geçen acı tatlı günlerimizi, kimi sahiden şeytan köprülü insanları bir bir andık. Güzel günlerdi yine de biliyor musunuz? 20. Bölüm Sayfa 96 Ticaretin Küçüğü Olursa Küçük ölçekte ticarette insanın başına her şey gelir gelebilir. En çok da hırsızlık olayları. Özellikle bakkallık gibi, manifaturacılık gibi işlerde sık sık rastlanır buna. Benim dükkanımda ne nerede ve ne kadar sayıda ya da miktarda hangi yerde durmaktadır, iyi bilirdim. Başıma gelen hırsızlık olaylarından biri Batman'da, biri de İstanbul'da meydana geldi. Yine tepe başındaki bakkal dükkanındaydı. Satılanlar arasında biri de vardı elbet. Tekel'in birası, kasa kasa gelirdi. Kasaları da tahtadandı. Yaşlı başlı bir ejnebi müşterim vardı. Gelir alışverişini yapardı bizden. Arada da bira alırdı hatırlarım. Sonradan farkına vardım ki bizim teker biralarında eksilmeler başlamış. Zaman zaman bir şişe bira yok oluyor. Peki kimdi bunu yapan? Ben sattığım malı bilirdim. Ne sattım, kime sattım ve ne zaman sattım hep bilirdim hem de en ince ayrıntılarına kadar. Geldi yine o yaşlı ecnebi müşterimiz. Alacaklarını aldı ama bira almadı. Kuşkuya düştüm. Demek dedim kendi kendime, ben tezgahta tartar ve hesap kitap yaparken bira yürütürmüş. Bira aldınız mı diye sordum, hayır almadım dedi. Tam dükkandan çıkıyorken yolunu kestim. Hele dur biraz dedim, durdu. Üstüne de kocaman, bol mu bol bir palto giymişti. Yokladım, cepleri boştu. Fakat eteğinde ve asların içindeydi şişe. Birayı kaldırıyor ve cebinden içeri doğru etek hastarı arasına gönderiyordu. Yaşını başına almış biriydi. Ne yapabilirdim ona? Hiç. Her zaman müşterimizsiniz. Bunu yapmamalıydınız. Ne diyeyim dedim. Koyverdim yakasını, gitti. Batman'daki de bir başka hikayeydi. Dükkan kırk ambar gibiydi. Ne ararsan bulurdun. Oranın yerlilerinden biri geldi, selam verdi. Selamını aldım. Çevresini dikkatli dikkatli süzüyor, bakınıyordu. Dizi dizi sigara tabakaları vardı, onların önünde durdu, baktı, baktı. O, oydu buydu diye bakarken ben de gelen müşteriye yetişmeye çalışıyordum. Gelen gitti, ortalık tenalaştı. Ben de huyum gereği ne bitti ne kaldı diye şöyle bir inceledim etrafımı. Anında gördüm. Sigara tabakalarından biri birden yok oldu vermişti. Alsa alsa demin gelen o adam almıştır diye aklımdan geçti. Tamam da hangi cehenneme gitmişti acaba? Fırat deli deli akıyordu. İnsanlar keleklerle karşı yakaya geçiyorlardı. Akarsu'nun yamacına bir kahve açılmıştı. Gelen gideni, giden geleni bu kahvede oturup beklerdi. Eee gittiyse mutlaka oraya gitmiştir bu. Dedim içimden ve ben de kahvenin yolunu tuttum. Dükkanı kapattım, soluğu kahvede aldım. Gerçekten de oradaydı, oturuyordu. Doğrudan söze girip, ''Tabakayı aldın da ne demelere söylemedin bana?'' diye sordum. Karşı çıktı. Hıkmık etti. Üstünü aradım, tabakayı buldum. O kadar adamın ortasında ben bunu bir güzel benzettim. Yakasından tuttum, havaya kaldırdım ve... Tek kelime edemedi. Etrafta karışmadı bana. Tabakayı aldım, döndüm. Şunu demeye getiriyorum. Hayatta korku nedir, ne bildim net tanıdım. Yalnız o ya da başka olayda değil, her olayda. Bütün olaylarda üstelik. 21. Bölüm Sayfa 99 Sıla'nın yolu o dağlardan geçer. Yolu düşüp üstünden ya da yakınından geçse, atları ne olursa olsun, dağlar ona sürekli ata ocağını hatırlatır. Develi deyken durup durup dağları gözlerdi. Çünkü o sıra dağların irili ufaklısı yükselmişti ve Alçacık kalmışlarıyla hepsinin ardında köyü pusatlı vardı. İçi içini yer ve o dağları aşıp pusatlısına kavuşmak isterdi. Birileri çıksa da hadi seni köyüne götürüyorum gelir misin dese durmaz koşa koşa giderdi. Pusatlı köyü her şeyiyle insanlarıyla, dedesi, babaannesi, kardeşi, eski oyun arkadaşlarıyla hep gözünde tutuyordu. Kimi zaman düşlerinde köye gitmiş görüyordu kendini. Köye gitmiş ve arkadaşlarıyla birlik olmuş Nazım'a oynuyordu. Ansızım babaannesi karşısına çıkıyor ve ona cebinden tek tek çıkardığı şekerlerden veriyordu. Acıkmışsın sen aizzetim diyordu, böyle diyor ve yufkanın içine bal sokumu sarıyordu. Bizim çocukluk zamanlarımızda bilye de yoktu, top falandı. Koyun kemiğinden çıkarılan aşıklar vardı, biz de aşık oynardık. Gece gaz lambası yakılırdı. O günlerin koşulları nerede, bugünün koşulları nerede? Dedem köyümüzün ağasıydı. Muhtar da, muhtar da dedemdi. Ağaydı, muhtardı ama yine de elimiz, avucumuz bol değildi. Tarım uğraşı insana ne kazandırırdı ki? Bir şinik, 708 kiloluk bir ölçeğin adıdır. Bir çinik buğday, 20 kuruşu geçmezdi. Çavdar 10 kuruştu. En fazla para edişinde on beş kuruşu aşmazdı. Daha iyi para eder diye kalkışıp şehre götürsen, eşeklerle taşıma bedeli dünyanın parasını bulurdu. Herkes ihtiyacı neyse ona göre alır, değirmene götürür ve öğütürürdü. Deveri ile pusatlının arası dört saat çekiyordu. Köyden ya atla ya eşekle gelirler, beni alır götürürlerdi. Az büyüyünce dördüncü ya da beşinci sınıftaydım, bende bir eşek merakıdır başladı. Tutturdum, bir eşek aldılar. Bindiğim gibi üstüne köye giderdim. Dönüşümde de sarar getirirdim. Evde beslediğimiz bir inek vardı çünkü, onlara yem yapardık. Zaman zaman Develi'de de eşeğe bindiğim olurdu. Alır sulamaya çeşme başına götürür sulardım. Unutmuyorum, benim dışımda başka çocuklar da eşek sahibiydiler. Eşek alındıktan sonra kendi başıma köye gider gelir oldum. Yolda şu olacak, başıma bu gelecek diye korkmazdım hiç. Yol boyu türkü çağıra çağıra, ince su köyünü, kiremit köyünü, en sonra da kabaklı köyünü geçerdim. Kabaklı köyü yakınında kabaklı suyu akardı. Küçük bir dereydi. İçinde sülük olurdu. Bir gün eşeğin susuyası geldi. Dereye eğildi. Doya doya içti suyunu. Zaten ne olmuşsa o ara olmuş. Sudaki sülüklerden biri diline yapışmış hayvancı Ağzı kan revan içindeydi. Uğraştım, uğraştım, baş edemedim. Dedem kolayını gösterdi köye varınca. Tuz döktü, sülükten kurtardı eşeğin dilini. Ama suyu köyündeki su temizdi. O suyun başına gelir ve bir mola verirdim kendime. Hayvanı o sudan sulardım. Yolda pek eğlenmezdim. Vakit değerliydi benim için. Bir ayak öncesi köye gitmek, yine bir ayak öncesi de şehre varmak isterdim. Bu nedenle verdiğim molalar hem az hem de kısa süreli olurdu. Ben delikanlılık evresi öncesindeyken, o zamanlar un öğüttürmek için değirmene gidilirdi. Develi de değirmen vardı gerçi ama mevsim dolayısıyla hepsi de dolu olurdu. Dedemin köyünden iki üç eşek daha alır, buğday çuvallarını yüklerdim. Değirmeni olan en yakın köy, adeşar köyüydü. Artık sırasına göre, adeşarda bir gün mü, iki gün mü, kaç gün düşerse payımıza o kadar zaman bekler, sonra buğdayımız un olmuş, çuvallarımızla geri dönerdik. Bir olayı, bir olayı unutamamıştı. Daha yeni yetme sayılırdı. Yani yaşı olsun olsundu da on iki ya da on üç olsun. Yine mevsim gereği köyden buğday yüklemiş ve değirmene götürmüştü. Ununu almış, yüklenmiş, geri dönüyordu ki akşam birden iniverdi. Gece oldu. Yolu da mezarlıktan geçmiyor muydu? Aklına mezarlık gelince boğazına bir şeyler gelip takıldı ve Yüreği güm güm vurmaya başladı. Korkuyor muydu? Evet, korkuyordu. İrkildi. Mezarlık karşıdan görünmüştü. Servileri karanlıkta ona kadar gelen ve hışır hışır garip sesler çıkarıyorlardı. Sonra bir ayak sesi. Çok temkinli, duyulur duyulmaz bir ayak sesiydi. İnatçı bir ısrarla onu izliyordu. O durunca gerisindeki ayak sesi de duruyordu. Yüreği buz kesmişti. Ama renkte vermemeye çalışıyordu. O gitti, arkasından gelen her kim ya da neyse o da gitti. Sonunda bir cesaret döndü ve ne görsün izleyeni bir galiban köpek diyeyim. Develi deve köylerinde günü gününe ekmek yapmak diye bir zorunluluk yoktu. Daha çok ekmek değil, yufka ekmeği yapılırdı. Bir sonbaharda yaparlardı, bir de baharda. Yufkalar üst üste yığılır, yemeğe azık gerektikçe ekmek diye bu yufkalardan alınırdı. Fırın yok muydu? Vardı. Ama fırın ekmeği pahalıydı ve lüks sayılırdı. Her yerin adını arşı alaya çıkaran, ünlendiren, sonra da bu ününü durmaksızın pekiştiren bir ürünü vardır. Kayseri denince de akla ilk gelen pastırmadır. Ve şehir bu ününü yıllar yılı korumakta, sürdürmektedir. Kayseri'deki evlerde güz geldi mi, inek kesimi başlar. Arada koyunda kesilmez değil elbet. Etlerden pastırma ve sucuk yapılır. Kasap kesilen hayvanın pastırmalık kısımlarını bir güzel ayırır. Geri kalan küçük parçaları da makinede çeker. Sucuk içindir bu da. Pastırmalık et tuzlanır. Birkaç gün öyle tuzda kalır. Temiz bezlerle silinir, suyu alınır. Sonra pastırmalar gömü gömü asılır. Pastırma yazı denir ya, işte o arada pastırmalar kurur. Birkaç gündür bu da. Çemeni hazırlanır. İçine yatırılır. Bir aya yakın süre çemende kalır. Ne kadar kalırsa o kadar iyidir. Çemende türlü türlü otlardan, baharattan hazırlanır. Elbet sarımsak da katılır buna. Bizim evde de pastırma yapılırdı. Benim çocukluğum ve sonrasında inek fiyatları neydi, bir inek kaça alınır, kaça satılırdı bilemiyorum. Ama ben demir yollarında çalışırken bir yıl gelişimde pazardan 15 liraya pastırmalık bir inek almıştım. Bunu unutamam. Pastırma sevilir, ailede köken olarak sever. Uzun zaman öncesine kadar yapardık da, fakat İstanbul'a geldik. Burasının koşullarında pastırma yapmak ne mümkün? Bereket memlekette kalanlara sağ olsunlar. Her yıl yaparlar ve gönderirlerdi. 22. bölüm, sayfa 105. Bir ortaklığın başlangıcı. Tahta kaleye inmiştim. Kalabalık bir hemşeri topluluğu tahta kalede esnaflık yapıyordu. Benim tanıdıklarım da hep kayseriliydiler. Kemal Yazıcı ile tanışmamız burada oldu. Babasıyla kardeşleri bu ortamın insanlarıydılar. Aksaray'da ticaretle uğraşıyorlardı. O günlerde Kemal Yazıcı askerliğini İstanbul'da yapıyordu. Tahta Kaledeki tanıdıklarım arasında Ahmet Soyata, Mustafa Özküçük vardı ve hepsi de Kayseri'den tanışım olurlardı. İş yerleri Tahta Kaledeydi hepsinin de. Bir pazar günüydü. Baktım bunlar birlik olmuşlar. Bizim tepe başındaki dükkana geldiler. Kimler ve kimler? Ahmet Soyata, Mustafa Özküçük ve bir de Kamil Yazıcı. Yanlarına katmışlar gelmişlerdi. Kamil Yazıcı'nın askerliği daha sürüyordu o günlerde. Bir merkez komutanı vardı hatırlarım. Alaattin Bey, rütbesi de albay. İyi tanırdım kendisini. Bizimkiler bunu öğrenmişler, hazırlıklı gelmişlerdi bana. Kamil Yazıcı'nın askerlik yeri Selimiye'deydi. Zorunlu eğitimi bitmek üzereydi ve tutup olmadık bir yere gönderebilirlerdi. Oysa o İstanbul'da kalabilmenin yollarını arıyordu. Amaç özellikle İstanbul Merkez Komutanlığı emrinde kalmaktı. Bu gerçekleştirilirse çok iyi olur diye düşünüyordu. Bu arada Aksaray'daki dükkanları için mal alma konusunda da babası ve kardeşlerine yardımcı olacaktı. Develi'den ayrıca hemşehrimiz olan Alaaddin Bey ile bu konuyu görüşmek üzere... komutanlığa telefon açtım. ''Ah hemşerim'' dedi sıcak bir sesle. ''Ne kadar çok zaman oldu. Bir araya gelip söyleşemedik değil mi?'' ''Evet, hakkınız var albayım'' dedim. ''Bir akşam bir buluşsak da.'' ''Mümkünmüş, sevinirmiş.'' Sözleştik, gün kararlaştırdık. Beyolunda çok ünlü, çok kibar bir lokanta vardı. Abdullah Efendi Lokantası. Buluştuk, o lokantaya gittik. Yemek sonrasında yine birlikte kalktık bir eğlence yerinin yolunu tuttuk. Arada ben de durumu albayıma Hem Hemşereler gelmişlerdi geçenlerde bana dedim. Lafarası dediler şu atta biri varmış mümkünse eğitim sonrası İstanbul'da kalsın istiyorlar. Yani onu sizin merkez komutanlığına aldırı verirseniz iyi olur. Ben böyle dedim. Başka konuşmadım. Çok kısa bir sürenin ardından albayımızın aracılığıyla Kamil Yazıcı'nın merkez komutanlığı emrine aldırılıp İstanbul'da kalması sağlanmış oldu böylece. Bir başka şey daha ayarlandı. Cumartesi pazar günleri evci çıksın, izin yapsın diyerek bizim balyoz sokağının yakınlarındaki bir yerde bir küçük ev tuttuk. Bu evci günlerinde sık sık da dükkana uğrar oldu. Böylece kendisiyle daha iyi tanıştık. Birbirimizin huyunu suyunu daha o günlerde öğrendik diyebilirim. Günü dolduğu askerliği tamam oldu ve Kemal Yazıcı'yı terhis ettiler. Veda'ya geldi memleketine gideceği gün. Eğer isterseniz sizinle ortak olayım, ben istiyorum dedi. Öneride bulundu, açık yüreklilikte. Onun bu dediğine benim de aklım yattı. Neden olmasındı ki? Peki, ortak olalım, kabul dedim. Yalnız, ortaklıkta bir sözleşme yapmak gerekir diye de ekledim. Sen şimdi memlekete gidiyorsun. ''Yolun açık olsun. Tamam. Yalnız madem ortak oluyoruz, dönüp gelirken ortaklık payına düşen parayı getirmeyi de unutma.'' Ve öyle yaptık. Öyle oldu. Kamil Yazıcı durmadı, sılaya gitti, döndü, geldi. Gelirken ortaklıkta payına ne düşüyorsa onu da yanında getirdi, verdi. Sonuçta o günden bugünlere birlikte getirdiğimiz ortaklığımızın başlangıcı budur ve böyle olmuştur.'' Ne demektir gözü pek olmak, cesur davranmak ticaret hayatında? Biz senetle istediğimiz kadar mal alabiliyorduk ve aldıklarımızı yine senetle Anadolu'ya satıyorduk. Sermaye giderek büyüyordu tabii ama yanı sıra öbür ortaklar da hoşgörülü davranıyorlardı bize karşı. Fakat ufukta tehlike birazcık olsun beliri verdi mi bunu göze alamıyorlardı. Bizim Anadolu esnafına karşı davranışımız kesindi. Biraz da katıydı diyebilirim. Hatır gönül tanımıyorduk hiç. Öbür iki ortağımız baktılar bu böyle, onlara göre pek yürür görünmüyor, ayrıldılar bizden. Biz Kamil yazıcıyla iki ortak kaldık. İbrahim Özbil ile Ahmet Hüsnüoğlu kendi başlarına tezgah açtılar. Arada bizim de senetlerimiz dönmüyor değildi. Fakat karşılayacak duruma gelmiştik. Günlük mal sevkimiz on ila yirmi sandık arasında değişiyordu. O ortaklık yıllarımızda, Demokrat Parti iktidardaydı. Yöneticileri işi biraz geniş tutuyorlardı. Biz de buna bakıp ithalata giriştik. Soğuk Savaş dönemiydi ve sosyalist blok ülkeleri demir perde diye anılıyordu. O demir perde ülkelerinden ithalatla başladık bizde. Döneminde bu tür ithalatı Yahudi kökenli tacirler yaparlardı. Onların ilişki kurdukları firmalarla biz aracıları ortadan kaldırıp doğrudan doğruya ilişkiye geçtik. İyi bir akıldı bu da. Çünkü Yahudi tüccar malı getiriyor ve biz de onlardan alıyorduk. Baktık ve düşündük. Onları aradan çıkaralım, biz kendimiz yapalım bunu dedik ve doğru da yaptık. Kamil Yazıcı'nın babası ve kardeşleri de o aralar araba alır ve araba satarlardı. Giderek işlerimiz büyüyüp genişleyince biz de onlar gibi yaptık. Araba işine girdik. Başlarda arabadan önce motosiklet ve bisiklet getirtelim diye düşünmüştük... Ve öyle de yapıyorduk. Skoda ve Java'nın getirticileri olmuştuk. Ama biraz zordu bu. Demirperde ülkeleri bize mal sattıklarında karşılığında bizden mal alırlardı yine. Biz de aldıkları mal karşılığı kadar onların ürettikleri mallardan alırdık. Merkez Bankası'na başvurur, tahsis alırdık. O lisansı alınca ne getireceksen getirirdin artık. Diyelim 100 bin dolarlık talepte bulunmuşsanız, o yüz bin dolara ne düşerse yüzde on mu, yüzde beş mi, o kadar tahsis verilirdi size. İthalatı ancak onunla yapabilirdiniz. Bu ortaklık konusunda bir noktayı daha eklemek gerek. Kamil yazıcı ile ortak olduktan sonra, Mısır çarşısından çıkıp yukarı doğru giden yol üzerinde alt katı oyuncakçı, üst katında her şey satılan epey büyük bir mağaza açmıştık. İğneden ipliğe kadar hırdavat dahil, her şeyi ithalatçıdan alır, Anadolu'ya toptancılık yapardık. Kırtasiye de vardı içinde. Büyüklü küçüklü her şehirde, her kasabada sayısız müşterimiz vardı. Onlar bize, biz onlara güvenirdik. Ticaret karşılıklı güven üzerinedir. Kimseyi aldatmamak, kimsenin de sizi aldatmasına imkan vermemek gerekir. Bizim müşterilerimiz sipariş vermede kuyruk olurlardı. Kârın ne, ne tutulmakta, ben onu alırdım, Belirlenip saptanmış karın dışında bir başka kar gözetmek, bunun ince hesaplarını yapmak. Hayır, bu tür bir tutum benim defterimde yoktu ve hiçbir zaman da yazmamışımdır. Oyunu kuralına göre oynarsanız siz karlı çıkarsınız. Tersi bir durumda zor oyunu her zaman bozar. 23. Bölüm Sayfa 111 Nereden Nereye Tepebaşı'ndan Suadiye'ye taşındıklarında 50'li yılların ortaları olmalıydı. Sonra beklenmedik bir anda devalüasyon verdi ve Amerikan dolara Türk parası karşılığı 2.82 iken 9 liraya çıktı. Biz bunu kendi anlayışımız çerçevesinde ve kazasız belasız atlatmasını bildik. 1950'li yıllarda demirperde ülkeleriyle anlaşmalar yapılır, ne alacağımız ne satacağımız belli olurdu. O zamanlar talep verir, lisans alırdık. Neye ithal müsaadesi çıkmışsa biz de ona göre talep yapardık ve anlaşmalar bağlanırdı. Merkez Bankası'na başvururduk sonra da. Lisansa baktık, ilgimizi çekti ve bu işi yapabileceğimize inandık ve o yola girdik. O dönemde motor ithal eden İhsan Kent varmış. Aydın Kent onun oğluydu. Biz de başvuruda bulunup lisans alarak ithalata başlayınca İhsan Kent, Vay, benim alanıma girenler de kim diyerek bize çıkışmaya geldi bir gün. İhsan Kent de Kayserilidir. Oturup görüşürken, siz benim lisanslarımı nasıl alırsınız dedi. Biz de talep ettik ve aldık dedik. İhsan Kent ile tanışmamız böyle olmuştu, hiç unutmam. Sonradan çok iyi ilişkilerimiz oldu ve sürdürdük bunu. İhsan Kent gerçekten ilginç biriydi. Çekoslavak menşeili makinelerin Türkiye temsilcisiydi. Lisans konusunda takıştık ama daha sonrasında çok iyiydik. Bir ara ortak olduk, birlikte çalıştık. Ayrıca Çekoslovak imalatı Bira Fabrika makinelerinin de temsilciliğini üstlenmişti. İlk Bira fabrikamızın makinelerinin tamamını o günlerin parasıyla tam 1 milyon dolara aldık. O pazarlık sırasında ben çok direttim. Yanımızda oğlu Aydın Kent de bulunuyordu. Çekoslovakyalı müdürlerle pazarlık masasına oturmuştuk. Ben bir milyon dolardan fazla vermedim. Onlar bir milyon üç yüzlerden iki yüzlerden kapı açtılar. Sonra bir milyon otuz bin dolara kadar indiler. Bir milyon dolar veriyorum başka da yok dedim. Toplantı bir sonuca varmadan dağıldı. Kent bana, yahu koskoca bir genel müdür kırılır mı? Bu insanlarla şu kadar iş yapacağız dedi. Ben de fazla veremem benden bu kadar dedim. Ertesi gün bizi çağırdılar. Verdiğimiz teklifi kabul ettiklerini söylediler. Onlar da ise aldılar ayrıca. Bu kez ben Aydın Kent'e, gördün mü Aydın dedim. Benim ısrarım bize 30 bin dolar kazandırdı işte. Ticaretin özü, kuralı budur. İhsan Kent, RCS Bira Fabrikası'na yüzde beş ortaktı. Zamanla hisselerini sattılar. Şimdi kızı da İsveç'tedir. Onunla sık sık Çekoslovakya'ya giderdik. Kürlere, kaplıcalara da giderdik İhsan kentle, Karsba'da da. O sonra Frans Batı keşfetti. Bizi de götürdü hatta. Dizlerini dövdü görünce. Ben elli yıldır bu Çekoslovaklarla iş yaparım. Nasıl olmuş da burasını öğrenememişim? Çekoslovakya'dan motosiklet, bisiklet getirtiyorduk. 1960 yılına doğruydu. İtalya sakları başlatıldı. Ve biz de bunun üzerine çıkış yolunu montaj sanayine girmeden gördük. Başlangıç ürünlerimiz Skoda kamyonetleriydi. Bunun içinde 25 dönümden az olmamak koşuluyla bir yere gerek duyulmaktaydı. Çünkü kural böyleydi. Ancak böyle olursa izin veriliyordu. Hatırlarım 6-7 Eylül olayları olmuştu. O olaylar olup biterken bizim Tahta Kale'de boşaltılmayan ve hasar görmeyen dükkan kalmamıştır. Az kalmış bizimki de boşaltılacakmış. Biri orası Türktür diye bağırıp uyarmış da kurtulmuşuz. 6-7 Eylül olaylarının ülkeye büyük zararı dokunmuştur. Benim tepe başındaki bakkal dükkanıma zeytinyağı aldığım Koço diye bir tüccar vardı, toptancıydı. Deposundaki 2000 teneke zeytinyağının hepsini kırıp döküp yerlere saçmışlardı. Bir teneke bile ellerinden kurtulamadı diye anlatmıştı. 1954 yılında ortağımın ısrarıyla karşı yakaya Suadiye'ye taşımıştık. Komşumuz Kazım Özal'la tanışıklığımız orada başlar. O aralar ben CHP'yi tutuyordum. İsmet İnönü sık sık Kazım Özal Paşa'yı ziyarete gelirdi. Tanıştık birkaç kez de uzun uzun görüştük. Ticaret odalarındaki görevim nedeniyle Menderes'le de görüşmüşlüğüm vardır. Develi'li olduğum için Develi il yapalım da demişimdir. "Öyle mi istiyorsun Develülü?" diye bana takıldıydı. Ben Odalar Birliği'nde çalışırken Başkan Mehmet Yazar'ın yardımcısıydım. 24 Ocak kararları sırasında da Turgut Özal, Başbakanlık Müsteşarı'ydı. Verdiği briefingte kendisine, ''Bu faizler yüksek, bununla yatırım yapılmaz.'' dedik. Ona sorarsanız bankalarda mevduat 1 trilyon olunca faizler düşecekti. Bu olmadı değil. Fakat ne faizler düştü ne bir şey... Yine aynı görevimi sürdürürken devletin ve hükümetin gidişiyle yakından ilgilenirdim. Bir Moskova gezimizde, Rus bakanlar doğalgazın sözüne ettiler Çok yıllar sonra ilgilenir oldular. Yıllar yılı Türk parasını koruma kanununun değişmesini istedik. Ancak üzerinden yıllar geçti de bu gerçekleştirilebildi. Bir zamanlar yurtdışına dışına çıkarken cebimizde bulunan üç kuruşun hesabını verirdik. 24. Bölüm Sayfa 116 Biranın Hikayesi Derler ki ilk kez ne zaman ve nerede yapıldığını pek öyle derinine bilen yoktur. Ama bira doğudan kopup gelen büyük göçten önce Avrupa'da bilinmekteydi. Öte yandan biranın birinen ilk şekliyle Babil'de de yapıldığı arkeolojik araştırmalar aracılığıyla ortaya çıkarılmıştır. Her yerde olduğu gibi bira yapılışı orada da ekmek pişirmeyine birlikte gitmiştir. Babil'liler... Ekmek pişirir, kurutur ve mayalanmaya bırakırlardı. Daha sonraları pişirmeye gerek kalmaksızın doğrudan doğruya sulu hamurdan yapılabileceğini öğrendiler. Babilliler biralarına kıvas derlerdi. Buna benzer bir biraya da Mısır'da Basu adı verilirdi. Birayı Yunanlılar ve Romalılar da bilirler ama pek rağbet etmezlerdi. Fakat özellikle Almanların çok sevdikleri ve şaraptan çok önceleri bol bol yaptıkları içki biraydı. Eskiden biranın içine meşe kabuğu ya da yabani şerbetçi otu katılırdı. Sonradan şerbetçi otu yetiştirilmeye başlandı. Bu ot kuzey bölgeleri dışında bütün Avrupa ve Asya'da yetişir. Ama ne Babil, ne Mısır ve ne de bütün geçmişteki eski dünya bu otun bira yapmakta kullanılmasını bilirlerdi. Bire'ye şerbetçi otu katılmasına ancak orta çağda başlanmıştır. Bu işte de, şarap olgusunda olduğu gibi yine Kuzey Fransa manastırları önayak olmuşlardı. Galyalılar bire yapıcısına Cambarenus derlerdi ve bireyi keşfettiği ileri sürülen kral Cambarenus'un adı da buradan gelmektedir. Kuzey Almanya ile Hollanda'da biracılık ünlü 30 yıl savaşları yüzünden mahvolmuş, 18. yüzyılın ortalarına doğruysa Durum giderek daha da kötüye dönmüştü. Biracılık ancak 19. yüzyılda biracılığı büyük bir sanayi haline getiren yeni yöntemlerle yeni baştan yükselebilecekti. Almanya, yanı sıra Çekoslovakya, yalnızca ürettikleri bire miktarı bakımından değil, kalitesiyle de dünyanın bir numaralı bira üreticileriydi. 19. yüzyılda çok gariptir, o güne dek bira nedir bilmeyen, hatta Bire yüzü görmemiş nice ülkelerde bile bire yapımına geçiliyordu. Bire sanayine girişimize gelince, baktık o günlerde ortak pazara girersek, hangi alan tutar, hangi sanayi kolu itibar görür, iş yapar, hep bunlar konuşuluyordu. Herkes tutunacak bir dal aramaktaydı. Biz öteden beri Çekoslovakya ile ilişkideydik. Güzel güzel de sürdürüyorduk bunu. Dediler ki Çekoslovakya'da bira ve biracılık var. Anlı şanlı Çekoslovak birası Pilsen'de, oradadır. Aklımız yattı. Çekoslovakya'ya gidip geldik. Kimler yetkiliyse onlarla görüştük. Günü geldi çattı ve biz yaptığımız birayı piyasaya sürdük. Daha doğru bir değişte pazara çıkardık. İtiraf etmeliyim ki hiç de memnun değildik. Bizim aldığımız ve kullandığımız teknoloji Çekoslovak teknolojisiydi. Ve Pilsen'de sert biraydı doğrusu. Biz tüketici yani içici önüne çıktığımızda herkes acımış bize. Vah vah vah bu ne tür bir bira, acı bir şey demişler. Arkasından da dayanamaz bunlar, batar, iflas ederler diye de eklemişler. Doğru söze ne denir? Evet, biramız sertti, biraz da acıydı. Herkes gibi biz de bu biralar nasıl tutacak diye merak ediyorduk. Yanı sıra kimi laflar da dolaşıyor, kulağımıza geliyordu. Acı bu biralar. Demeye kalmadı, biz tuttuk Alman kökenli bira meysterleri getirttik. O güne dek bu alandaki bira meysterlerimiz hep Çekoslovaklardı. Hatta bira pişiricimiz de onlardandı. O Çekoslovak meysterimiz evi barkıyla bize gelmişti. Ülkede komünist yönetim egemendi. Vatanına dönmedi, Amerika'ya gitti. Biz meystersiz kalınca Almanlara döndük yüzümüzü. Biracılık yani bira sanayi zor bir sanayidir. Adamı doğduğuna pişman ettirebilir. Ne olursa olsun biz yılmadık, peşini bırakmadık. Mutlaka sonuç alacaktık. Direndik, direttik. Böylece Efes Pilsen adı da markası da tanınıp ünlendi ülkemizde. Ayrıca bir dünya markası da oldu. Bir işi bir tür aşçılık gibidir. Çok da benzer buna. Her aşçının yaptığı, pişirdiği yemek yenir mi, yenebilir mi? Yenmez. Bir işin asıl ehli her kimse ona bırakmak daha doğru bir tutumdur. Bugün bu alanda Almanya'ya gidip biracılık üzerine öğrenim gören çalışanlarımız vardır. Yanı sıra kendi insanımızı kendimizin yetiştirmesi ana ilkelerimizden biridir. Başlangıçta Coca-Cola ile pek ilgilenmedik. Türkiye'de buna birçok talip çıkmıştır. Ama ne var yine de geldiler ve bizi buldular. Önerileri bize oldu. Bu alanda Coca-Cola %40, bizim grup %40 ve Özgür Keyler'de %20 aldılar. Türkiye hakkı böylece alınmış oldu tarafımızdan. Bugün Rusya ve Türkiye Cumhuriyetler'de 4 Coca-Cola fabrikamız vardır. Bunun %10'u kendilerinin, %15'i oradakilerin ve %75'i de bizim grubundur. Türkiye Cumhuriyetler'de bira fabrikaları da kuracağız. Hiç unutmam o Avrupa Ortak Pazar Olgusu'nun ortaya çıktığı günlerde bizi de bir ne yapalım, nasıl yapalım, neyi yapalım kaygısı almıştı. Ziya Müezzinoğlu'na sordum bu soruyu. ''O sanayi, bu sanayi'' deyip duruyorlar. ''Ortak pazara girersek, biz Türkiye olarak hangi kolda rekabet edebiliriz?'' ''Vallahi'' dedi Müezzinoğlu. ''Bence bir çimento var, bir de bira. Varın siz düşünün, karar sizindir.'' Çimento apayrı bir işte, üstelik çok da yaygındı. Çimento fabrikasından geçilmiyordu da. Bira işine benim aklım pek yattı. Skoda konusuyla ilgili olarak her Çekoslovakya'ya gidip gelişimde bu konuya eğiliyor... İncelemekten kendimi alamıyordum. Java motosikletlerinin başındaki genel müdür aynı zamanda senatördü de. Rica ettim. Biz bira fabrikası kuracağız. Niyetimiz bu. Ne dersiniz diye sordum. Üstüne basa basa. Ne yapacaksınız bira fabrikası kurup da dedi. Beni hafifçe bozdu. Sonraki günlerin birinde bir akşam yemeğindeyken açıldı. Herkesin yanında ulu orta konuşmak istememişmiş. Yerini bırakıp başka bir işe atlamak istiyor derlermiş. O da bu yüzden bana, bira güzel bir iş dedi. Otomotiv sanayi giderek dar boğaza girmekte. Devlet işi sonunda, hiç belli olmaz. İstiyorsan, ciddiysen, ben seni bu konuda çalışan fabrikalara gönderirim. Bakarsın, yakından incelersin, kararını öyle verirsin. Başka ve hiç unutmayacağım bir örnek de gösterdi bana. Cebinden birkaç kronluk madeni para çıkardı. Bak dedi, bunlar bozukluk para. Herkesin cebinde bulunur türden. Yani ister fakir, ister zengin olsun, bu kadar bir bozuklukla herkes gelir, senin biranı alır ve afiyetle içer. Sen sen ol, biradan vazgeçme. O oldu. Benim aklım biraya kesin kez yatar oldu artık. 25. Bölüm Sayfa 122 Bir Esaslı Hikaye Ki Yıl o sıralar ya 1962'ydi ya da 1963. Biz bu konuda 2-3 yıl kadar bir süre araştırmalar, soruşturmalar, hazırlıklar yaptık. Dışarıdan göründüğü kadar kolay bir iş değildi bu bir Nasıl ederiz, ne yaparız da ne olur yollu düşünceler içindeydik. Öncelikle bize suyu bol bir yer gerekti. Arıyorduk, arıyorduk, bu nitelikli bir yeri bir türlü bulamıyorduk. Bugünkü fabrikamızın yeri Vehbi Koçundu. 1951 yılından bu yana bütün işlerde, her türlü girişimlerimizde, Kamil yazıcı hep vardı, her zamanda olmuştur. Ona sormadan, kendisine danışmadan, düşüncesini almadan hiçbir şey yapmam. Ne yapacaksak, birlikte yaparız. Ee ne de olsa, hemşerimiz sayılır. Nevşehir kökenlidir. Bir vakitte Nevşehir'den Aksaray'a göçmüşler. Biz sağlam bir iş diye aranır dururken, bu bira olayına denk gelmiştik. Ortaklar olarak olur mu olur dedik. Kararımızı verdik. Zaten daha sonra başka bir uğraş aramamıza da gerek kalmadı diyebilirim. Ama ne var ki bir acılık zordu. Öyle hadi deyince kurulmaya kalkışılacak bir sanayi dalı hiç değildi. Biranın bizim için ortalama olarak bir 35 yıllık geçmişi vardır. Yolu aldık ve gidiyoruz. O şu bu bizi hiç ilgilendirmemektedir. Dileyen dilediği yerde yine dilediği bira fabrikasını kursun. Bizim yolumuz herkesten ayrıdır. a işine girmesine girdik. Fakat konuya yabancıydık başlangıçta ve en küçük bir bilgimiz de yoktu. Ama ortak pazara girdiğimizde rekabete en açık bir iş kolu olacağını biliyorduk. Bunu araya sonra araştırıp inceleye inceleye öğrenmiştik. Biracılığa başlarken rekabeti hiç düşünmüyorduk doğrusu. Çünkü konunun yabancısıydık. Öte yandan biz motosiklet getirirken bu kez de mobilet devreye girmişti. Yanı sıra Avusturyalılarla anlaştık. Ve bu marka motosikletleri de getirdik. Pazara sunduk. Ardından çok geçmedi. Bunların üretimine de başladık. Hayatta kimseyle rekabet edeceğim, onu geçeceğim diye bir niyetim de amacım da olmamıştır. Kimseye de bu nedenle karşı çıkıp önünde durmadım. Benim tek düşüncem vardı. Ne yapabilirim? Hangi işe girersem sürekliliği olur, verimlilik elde edebilirim. Ortam da öyledir. Ortak düşüncemiz, Nerede ve ne yaparız, ne kazanırız düşüncesidir. Kendi bildiğimize ve kendi kafamıza yatana devam ederiz biz. Bira konusunda ilk önemsediğimiz yer olayıydı. Önemsi ördük çünkü öyle her önüne gelen yerde bira fabrikası kurmak mümkün değildi. Başlangıçta bizim çelik montajın yakınında yöresinde bir yer buluruz umudundaydık. Kartal tarafında aranıyorduk. Tamamdı da o yakada su bulmak kolay değildi. Zorun zoruydu üstelik. Duymuştuk o günler içinde Vehbi Koç'ta bir Amerikan firması olan Shields'le bir sözleşme imzalamıştı. Niyetleri bira fabrikası kurmak, ortaklık yapmaktı elbet. Bizim şimdiki Erciyes bira fabrikasının yerini de o zamanki İstanbul Belediye Başkanı Haşim İşcan'dan almışlar. Neresi olur, neresi en uygundur diye sormuşlar. Haşim İşcan da burası olur, uygundur demiş. Onlar da hemen satın almışlar. Bununla da kalmamışlar. Belediyeden de doğrudan doğraya, buraya bira fabrikası kurulabilir. İznini de kopartmışlar mı sana? Biz o sıralarda işin tasarısı peşindeydik. Gümrük koşulları o zamanlar çok değişikti. Amerikalılar bu zor koşulları görünce çok ağır bulmuşlar ve vazgeçmişler bira işinden. Tabii onlar vazgeçince Vehbi Koç da vazgeçmiş. Aramızda bu konuyu görüşüp tartıştık. Gitsek desek ki, acaba Vehbi Koç o araziyi bize satar mı diye içimizden geçirdik. Ama karşımızdaki Vepi Koç'tu ve ondan arazi almak, deveye endek atlatmaktan daha zordu. Ayrıca biz gücümüzü biliyorduk. Bildiğimiz için de, acaba yetirebilir miyiz diye düşünüyoruz. Madem öyle, o zaman Vepi Koç'a ortaklık önerelim olsun bitsin dedik. Gittik ve önerimizi yaptık. Vepi Koç, ''Bu nedir, bunlar ne kişilerdir?'' diyerek derin bir soruşturmaya girişmiş. Olumlu sonuç almış. Ve bu adamlarla ortaklık yapılabilir demiş. Ama onun da başka ortakları vardı. Biz belirttiğim gibi biracılığı Çekoslovaklarla yapmak amacındaydık. Buna hedeflemiştik. Bu arada iş ciddiye alınmış ve makine bağlantıları bile yapılmıştı. Bir eksiğimiz vardı. Uygun arsa yokluğundan kaynaklanan yersizlik. Sonunda onlar vazgeçtiler bira işinden. Biz de o yeri onlardan almak için öneride bulunduk. 170 dönüm yere o günün parasıyla tam üç buçuk milyon ödedik. Bu paranın iki milyonunu peşin verecek ve geri kalan bir buçuk milyonu da bir yıl vade içinde ödeyecektik. Ve Vehbi Koç o yeri bize sattı. El sıkışırken de ne zaman daralırsanız gelin, ben sizinle ortak olurum dedi. Bereket ne böyle bir şey oldu, ne o bize ortak. Bira fabrikalarımızın sayısı bir süre sonra dörde çıktı. Ayrıca iki de mat fabrikası yapıldı. Biz o araziyi Vehbi Koçlar'dan aldık. Üstüne fabrikayı kurup çıkarmaksa iki yıldan çok sürdü. İlk üretimimize 1969 yılında geçtik. Kamin Yazıcı, sürüp giden öbür işlerimizden çelik montajın başında bulunuyordu. Ben de piyasa işlerini üstlenmiştim. Bira fabrikasının yapımı sürüp giderken ben Sikeci'deki mağazamızda çalışmaktaydım. Fabrikayla da yakından ilgilendiğimden, o işleri de yine sirkeciden yürütüyordum. Bira fabrikasının yapımı bitip ortaya çıkınca, müessesemizde yetişen elemanlarımızdan bir kısmını tuttuk, o fabrikaya verdik. O alanda görevlendirildiler. Her kuruluşumuzun başında bir yönetici olması doğaldı ve biz iki ortaksa genelde her şeyle aşırı neşirdik. Hepsine koşuyor, her şeye yetişiyorduk. Evet, malt biranın ana maddesidir. Malt yoksa üretim yürümez. Başlarda maltı dışarıdan getirtiyorduk. Fakat baktık ki bu verimli bir olgu değil, bir çözüm bulmalıydık. Bulduk ve RGS Bira Fabrikası'na 2000 tonluk malt fabrikası yapıp ekledik. Ne var ki giderek bu da yetişir olmaktan çıktı. Ve Ege'de kurduğumuz bira fabrikası için bu kez Afyon'da bir malt fabrikası yaptık. Soruna çözüm getirdik böylelikle. 26. Bölüm Sayfa 128 bir Eşek Hikayesi Bir kitap geçmişti geçenlerde elime, sayfalarını tararken bir hikaye gözüme ilişti. Kitabın yazarı Can Kıraç'tı. Vehbi Koç, yeni yetme dönemlerini konu ederken, sözü dönüp dolandırıp eşeğinin kulaklarına getiriyordu. Eşek kulaklarını de hep. Sırtına bindiğimde yularını sarardım ki kulakları dik dursun. Sarardım, kulakları yine düşerdi. Ne demek istediği açıktı Vehbi Koç'un. Benim kulakları dik bir eşeğim bile olmadı işte. Benim eşeğimin kulakları hep düşüktü demeye getiriyordu. Aklıma benim Develi'deki çocukluk günlerim geldi takıldı. Elbet yokluklarına, olmazlıklarına karşın çok güzel günlerde çocukluk günlerim kabul ediyorum. Aşağı yukarı benim de o yeni yetme dönemimde bir eşeğim vardı. Diretmiş ve sonunda aldırıp bir eşek sahibi olmuştum. Başka bir köydeydik. O köyden kalkmış ve Develi'ye gelmiştik biz de. Eşeğimle yollara düşer, oradan oraya giderdim. Saman yükler evimize taşıyıp getirirdim. Kışın dam altında hayvanlarımız vardı. Onlara yem olurdu. Yaz-kış yağmur-çamur, sarı-sıcak demeden bunu yapardık. Eşeğimin kulakları hiçbir zaman dik değildi. Dik dursunlar diye çabalar, diretir, başaramazdım. Eşeğimin kulakları hep düşüktü. Kimi kez o kadar çok kızardım ki bu düşük kulaklığa eşeği durdurur, Üstünden iner ve kulaklarını ısırırdım. Ey gidi vehbi koç, eşeğe lüks olsun, Evden dükkanına kendisini götürsün diye bakarken, Biz neler neler çekiyorduk. 27. Bölüm Sayfa 130 Dedeler ve Torunlar Türkan Özilhan Tacir, 1974 doğumlu ve oğlundan olma torunu. Dedem bence en başta geçmişiyle gurur duyan... Her zamanda bu geçmişi anlatan, yaşayan, heyecanlı, yalnız geçmişi değil, geleceği konusunda da coşku dolu bir insandır. Eşine gerçekten aşıktır dedem ve onu ben bildim bileli hep el üstünde tutmuştur. İlgisini hiç esirgememiştir. Bunu çok yakından biliriz. Bir konuda çok ısrarcıydı. Bizlerin okumamız konusundaki bu ısrarcılığı hep süre gelmiştir. Dedem benim için olağanüstü bir kişidir. Almanca da bilmez, İngilizce de. Fakat bir yabancı ülkeye gittiğinde kafasını gözünü yara yara ve hiç çekinmeden o dilde meramını çok iyi anlatır. Çok girişkendir. Dedem kendi zamanındaki koşulları el vermediği için bir türlü okuyamamıştır. O günlerin koşulları onu okumaya değil çalışmaya zorlamıştır. Bunu hepimiz iyi biliriz. Bu nedenle olmalı yeni kuşakların ne pahasına olursa olsun okumalarını, iyi bir eğitim görmelerini yürekten istemiştir. Bu nedenle biz ailemizden çok destek gördük. Bizleri ta Amerikalara yollayıp okutmuşlardır. İlkokulu bitirmiş, kolej sınavlarını kazanmıştım. Dedem armağan olarak bizi Almanya'ya götürmüştü. Çok güzel anılarla döndük, hiç unutmuyorum. Babama etkilediği gibi bizi de etkilemiştir. Ortaokul son sınıfa gelene dek bizim paramız olduğunu ben bilmezdim. Aşırı harçlık da vermezlerdi bizi. Anneme param bitti derdim, yok derdi bana. Harcamanı harçlığına göre yap. Dedem hayatın içinden gelerek deneye deneye ekonominin kurallarını öğrenmiş ve bunları kendince birer ilke haline getirmiştir. Bugüne kadar gelen başarıları onun kuramsal bilgilerinin de var olduğunun kanıtıdır. Biz işin eğitimini, öğrenimini gördük ama dedemin sahip olduğu bilgilerin de çok değerli bilgiler olduğunu, çok da işe yaradıklarını biliyorum. Bu açıdan onun bilgileriyle bizimkilerin arasında herhangi bir çatışma yoktur. Evine gidin, görürsünüz. Her taraf ailenin türlü çeşitli resimleriyle doludur. İçtenliklidir. Sorunlarımızı hiç çekinmeden gider kendisiyle yüz yüze konuşuruz. Konuşabiliriz. Bize her zaman güven vermiştir. Çocukluğumdan kalma en tatlı hanım, ilkokulu bitirip kolej sınavını kazandığımızda, dedemizin bize verdiği armağan, bir Alman gezisiydi. Dedemin o kendine özgü yabancı dili konuşarak insanlarla anlaşmasına çok şaşırmıştım. Bizi hiçbir biçimde cezalandırdığını hatırlamam. Biz birbirine tutkun ve çok bağlı bir aileyizdir. Halam, annem gibidir. Dedemin bir sözü çok şey söyler. Verdi öğütleri de dinler ve tutarız. Bir bakıma yol göstericidir bizim için. Hem günlük, hem iş ve hem de doğal hayatımızda bu böyledir. İnanılmaz derecede özverilidir. Hayatımıza katkıda bulunmak onu hep mutlu etmiştir. Anlattıklarıyla, elde ettiği hayat deneyimleriyle... Bunları bize bir söyleşi havasında aktarır. Kız erkek ilişkilerine pek sıcak baktığını sanmıyorum. Duayı sever. Darıcanın tutkunudur. Yürüyüşlere de bayılır. Evet kitap okur. Mevlana'yı sever. Ara sıra eşiyle birlikte gittikleri özel tatil yerleri vardır. Dinlenir ve kür yaparlar. Politikaya karşı pek duyarlı değildir. Ama ilgisiz de değildir. Eğer sevse ve politikaya girseydi bence başarılı olurdu. Arkadaş çevresi konusunda çok seçicidir. Çevresi insanlarla doludur ama dost ya da arkadaş diyebileceklerinin sayısı pek fazla değildir. Kuralları vardır. Dostu ya da arkadaşı bu kurallar içinde olurlar. Eski arkadaşlarını hiç unutmaz. Biz sonuçta ata erkeli aileleriz. Yine de kadın erkek ayrımı yapmayız, yapılmaz. Bu dedemden babama ve halama geçmiş bir tutumdur. Biz beş kuzeniz, yani bir elin beş parmağı. Hiç birbirimizden ayrılmayız. Dedem mantıyı sever, tabii pastırmayı ve sucuğu da. Bizim kuruluşta gereksiz hiçbir harcama yapılmaz. İş yerinin gerektirdiği harcamaların dışına çıkılmamasına dikkat edilir. Örneğin, Nescafe Tiryakisi Nescafenizi kendi evinizden getirirsiniz. Tüban İzzet Aksoy, 1972 doğumlu ve kızından torunu. Ben dede-torun ilişkilerimizi 6-7 yaşlarımdan bu yana hatırlıyorum. Bizim o yıllarda bir teknemiz vardı. Adı da Aslı'ydı. Bu önceki adıydı. Sonra galiba Marco Polo olarak değişti. 17-18 metrelik bodrum yapısı, iki direkli, Trandil tipiydi. Tekne ailenin bireylerinden sayılıyordu. Tabii satılıp yenisi alınana kadar. 1-2 yıl önce bir yenisi alındı. Her hafta sonu bütün aile toplanır ve Tekne gezintisine çıkılırdı. Amaç aile bireylerini bir arada tutmak ve birbirleriyle kaynaştırmaktı. Bunun baş mimarı da anneannemdir. Yakın kıyılara açılırdık. Cumartesileri saat 10-12 sularında binerdik teknemize. Evde yemekler hazırlanırdı. Adaların arkasına, Çam Limanı'na giderdik, Martı Adası'na da. Tabii o günlerde deniz tertemizdi. Yemekler yenir, sohbetler edilirdi. Çaylar içilir ve denize girilirdi. Genelde kadınlar pek girmezler, anneannelerle teknede kalırlardı. Dedem gibi ben de çocukluğumdan beri çok şanslı olduğuma inanırım. Hiç unutmam. Bir Almanya gezimi sırasındaydı. Yolda kazı kazantürü bir oyun gördük. 20 marktan 10 bin marka kadar kazanma olasılığı vardı. Tuttuk biz de aldık. Israrımla herkes kendi için almıştı. Ama ben direttim ve dedemin kartıyla değiştim. Çünkü onun şansı olduğuna inanıyordum. O değiştirdiğim karta tam yirmi mark çıkmaz mı? Bugün bir İzzet Özilhan varsa, bu biraz da Türkan Özilhan sayesindedir. Dedemin çabaları yabana atılmaz elbette. Fakat her konuda eşinin tam desteğini almıştır. Biz aile olarak çok farklıyızdır. Yokluktan ve sıfırdan gelmişizdir bu noktaya. Hep merak edilmiştir nasıl geldiler buraya. Bu sıçrama nasıl olmuştur? Başarı sürekli hesaba kitaba dayanan bir gidişin sonucudur. Dedem bakkal dükkanını çalıştırırken o yakıcı yaz sıcağında gazoz içerek serinlemek yerine bir bardak suyla yetinmiştir. Bunu yapmış ve sonra da şu kadar kâr ettim demiştir. Evet, bizim yurtdışı gezilerimiz pek ünlüdür. Özellikle de Almanya'ya yaptıklarımız. Dedem, benim örnek diye aldığım insanların başında gelir. Dedikodu sevmez ve yapmaz. Kimsenin arkasından konuşmaz. Birayı çok sever. Alkolü içeceklerle başı hoş değildir. Ayrıca hacca da gitti geldi. Seçimi alkolsüz biradır. Hayatta şansının yaver gittiğine inanırım. Gerçi herkese bir şans eşitliği tanınmıştır dua tarafından fakat ancak akıllı kişiler bunu gereğince değerlendirip başarılı olmuş ve bir yerlere gelmişlerdir. Dedem sabırlı, iyi niyetlidir ve her zaman kendi hedeflerine, bu hedeflerin doğrultusunda gitmiş, yolundan şaşmamış, kim ne derse desin, o bildiğince ne yapmışsa yapmıştır. Hiç yılgınlık göstermemiştir. Bize hep şöyle der. İnandığınız, doğru bildiğiniz yoldan gidin. Kimseye kulak vermeyin. Dürüst olun, açık olun ve kimsenin hakkını yemeyin. Akıllı insanlarsınız. İyi bir eğitiminiz de var. Başarılı olmamanız için hiçbir neden yok. Babamı etkilediği gibi bizleri de etkilemiştir. Yaz tatillerinde onun çocukluk yıllarında yaptığı gibi biz de meyve toplar ve götürüp satardık. Lise sıralarındayken ticaret yapma konusunda bir deneyimim oldu. Bir tur düzenlemiştim. Dedem başarılı olabileceğime pek ihtimal vermemiş. O yılların parasıyla 5-10 milyon zararla kapatırsa iyidir demiş. Ben 50-60 milyon kâr etmiştim. Sonuçta sevinmişti, öyle sanıyorum. Biz sanayici bir aileyiz. Bu tür insanlar pek savurgan olmazlar. Daha çok yatırımı düşünürler. Biz şımarıp altımıza birer Ferrari istemedik. Aşırılık sürekli bize ürküntü veren bir şeydi. Ailede herhangi bir baskı yoktur, olmaz da. Dileyen dilediği işi sahiplenebilir ve kimse de ona karşı çıkmaz. Anadolu grubu da bizim aile gibidir. Gösterişten uzak ve alçak gönüllü. Birçok insan bu adı duymadığını söyler size ama Efes Pilsen, Honda, Coca-Cola, Isuzu dediniz mi hiçbir şekilde bilmezden gelmez. Onların arkasındaki asıl güç bu Anadolu grubudur. Fabrikalara gider, işçilerle konuşur. Büyük bir dayanışma ve karşılıklı destekleme vardır aralarında. İşçiler de dedeme sevgi ve saygı gösterirler. Dedem kimseyi farklı görmez. Yeter ki dürüst olsun ve çalışsın. Onun gözünde herkes eşittir. 28. Bölüm Sayfa 138 Bir oğul babasını anlatıyor. Çok iyi hatırlıyorum her şeyi. Üstelik açık ve net olarak. Beyoğlu'nda oturduğumuz günleri de hatırlıyorum. Bakkal dükkanına yakın bir yerdeydi. Babamın gece gündüz ne kadar çok çalıştığını da hatırlıyorum. Bir gün içinde iki işe birden giderdi. Gündüz sabahtan tahta kaleye... Mısır Çarşısı'na iner ve gece bakkal dükkanına dönerdi. Eve girişi ise gecenin ikisini hatta üçünü bulurdu. Bazı günler ve geceler onu hiç görmediğimi ama her akşam bana mutlaka bir çikolata getirdiğini de hatırlıyorum. Tepe başındaki bakkal dükkanımıza annem ve babamla giderdim. Yürüye yürüye. Bir park vardı şimdi Tüyab'ın bulunduğu yerdeydi. O parka gider bir sıraya oturur. Aşağıdaki asfalt yoldan vızır vızır gelip geçen vasıtaları seyreder, oyalanırdım. Bir de tepebaşı gazinosu vardı. Arada sırada o gazinoya da giderdik. Zeki Müren'i ya da gönül yazarı dinlerdik. Ayrıca tiyatrolar da vardı çevremizde. Bakkal dükkanında daha küçük yaşlarımdayken ben de çalışır yardım ederdim. Şişelere açık kolonya doldururdum. Babam oradan bir şişe gazoz ver, bir bira ver bakayım der. Ben de anında yetişirdim. Bu yolla bana bir şeyler öğretme ve bir şeyleri gösterip aşılama çabasındaydı. Kasada durur, para alıp verir, bir yandan da hesap yapmaya çalışırdım. Babam benimle yakından ilgilenmiştir. Bu çabası o gün bugün hep süre gelmiştir. Kendisi okuyamamıştır ama bizlerin ve torunlarının okumaları için elinden ne gelmişse esirgememiştir. Bu arada bizim de işin içinde olmamız konusunda da Ayrı bir çaba göstermiştir. İlkokulun birinci sınıfını bize yakın olduğundan tepe başında okudum. Civardaki Beyoğlu İlkokulunda. 1954 yılında Suadiye'ye taşındık ve Kadıköy Kız Koleji'nin ilk kısmına girdim. İlkokulu o okulda okudum. Adı Kız Koleji'ydi ama ilkokulu kız erkek karmaydı. Babam o günlerde bakkal dükkanını bütün bütüne dedemlere bırakmıştı. Kendi deyişiyle tahta kaleye inmiş yer Mısır çarşısının hemen arkasındaydı. Yıl galiba ya 1949 ya da 1950'ler olmalı. Babam çalışma gününü ikiye bölmüştü artık. Sabahtan akşama kadar Tahta Kale'de, akşamları da tepe başındaki bakkal dükkanında. Bunları hep hatırlıyorum. Bakkal dükkanında bir çeşit nöbetçi kalmaktaydı. Aralarında bir iş bölümü yapmış olmalıydılar ve babam da buna uyuyordu. Tahta Kale'deki yerimiz Mısır Çarşısı'ndan çıktıktan sonra Tahta Kale'nin içlere doğru giderken yol üstünde ve büyük bir mağazaydı. Çok canlı bir yerdi. İthalat yapıyorduk. Getirttiğimiz malları Anadolu'ya satıyorduk. O dönem Türkiye'de hiçbir şey yoktu, bulunmuyordu. Bizimkiler tabak, çanak, tencere, şu, bu ve yanı sıra incik boncuk türünden süs eşyaları da getirtirlerdi. Mallar gelir, sandıklar açılır, her şey toptancılara göre yeni baştan düzenlenirdi. O getirilen mallar arasında oyuncaklar da vardı. Türkiye'nin o durumunda kendime epey talihli bir çocuk sayardım. Çünkü babam bana da oyuncaklardan verirdi. Ben daha işin başlangıcından beri Tahtakale'ye gittim. Babam sık sık beni de yanına katar götürürdü. Bana karşı ilgisini hiç eksiltmezdi. Ben tezgah açardım. Mağazanın önündeki cadde kalabalık akışta bir caddeydi. Yalnız toptancılar değil, perakendeciler de bulunur. Bunlardan her biri dükkan önlerinde tezgah kurarlardı. Benim her gidişimde bana da bir tezgah açılırdı. Ben de mağazadan aldığım birçok şeyi tezgahıma yayar, satış yapardım. Sonradan öğrenecektim. Satış yapmadığım zamanlar, karşı dükkandan bir amca, şimdi rahmetlik oldu, gelir ve benden alışveriş yaparmış. Meğer babam ona para verip, bana sezdirmeden müşteriymiş gibi alışveriş etmesini tembihlermiş. Hevesimin kırılmasına gönlü razı olmazmıştı ondan. Sabahtan akşama dek bağırır nefes tüketirdim. Kazandığım paranın hepsini çocuk aklımla kar bellerdim. Ama babam beni uyardı. "Hayır, hepsi kar değildir," dedi. "Onların maliyeti şu kadar. O çıktıktan sonra geriye kalan şu kadarı senin karındır." Böylece ticareti öğretti, öğrendim. Eklerdi. O maliyet çıktıktan sonra Yarın her neyse gider onunla da yeni mal alırsın. Bu yolla işin başında ve işin içinde bana eğitim de verirdi. Yaz aylarında haftanın 2-3 günü evde, sokakta oynayıp tatili geçirirsem geri kalan günlerde kesinlikle Tahta Kale'ye giderdim. Yazları Suadiye Vapur İskelesinden köprüye vapur kalkardı, o götürürdü bizi. Kış mevsiminde Kadıköy'e geçer, vapura oradan binerdik. Ben lise ve üniversite yıllarındayken sanayici olmuştuk artık ve kale yerine fabrikaya gidiyordum. Yazları bir ay fabrikada çalışır, bir ay tatil yapardım. Demek istediğim, benim tatilim hiçbir zaman bütün bir tatil olmazdı. kalede babamın nasıl canla başla, nasıl büyük bir coşkuyla çalıştığını da hatırlıyorum. Anadolu'nun dört bir yanından toptancılar gelir, mal siparişinde bulunurlardı. Babam malların ambalajına kadar her şeyle inceden inceye ilgilenir, yeri geldiğinde üstlerini kendi eliyle yazıp sandıkları çivilerdi. Kime gidecekse, hangi ambara verilecekse, siparişlerin başında durur, her şeyi sonuna dek denetlerdi. 1957 ile 1958 yıllarında işler giderek gelişmeye başladı. Mallar geliyor, satılıyor ve sermaye birikiyordu. Bu sırada Kamil Bey'le babam ortaktılar. Çok iyi anlaşıyorlardı ve çok iyi bir uyum içindeydiler. Arada başka iki ortak daha geldi ve gitti. Burhan Üçer, babamdan da Kamil Bey'den de büyüktü. Ama çok kafa dengi bir insandı. Burhan Üçer, ithalat yapıyordu. Getirttiği malların bir bölümünü biz alıp satıyor, dağıtıyor ve pazarlıyorduk. Burhan Üçer o aralar otomotiv işine girdi. Polonya'dan Varşova marka araba ve pikap getiriyordu Türkiye'ye. Bizimkiler onun getirttiklerinin satışını üstlendiler. Bir birikim de bu yoldan gerçekleşti. Ama çok hesaplı gidiliyordu. Hatırlıyorum, çocukluğumda annem paraları sarıp sarmalar ve saklardı. Amaç sermaye biriktirmekti. Bu araba satışlarından giderek biz de ithalat yapalım, biz de distribütör olalım isteği doğdu. Arada başka işlere de girilmedi değil. Buna örnek olarak... Kastamonu'daki civa madeni işletmesi gösterilebilir. Ama otomotiv ülkemizde yeni, öne açık ve geleceği de parlak görünen bir olguydu. Burhan Üçer yol gösterdi. O zaman otomotiv işine girme kararı verildi. Birileri Skoda ve Java ithal ediyordu. Bizimkiler bir şirket kurdular ve yanlarına bir Musevi ortak aldılar. Babam ve Kamil Bey'in o günlerde yabancı dilleri yoktu. O ortak yardımcı olur diye düşünmüşlerdi. Skoda ile Java'nın temsilciliği ile distribütörlüğünü aldılar. Varşova ile ilgili satışlardaki başarı bu konuda önemli bir referans oldu elbette. Bu arada Tahtakale'den Sirkeci'ye geçildi. Tam Sirkeci garının karşısına düşen iki katlı ve eski bir binaydı. Aldılar ve büyük bir keyifle o eski binayı restore ettiler. Çünkü artık Tahtakale toptancılığından ithalatçılığa geçiliyordu. Ülkenin ekonomik gidişi de o yöndeydi zaten. Musevi ortağın da katkısıyla distribütörlüğü aldılar ve ithalata başlandı. Kamyonet, pickup, ambulans. Çekoslovakya'dan Java ve motosiklet ithaline girildi. Böylece ithalatçı sınıfına adım atılmış oldu. İki ortak birbirlerini tamamlıyorlardı. Babam daha derleyip toparlayıcıdır. Kamil Bey ise daha atak. Zaman olmuştur, ölçülerini de aşarak daha cesur kararlar almışlardır. Türkiye'nin ekonomik koşullarına, genel gidişine uygun atılımlar yapmışlardır. Cesur hareket etmişlerdir. İthalat döneminde ithalat, otomotiv döneminde de otomotiv gibi. İş ve alan değişimlerinde genel havayı iyi izlemişlerdir. Atak davranmışlardır. Özellikle sermaye birikimlerinde hem cesurdurlar hem atak. Bu konuda birbirlerini tamamlamışlardır. 1960 yılı başlarında, önlü 27 Mayıs sonrasında ülkenin önde gelen ithalatçılarındandılar. O günün koşulları içinde lisans alma, tahsis çıkarma çok önemliydi. Kredi alma imkanları kısıtlıydı. İki ortak, bütün bunları göz önünde tutup, hesaplı kitaplı giderek ve çok iyi organize olarak iş yürütmüşlerdir. Bunların ardından sanayicilik dönemi başlamıştır. Montaj kararnameleri çıkmış, teşvikler başlamıştır. Tahsis de verilmektedir. Bugün Maslak'taki sanayi sitesinde birkaç yüz metrekarelik bir yer kiralayıp motosiklet montajına girilmiştir. Fakat yine o günlerde komple ithalatlar yasaklanmaya ve tahsislerde kısıtlanmaya doğru bir gidiş içindeydi. Bizimkiler o dediğim küçücük yerde basit bir montaj hattı kurdular ve 20-30 işçiyle montajı sürdürdüler. İthal ikamesine dayalı sanayi politikaları gelişmeye başlayınca Kartal'da bir montaj tesisi kuruldu. O dönemin İstanbul'unda Kartal'ın arkaları ıssız yerlerdi. Rahmetli dedem Kayseri'de oturuyordu. Arada bir bizi görmeye gelirdi. Yine bir gelişindeydi, Kayseri'ye dönecekti. Babam Kamil Bey ve ben üçümüz dedemi yolcu etmeye Bostancı istasyonuna gittik. Evimiz yine Sohadiye'deydi. Dedemi Bostancı'dan trene bindirdik. Kompartmanına yerleşmesi için yardım ediyorduk ki tren kalkıverdi. Aman zaman demeye kalmadı biz trende kala kaldık. Pendik'te tekrar duracakmış. Pendik'te indik. Saat gecenin dokuz ya da dokuz buçuydu. Dönmek için bu hasta aradık, bulamadık. Başladık yayan yürümeye. Yukarılarda da bugünkü Ankara yolu yapılıyordu. Biz o çevrede yayan yollara düşmüşken gecenin bir yarısı oldu. Etrafta incin top oynuyordu. Gide gide yol şantiyesini bulduk. Şantiye şefi uyandırıldı. Rica minnet bize bir araba verdi de öyle bostancıya gelebildik. Arabamız orada bizi bekliyordu. Bindik ve evlerimize döndük. Hatırlıyorum, hiç unutmadım. Kartal'da arazi bakıldı ve bulundu. 3-5 bin metre karelik kapalı bir yerdi ve Skoda montajına girildi. Kartal'da Skoda ve Maslak'ta da motosiklet montajıyla sanayiciliğimiz başlamış oldu. Yıl ya 1962 idi ya da 1963. Kamil Bey fabrikada dururdu. Babam da sirkecide. Aralarında böylesi bir iş bölümü vardı. Fabrikada üretilir, sirkecide satılırdı. Daha sonraları motosiklet montajı da Kartal'a alındı. Bir hatta Skoda araba ve pick-up montajı, bir hatta da motosiklet montajı paralel yürürdü. İş ilişkileri nedeniyle babam ve Kamil Bey sık sık Çekoslovakya'ya gider gelirlerdi. Çekoslovakya'nın birası ünlüdür. O ülke insanı çok bira içer. O dönem Çekoslovakya'da sosyalist düzen egemendi. Bizimkilerin her gidişlerinde kucak dolusu hediyeler götürdüklerini hatırlıyorum. Böylece yakınlıklar ve yeni dostluklar doğdu. Bir ara babamı almışlar, bir bira fabrikasına götürmüşler, gezdirmişler. O arada söz konusu da edilmiş, siz otomotivle uğraşıyorsunuz ama bir bira sanayi de var demişler. Tamam da, demiş babam, otomotivin servisi var, yedek parçası var, bu bize göre zor. Bira işine girin siz. Kurduktan sonra yürütmesi kolaydır. Unutmayın, herkesin cebinde her zaman bir şişe bira içecek kadar parası bulunur, demişler. Demişler ve babamla Kamil Bey'in aklına girmişler. Gidiş gelişlerinde bu kez bira işiyle de ilgilenir olmuşlar. Yanılmıyorsam, İnönü hükümeti dönemindeydi. Bira ve şarap üzerindeki tekel kaldırıldı. İşte tam o sıralarda da bizimkiler arazi aramaya başladılar. Üstelik yakacık suyu iyidir diye bira fabrikası için o yörede de yer bakıyorlardı. Nedeni de bira üretiminde suyun önemiydi. Koç grubu da böyle bir hazırlığın içindeymiş. Bu duyuldu. Hatta arazi bile bulmuşlar ve satın almışlardı. Sonunda Vehbi Bey biz bu işe girmeyelim demiş. Demiş de araziyi de satın almışlarmış. Yer bugünkü Erciyes biracılığın yeriydi. Sonunda bizimkiler koçlardan o araziyi aldılar. Rahmebe de ayrıca 50 bin lira ödediler. İşin hoş yanıydı bu, sözde aracılık etmiş ve komisyon alıyormuş gibi. Ben o yıllar 15-16 yaşlarındaydım. Yer alınmış, inşaata geçilmiş ve Çekoslovakya'dan makineler de getirilmişti. Türkiye'de o dönem kimsenin biracılık üzerine bir bilgisi ve deneyimi yoktu. Bira işinde bir de ortak almışlardı. İhsan Kent. Geçmişteki Musevi ortaklarından da hissesini verip ayrılmışlardı. İhsan Bey çeklerle iş yapan biriydi. Gidip gelirken bizimkilerle tanışıp dost olmuşlar. İngilizce ve Almanca bilirdi ve yurt dışında eğitim görmüştü. Kayseri'nin elektriğe kavuşmasında büyük katkısı olmuştur. Çok iyi bir insandı. İhsan Bey'i ortak aldılar ve çeklerle görüşmeler yaptılar. Makineleri vadeli alma yoluna gittiler. Bakırköy'de bira fabrikası kurulurken İzmir'de de bir ikinci bira fabrikası kurmaya giriştiler. Bu da bir ataktı. İzmir'de İzmirli bir grupla işe koyuldular. Onlardan bir kısmı hala ortaktır. Süleyman Demirel İzmir'deki fabrikanın temelini bizzat attı. Tuborg'la karşı karşıyaydık. O dönemler ataklık dönemleridir. Adel de o döneme rastlar. Yine Süleyman Demirel hem Erciyes'in ve hem de Adel'in açılışlarını yapmıştı. Yine o dönemlerde babam da, Kamil Bey de ülkenin ilk girişimcileri arasındaydılar. Bütün yumurtaları aynı sepete koymayalım anlayışıyla kurşun kalem fabrikası da kuruldu. Küçük fakat sürekli tüketilen mallardandır. Bira da öyledir. Bira fabrikalarının İstanbul'a ait olanının makineleri çeklerden, İzmir'inkiler de Almanlardan alınmadır. Çek makineleri hantal ve teknik açıdan geriydiler. Hep sorun çıkarırlardı bize. Özellikle de şişeleme konusunda. istediğimiz kalite bir türlü tutturulamıyordu. İstanbul'dakinin başında bir Çek meister, İzmir'de de Alman bir meister vardı. Üretilen bira acı bir biraydı. Rakip Tuborg bizden önce çıktı. Üstelik daha gösterişli ve özenliydi. Halk değişiyle biz çuvallamaya başladık. Etiketlerimiz bile iyi yapışmıyordu. Teknik konuda yardım yoktu. El yordamıyla geçilen bir dönem yaşıyorduk. Babam da Kamil Bey de mücadeleci insanlardır. O sözüne ettiğim birkaç yıl gerçekten mücadele yıllarıdır. Biz hepimiz bakkal bakkal dolaşır, bira alır ve nabız yoklardık. Profesyonel kadrolar işin yolunda gitmesi için çaba harcarlardı. Sonunda belli bir performansa ulaştık ve çek makinelerinden kurtulduk. Yeniden ve son sistem Alman makineleri aldık yerlerine. 1968 yılında liseyi bitirince, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine girdim. Yurt dışında okumak istiyordum. Ama bana, üniversiteyi burada oku. Master için seni dışarıya göndeririz, dediler. Babam okumamı ve bir dil öğrenmemi çok istiyordu. Hatırlıyorum, Fransız okulunda okuyordum. Daha orta kısmın birinci sınıfındayken, beni tek başıma Fransa'ya yollamıştı. Vapurla Marsilya'ya gittim, oradan da trenle Paris'e. Bana, elçiliğimize gidersin, bana bir okul bulun dersin, bulurlar demişlerdi. Ben böyle böyle diyeceğim, onlar da bana yabancı dilimi geliştirecek bir okul bulacaklar. Elçilikte kimse benimle ilgilenmedi bile. Moralim çok bozuldu. Koskoca bir ülke ve başkent. Kimseyi tanıdığım da yoktu tabii. Neyse ki adı Faruk olan biri ilgi gösterdi bana. Ben Turk kentinde üniversitede okuyorum. Paris'e bir saat çeker. Gel seni tura götüreyim, bir okul bulur yerleştiririm dedi. Hediye diye elçilik için bir kutu lokum götürmüştüm, elimde kaldı, kimseye de vermedim, Hala hatırlıyorum. Şunu demeye getiriyorum, babam beni o yaşımda tek başıma yurt dışına göndermiş, cebime para koymuş ve gereken her türlü öğüdü de vermiştir. Şunu şuraya, onu oraya, pasaportunu da buraya koy gibilerden. Tabii orada benden bir türlü haber çıkmayınca telaşa kapılmışlar, haklıydılar, sonunda buldular ama neler çekerek. Bu benim için iyi bir deneyim oldu. Dil okuluna da gittim, Paris'e de. Dönüşümde Karaköy yolcu salonunda birbirimize kavuştuk. Benim üniversite yıllarım kargaşa yıllarına rastlamıştır. Sınavı kazanmıştım. Fakülte açılacaktı, işgaller başladı. Ardından üniversiteyle ilgili masum istekler. Başlarda bu böyleydi. Sonra giderek tırmanışa geçti, anarşiye dönüştü. Hepimiz tedirgindik. Babam nasihat ediyordu durmadan. ...beni götürüp getirmeler bile söz konusu olmuştur. Aşırı uçların hiçbirinden değildim. Ne sağa kapıldım ne sola. Solcu sosyal demokrat arkadaşlarım da olmuştur. Zaten çok seyrek fakülteye giderdik. Sık sık tatil edilirdi. Ama ben fakülteyi bitirmek zorundaydım ve bitirdim de. Kamil Bey de, babam da, Vehbi Koç da, ülke sanayileşmesinde birinci kuşaktırlar. Bu noktada hepsinin de büyük emek ve katkıları olmuştur. Çok iyi hatırlıyorum... Biz 10 kuruş için 7 ay grevle karşı karşıya kaldık. Fabrikalar işgal edildi. İşçilerin bir bölümü çalışmak istedi, bir bölümü de çalışmadı. 1970'li yıllarda buna benzer sıkıntıları hep yaşadık. Bir 10 kuruş nedeniyle grevle karşılaşmıştık. Ama 25 yıllık çalışanlarımızla hiçbir sorunumuz da olmamıştır. Her zaman veren olduk. Çalışanlarımızın haklarına ve hukuklarına saygı gösterdik. Söz konusu yedi aylık grev bizim için büyük bir deneyimdir. O gün bugün sorunlarımızı anlaşarak, uyuşarak çözme gereğine inandık. Kamil Bey de, babam da hep anlaşmadan, uzlaşmadan yanadırlar. Derler ki, gereken neyse onu yapın. Bir orta yol bulun ve uzlaşın. Bizim kurum politikamız budur. Rekabet, hele yıkıcı rekabet, hepsine ben sahip olayım. Karşımdakini silip süpürerek yok edeyim türünden bir düşüncemiz yoktur. Biz o vahşi kapitalizmden her zaman uzak durmuşuzdur. Ortakların ikisi de inançlı insanlardır. Çalışalım, kazanalım, çalışanımıza da verelim, devlete de verelim düşüncesi ikisinde de egemendir. Hep düşünmüşlerdir. Türkiye'nin yıllık bütçesinin yüzde birini biz ödüyoruz ama biz o yüzde bir kadar zengin değiliz. Para kazanacaksınız fakat çalışanınıza da para kazandıracaksınız. Kamil Bey de, babam da, pratikten yetişmiş olmalarına karşılık profesyonel yöneticiye her zaman saygılıdırlar. Çok genç yaşta bu kuruma girmiş, yetişmiş, yıllarını bize vermiş elemanlarımız vardır. Kimileri de yine bizden emekli olmuşlardır. Her iki ortağında çok değerli deneyim ve birikimleri var. Yine de bir konuda kesin karara varmak için mutlaka araştırırlar. Uzmanları karşılarına alır, konuştururlar. Dinler ve öyle bir karara varırlar. Babam kendi fikrini söyler. Kesinlikle dikte etmez. İnsanların araştırmasını, incelemesini, bilgisini derleyip toplayarak getirmesini ister. Sonuçta oy birliğiyle karar alınır. Oy sayımı hemen hemen bu grupta hiç olmamıştır diyebilirim. Biri diğerini ikna eder. Ben babamla çok tartışırım. Sonuçta ya o beni ya da ben onu ikna ederiz ya da hakem tutarız. Bana Amerika'ya gönderme sözü verdiği için 1972'de fakülteyi bitirince gitmeye hazırlandım. Bu arada seni oralara bekar yollamayalım dediler ve evlendim bende. Gelecekteki eşimi havaalanında İzmir'e giderlerken bizim aile görmüş. Eşimin teyzesi ünlü futbolcu Metin Oktay'ın eşiydi. Ben de İzmir'e dönerlerken gördüm. Birbirimizi gördük, tanıştık, beğendik ve evlendik. Amerika'ya gittik. Üç yıl aileden uzak kaldık. Babam çok sık telefonla arıyor ve sakın master'ını bitirmeden dönme, bana notlarını yolla diyordu. O yıllarda Efes Pilsen, Adel, Skoda sürekli bir gelişme içindeydiler. Java da tabii. Yine o dönemde kurulan bir NASAŞ vardı. Alüminyum işletmesiydi. Levha ve folyo üretiyordu. Babam... Bira ve otomotivle Kamil Bey de ilgilenmekteydi. 1975 yılında Amerika'dan döndüm. Master'ımı bitirmiştim. Sonra askere gittim. Dönüşümde İstanbul'daki fabrikaya genel müdür atandım. Daha 18 yaşlarımdayken bile iki ortak beni yönetim kurulu toplantılarına alırlardı. Öğrenciliğim sırasında da toplantılara girer ve yönetim kurullarında neler konuşulur, neler tartışılır dinlerdim. ''Benimle titizlenerek ilgilenmişlerdir. Ben 1966 yılında sigortalı oldum. Bugün de sigortalıyımdır. Fabrikalarda, hurdalıklarda eski parçaları toplardım. Bir yabancı ülkeye gittiler mi? Onların tercümanları bendim. Şirketler 2-3 yıl içinde gelişti, büyümeye yöneldi. Bir yatırım canlandıralım diye düşündüler ve yumurtaları aynı sepete koymamak ilkesi yine gündeme geldi. İki ortak, bildiğimiz tanıdığımız bir iki sektöre daha girelim dediler.'' Bira işine de uygun düşer deyip meşrubata girmeyi düşündük. O sıra Coca-Cola, Orta Asya Cumhuriyetlerinde, Türkiye Cumhuriyetlerinde siz bu işi yapar mısınız önerisini getirdi. 3-4 ülkede size şişeleme hakkını verelim ve bu ülkelerde de yatırım yapın dediler ve biz de kabul ettik. Türkiye'de Coca-Cola yatırımları %100 Amerikalılarındı. Kendi ülkemizdeki deneyimlerimizi de göz önüne alarak, yapıp yapamayacağımızı kendi kendimize ölçüp biçtik. Orta Asya Cumhuriyetleri'nde, Kazakistan ve Kırgızistan'da, Azerbaycan ve Rusya'da yepyeni yurtdışı yatırımlarına başladık. Daha önce coca bir ilişkimiz yoktu. Dolum darlıkları nedeniyle yardımcı oluyorduk. Yakınlığımız bir da bir de piyasadaki ortak bayiliklerimizden. 80'li yılların sonunda ithalat ve liberalizasyon başladığı için, biz Honda'nın da distribütörlüğünü aldık. İşe önce jeneratörle başladık. Başarılı olunca, Arabaların distribütörlüğünü istedik. İşi otomotivle girdiğimizden dünyaca tanınmış, teknolojisi ileri bir markayı da ülkemize getirtmek istiyorduk. Patronların da desteğiyle ithalata başladık. Bir süre sonra bunun yatırım projesini Japonlara götürdük, yarı yarıya anlaştık. 1993 yılında yatırım yapacak durumda olmamıza karşılık, 1994 krizi yüzünden bir yıllığına askıya aldık. 1995 yılının ortalarında durum çok uygun oldu ve yatırım için gerekli adımı da attık. Kasım 1997'de açılışını yaptık. İlk arabayı da üretip sattık. Honda ile başlayan yatırımla bu kez motosiklet üretimine girdik. Zaten ithalatını yapıyorduk. Patronlar uzak görüşlülükleriyle, alabildiğine geniş bakış açılarıyla Orta Asya Cumhuriyetlerindeki Coca-Cola yatırımları konusunda bizi teşvik ettiler, desteklediler. 1996 yılında tamamladığımız bu yatırımlar gerçekten başarılı oldular. Bunlar Türkiye'nin o ülkelerdeki ilk yatırımları çerçevesindeydi. İlişkiler onlar için de iyi oldu elbet. 1980'lerde Türk sanayinde bir ayıklanma yaşandı. Biz de bir takım sektörlerden çekildik. Konsolidasyon yaptık. Biz o yıllara kadar olan karlılığımıza göre bir takım yatırımlar tasarlamıştık. Ona göre normal faiz politikası izlemiştik. Özal'la birlikte faiz politikaları da değişiverdi. Bu nedenle de tökezledik. 1988'e kadar falan bankalarla konuş, konsolidasyon yap. Sıkıntılı bir dönemdi. Kimsenin hatırlamak bile istemediği bir dönem işte. Biz çok şükür düze çıkmayı bildik. Bunda ünümüzün, doğruluğumuzun, güvenilirliğimizin çok iyi planlamacı oluşumuzun da payı büyüktür. Değiş yerinde ise taktik değiştirdik. 90 ve 91'de bitireceğimiz bir programı biz çok daha erken bitirdik. 90'lı yılların başlarında kriz atlatıldı. Yeniden yapılanmaya geçildi. İyi bir duruma geldik. Borcu olmayan, para kazanan bir yapıya erişip yeni yatırımlara girdik. Isuzu ve Honda için şirketler kurduk. Bugün otomotiv işimizi yurt dışına da taşımaktayız. 80'li yılların başlarında Skoda ömrünü tamamladı. Yeni imkanlar aradık. Küçük kamyonlar konusunda dünyaca tercih edilen Isuzu'nun üretimini üstlendik. Japonlar ortak olmak istediler, ortak olduk. Bizim ortaklık anlayışımız çok önemlidir. Isuzu, Honda, Coca-Cola ve Faber-Castell'de tüketici finansmanında hep yabancıların ortaklıkları vardır. Bizim vizyonumuz Anadolu'yu dünyaya, dünyayı Anadolu'ya bağlayan yıldız olmaktır. Onları buraya getiriyoruz, buradan alıp Orta Asya'ya götürüyoruz. Kendi öz markamız Efes Pilsen'i de dünyaya taşıyoruz. Küçük ortaklarımıza da, dağıtıcılarımıza ve temsilcilerimize de bu ruhu aşılamaktayız. Anadolu grubu olarak finans sektörüne girme isteğimiz vardı. Birkaç denememiz de oldu. Bunlardan biri Osmanlı Bankası ile olanıdır. O günün koşullarında tamamlayamadık. Arkasından ikinci olarak Sümer Bank girişimimiz de başarıya ulaşamadı. 1996 yılında A Bank'ı Doğan grubundan alarak biz de finans sektörüne girdik. Amacımız bu alanda da dengeli bir biçimde gelişmektir. Babam yabancı dil öğrenmemizi çok istedi. Kendi de öğrenmeye çalıştı. Ömer Urkon adında bir öğretmeni vardı ve akşamları iş dönüşünde otururlar İngilizce çalışırlardı. Urkon, Fenerbahçe basketbol takımında oynuyordu. Bu öğrenci-öğretmen ilişkisi iki ya da üç yıl sürdü. Babam hala o İngilizceyle yurtdışı yurt dışı gezilerinde işini görür, sorunlarını çözümler. Babam beni her açıdan özgür bırakmıştır. Çocuk yaşlarımda bile cebimde para olurdu. Onun para harcama konusunda şimdi de sürdürdüğü bir eski alışkanlığı vardır. Parasını dikkatle böler. Bir miktarını bir cebine, bir miktarını öbür cebine ve geri kalanını da cüzdanına koyar. Biri kaybolur ya da çalınırsa öteki kalır diye düşünür. Bu konuda çok tedbirlidir. Çok para harcamamak, yerinde harcamak ve tasarruf etme konusunda epey öğüt vermiştir bana. Ben de çok tutumluyumdur. Pinti değilizdir, ama idareli harcamayı düşünürüz. Babamın sözüdür. Bugün gelir, yarın gelmez der hep. Kazandığının bir kısmını ayır. Annem de buna örnektir, babam da. Babam bir takım elbiseyi 15 gün giyer. 15 gün sonra bakarsınız, sanki yeni ütüden çıkmış gibi durur. Bu konuda çok titizdir, çok dikkatlidir. Bizim büyüme çağlarımızda istenilecek, arzulanacak pek fazla şey de yoktu. Bugünün çocukları çok farklı elbette. Çok şey görüyor ve çok şey istiyorlar. Orta direk gelişti, genişledi de. Ben herkesin giydiğini giyerdim. Bisiklet yaygınlaşınca ben de bir bisikletim olsun istedim. Babam İtalya'dan 50 dolara bir bisiklet getirtti benim için. 18 ya da 19 yaşımdaydım. Araba yaygınlaşmıştı. Babam bu kez Amerika'dan araba getirtti. Böyle konularda ele açıktır. Çok ince hesaplar yapar. Matematiğe de, hesap kitabına da aklı iyi erer. Kendi hesabını yine kendi tutar. İlk dönemlerde CHP'liydi ve sosyal demokrattı. Atatürk'ü ayrandır. Onun için çok büyük önem taşır. İnönü'yü de tutardı ve Kazım Paşa'yla da hep bu konuları konuşurlardı. İnönü, Kazım Paşa'lara geldiğinde birkaç kez karşılıklı oturup konuşmuşlardır, hatırlıyorum. Benim de elini öpmüşlüğüm vardır. Süleyman Demirel döneminde durum biraz değişikti. Demirel çok destek vermiştir, çok teşvik etmiştir. Bu ülkenin sanayileşmesine çok çalışmıştır. Montaj sanayi döneminde Demirel'in bütün ülke sanayicileri üstünde etkisi büyük olmuştur. O dönem sanayicileri Demirel'i sayar ve sever. Politikayla yakından ilgilenmiştir ama politikanın içine girmeyi kesinlikle düşünmemiştir. Demirel döneminde liberal demokrat bir çizgi izlemiştir. Politikacılarla içli dışlı olmamıştır. İş gereği ne kadar yakın olması gerekiyorsa o kadar yakın olmuş ve bunu da titizlikle korumuştur. Devletle de pek ilişkimiz olmaz. Kimi aile dostu politikacılar vardır elbette. Fakat onlar hep aile dostlarımız olarak kalmışlardır. Çok tasarruf sever olduğundan devletin de tasarruf yanlısı olmasını ister. Yetiştiği zor koşulları hiçbir zaman unutmamıştır. Susuzluğu gidermede gazoz yerine bir bardak suyu tercih etmiştir. Belleği çok güçlüdür, özellikle rakam hatırlar. Geçmiş nice olayları da, üstelik ayrıntılarıyla birlikte. Hükümetlerin bilinçsiz gidişatlarını sürekli eleştirmiştir. Bu ekonomik konularda dedikleri hep onu haklı çıkarmıştır. Vergisini tam olarak veren bir insan olarak, vergi toplanamamasına çok kızar. Okumayı ve yeni bilgiler edinmeyi sever. Annemle birbirlerine aşıktırlar. Bütün zamanı evinde geçer. Her şeyden önce karısı, çocukları gelir. Onlar ve onların çocukları ve eşleri. Özverilidir. Bizim için örnek bir insandır. Elli yaşıma geldim. Evimizde huzursuzluk yaratan bir olay hatırlamıyorum. Belki çok ama çok ender bir iki olay geçmiş olabilir. Bir keresinde babam İsveç'e gitmişti. Döndüğünde evde misafirler de vardı. İsveç'teyken bir İsveçli kızla dans etmişmiş. Onu hikaye edince... Annem bir sürahi dolusu suyu kaptığı gibi babamın başından aşağıya döküverdi. E tabi yarı şaka, yarı ciddiydi. 1968 yılında bir Mustang araba almıştı bana. 1972'de öğrenim için Amerika'ya giderken arabayı sattım ve parayı götürüp babama verdim. O benim her istediğimi almıştır. Ama isterken çok düşünmüşümdür. Çünkü aile yapısı, gelenek ve görenekler öyledir. Annemle babamın, benim her istediğimi verdiklerine inanıyorum. Biz hesabını iyi bilen gelenekçi bir aileyizdir. 29. bölüm, sayfa 163. Babalar ve kızlar. Babamdan herhangi bir gün olsun dayak yediğimi hiç hatırlamam. Böyle bir şey hiç olmadı. Benim hatırlayıp tanıdığım babam dursuz duraksız sürekli çalışan ve ailesine olabildiğince düşkün bir günden bir gün olsun evine geç kalmamış bir insandır. Çevremdeki arkadaşlarım arasında anne ve babaları birbirlerinden ayrılmış olanlar vardır. Ben böyle olmasını istemezdim. Geceleri bu kabustan kurtulmak için hep annemle babam ayrılmasınlar diye dua ederdim. Derslerimizde yakından ilgilenirdi. Evet, bizi sık sık sınava çekerdi. Sürekli bizimle olmak hoşuna giderdi. Babam deyince ben işte bunları ve bunları aklıma getiriyorum. Olağanüstü çalışkanlığı, evine olan bağlılığı ve bize karşı her zaman sevecenliğiyle. Hafta sonlarında önce abimi çalıştırır, ardından benimle ilgilenirdi. Matematiği her zaman sevmişimdir. Hafta arası boyunca bizi gözetmek anneme düşerdi. Babam okumamız konusunda bize herhangi bir baskıda bulunmamıştır. Ama onun bizim iyi bir eğitim almamızı ne kadar çok istediğini biz her zaman biliyorduk. Çocukluk dönemlerimizde abimle aramızda bir takım anlaşmazlıklar olurdu. Bu ilerleyen yaşlarımızda kendiliğinden ortadan kalktı. Babam kimseye açıktan açığa baskı yapmaz. İş konusunda da bize karşı hiçbir baskıya girmedi. Biz kendiliğimizden aynı işleri seçtik. Önümüzde böyle bir olanak vardı ve bizim de bunu gereğince değerlendirmemiz gerekiyordu. Bugün aynı kuruluşta çalışıyoruz. Toplantılarımıza kimi kez babam girmez, kimi kez de Kamil Bey. Toplantı sonrasında sonuçlarıyla ilgili olarak babamla konuşurum. Her zaman kendisine akıl danışırız. Onun geçmişteki deneyim ve birikimlerinden yararlanmak sağlıklı bir davranıştır bence. Babam da Kamil Bey de yıllar yılı bu işin içindedir. Bir holding oluşturmuşlardır. Sorunlarını özellikle kendileri çözerler. Ayrıca Kuruluşta sayısız uzmanlar da vardır. Bu uzmanların getirdikleri çözümlere babamın aklı yatmayabilir. O zaman kendi fikrini sonuna kadar savunur ve dayatır da. Gerçekte çok iyi bir dinleyicidir. Karşısındakini dinler, fikirlerine değer verir. Eğer ikna olursa diretmez. Ama genelde onun çözümüyle uzmanların çözümü aynıdır. Kimi zaman onların göremediklerini görür ve uyarıda bulunur. Kabul ettirir bunu. Benim babam konusunda vardığım kişisel sonuç şudur. Babam gerçekten ileri görüşlüdür. Gelecekte olabilecekleri o birkaç yıl öncesinden görür ve görebilmektedir. Bu konuda konuşur zaman zaman takılırız. Baba, çok söyleme, çok söylersen sahiden olur. Bir konuda bir öngörüşü varsa sonuna dek dayatır ve bunun savaşını da verir. Getirdiği çözümler genel olarak olumlu sonuçlar vermiştir. Bunca yaşın, yaşantı ve birikimin elbette bunda etkisi vardır ve olacaktır da. Devletin ekonomi politikası konusunda ne düşünüyorsa bunu açık açık söyler. Devlet aile gibidir ve ayağını yorganına göre uzatmak zorundadır der. Bu son derece yalın ve önemli bir görüştür. Olup bitenler ve ekonomik çalkantı ve dalgalanmalar babamı hep haklı çıkarmıştır damadına karşı olan tutumu da farksızdır. Bize ne tür davranıyorsa ona da öyle davranır. Evlendiğimizde ben 18'indeydim. Eşim de 21. O günden bu yana damadı artık oğlu gibi olmuştur. Babamın en büyük özelliklerindendir. Bir malın değerini çok iyi hesaplar. Şirketteki bütün pazarlık işlerini babam yürütür. Kimin ne yapacağını anında kestirir. Kimi işleri de damadına bırakır. Biz isteme usulüyle evlendik. İstenme sırasında bugünkü evde oturuyorduk. Başlangıçta babam hırçınlaştı. Bana aşırı bir düşkünlüğü vardı çünkü. Belki bu yüzden pek kabule yanaşmadı. Eşimle tanışmıyorduk. Onun ailesi bizi tanıyormuş. İki yıl nişanlı kaldık. Eşim iktisat fakültesinde okuyordu. Bitirmesini bekledik. Mezun olduktan sonra FSP sende işe başladı. Emir almaktan pek hoşlanmaz ve sevmez. Üç-dört yıl çalıştıktan sonra kendi işini kurdu, başına geçti. Babam bu konuda eşime hiçbir baskı yapmadı. Aklı neye yatıyorsa öyle yapsın der böyle durumlarda ve kimseyi de zora sokmak istemez. Korku nedir bilmez. Tepe başında olsun, daha sonraki yıllarında olsun, başından hayli şeyler geçmiştir. Korktum dediğini hatırlamam. Çok güzel yemekler yapar istediğimi kuzu bile çevirir. Kimi insan, ben hayata sıfırdan başladım der ya, babam bana sorarsanız, sıfırın altından başlamıştır. Babası, dedem savurganmış. Babamın tutumluluğu kesinlikle cimrilik derecesinde değildir. Büyük oğlum Altuğ ilk torunudur. Ona karşı aşırı düşkünlüğü vardır. Tabii ilk göz ağrısı olmasının da bunda büyük etkisi olmalı. Küçük yaşından beri onun yanından ayırmaz. Hatta iş konuşmalarında bile. Alışsın ve kulak dolgunluğu olsun diye düşünür. İşte babam İzzet Özilhan, benim gözümde bu kişilikte ve böyle bir insan, böyle bir babadır. Onu çok seviyorum. 30. Bölüm Sayfa 168 Eşinin Ağzından O Ben köklü bir aileden geliyorum. Dedem Mustafa Kemal Paşa'ya zamanında yardım etmiş biridir. Develilidir o da. Kurtuluş Savaşı sırasında askeriyeye tam 4000 bin şinik buğday ve çavdar hibe etmiş. Ona adıyla, sanıyla Köroğlu Osman Zeki Erdem derlerdi. Dedemlerin evleri çok büyüktü. Bir o kadar da büyük salonları vardı. Askeriyeden gelenler hep o salonda toplanır yemek yerlerdi. Bir gelecekte bizim izzetle nişanımız da o salonda yapılacaktı. Abartmadan söyleyeyim, Gelen misafir 400 kişiyi aşmıştı. Kurtuluş Savaşı'nda bütün ülke gibi bizim Develi de, Develiler de zor ve sıkıntılı günler yaşamışlar. Dedem sık sık ve gözleri dolarak anlatırdı bize. Dedemin hibesi orduya ulaştığında Mustafa Kemal Paşa çok duygulanmış bundan. Dedeme bir mektup yazmış ve demiş ki, size çok teşekkür ederim ve sizi Kayseri mebusluğuna layık gördüm. Dedem bundan çok duygulanmış. Oturmuş, o da Mustafa Kemal Paşa'ya bir mektup yazmış hemen ve demiş ki, Paşa Hazretleri, ben bu konuda memleketim için, milletim için her zaman hizmete amadeyim. Lakin, mebusluk benim yabancım, hiç bilmediğim bir mevzu. Benim yerime bu işleri daha iyi yapabilecekleri vazifelendirirseniz memnun olurum. Dedeme gelen mektuplar hep saklanmıştı ama... Ölümünün ardından sonra ne oldu orasını bilemiyorum. Annemin babasıydı Osman Zeki Bey. Babamın babası Talaslıydı, anne tarafımsa Develili. Babam küçük yaşlarda babasını kaybetmiş. Büyük amcaları Kayseri'de ve Kayseri'nin önde gelen kasabalarında manifaturacı dükkanları açmıştı. Çocukluğumda Develi bütün Türkiye'de en büyük kazaydı. Nüfusu on aşıyordu. Bir adı da Everektir. Yeşil everek de derlerdi. Evimiz Develi'nin en güzel yerlerinden sayılan pazar yerindeydi. Yukarı fenese, penese de derlerdi. İki katlı tavanları yüksek ve odaları geniş, ferah bir evdi. Mahallede evler bitişik nizamdı. Bahçesizdi. Bahçelerimiz asıl Develi dışındaydı. Bağlarımız çoktu. Çevre tümüyle bağlık bahçelik olduğundan yeşil everek denmesi bu yüzdendi. Evden içeri girdiğinizde büyük bir salon karşılardı sizi. Sağından doğru merdivenlere, misafir odasına çıkılırdı. Sol tarafında üç oda, mutfak, girişteki salonun karşısında da ikinci bir salon ve yukarıda ise yatak odaları, içinde banyoları vardı. Mutfak balkonluydu. En alt kat bodrumdu. Babam kitre ve yapağı tüccariydi. İhraç da ederdi. Evlerin tümü de kâgirdi. Develi de ahşap ev hemen hemen hiç yoktu. Dedemle anneannem otoriter insanlardı. Ailede disiplin ve karşılıklı saygı önde gelirdi. İlkokul evimize çok yakındı. Ben ortaokulu bitirdim. İzzet de orada, merkez ilkokulunda okumuş. Babam oldukça mutasıptı. Okumama izin verdi vermesine de, öyle arkadaş gezmeleri yapamazdık pek. Kısa çorap giyerek, 19 Mayıs kutlamalarına katılmam için bana izin vermemişti. Fakat hiçbirimizin okumaktan geri kalmamızı da istemedi. Ben ortaokulu bitirdim. Ama Develi'de başka okul yoktu. Okumak için yanıp tutuştuğumdan Kayseri'ye, liseye gitmek istedim. O güne dek İzzet'in varlığının farkındaydım. Fakat niyetinden haberim yoktu doğrusu. Zaten okul dışında herhangi bir erkek arkadaşım nereden olsundu ki? Babam, ben öyle akraba yanına kız gönderip okutamam dedi. Kayseri'de otursaydık okuturdum onu da dedi ardından. O ara akşam sanat okulu açılmıştı. O okula yazılıp gitmeye başladım. Ben her tür işi severim de dikiş dikmeye gelince asla. Bir yıl o akşam sanata devam ettim. Alıştım, uydum. Dikiş bile diker oldum. Hatta birinci geldim. Bu ara İzzet'in ailesi beni istetti. ''Bizimkiler önce hayır.'' dediler. Aradan bir süre geçti. Hoş bize soran falan da yoktu ya neyse. Öğrendim babam kesinlikle beni vermiyordu. Dedem Osman Zeki Bey o zaman babama ''Bu kız bana düşer.'' demiş. Ben dedemin yazıcılığını yapardım. Daha ilkokuldayken onun zaire listelerini tutardım hep. Ben Türkan'a bu çocuğa vereceğim diye de eklemiş sonra. Çünkü bu genç ölmüş babasını dirilten bir genç. Ve dedem işi bir çırpıda hallediverdi bizim için. Sonunda nişanlandık. İzzet hemen evlenmemizi istemedi. Askerliği vardı. Dönüşünde evlenmemiz en uygun olurdu. Ben şimdikiler gibi değildim. Hep çekingen kaldım. İzzet askerdeyken ona kendi mektup yazamazdım. Benim yerime annem yazardı mektuplarımı. İzzet askerden döndükten sonra evlendik. Tabii develi adetlerine göreydi her şey. Bir gün kını olurdu, bir gün gelin giderdi ve üçüncü günü de düğün sürerdi. Durmadan da yemekler yapılırdı. Düğün ertesi ayrı ev açmadık çünkü İzzet hep İstanbul'a gitme peşindeydi. Kayınpederin evinde oturduk. İzzet sonunda İstanbul'a gitti. Tepe başında dükkan açtı. Önceleri Kurtalan'a gitme niyetindeydi. Tepe başındaki dükkana geldik ama sermaye falan yoktu ve üstelik 15 bin lira borçta bizi bekliyordu. Geldik, ev tuttuk. Oğlumuz Tuncay, o aralar iki, iki buçuk aylıktı. Kucakta bebekti. Anne tarafı akrabalarım İstanbul'a geliyordu da öyle gelmiştik biz de. Yoksa babam alıp kendi getirecekti. Develiye bir saat çeker, baş gördüğe bir yer vardır. Tren oradaki istasyonda dururdu. Babam, kardeşlerim hep gelip beni trene bindirdiler. İstanbul'a görümcemlere konuk indik. Birkaç gün sonra da kendi evimize. Fakat evde de hiçbir şey yoktu eşya namına. Hele dedik, bir iki ay idare ettik, eşyamız biz geldikten ancak iki ay sonra Develi'den gelebildi. Babam sık sık İstanbul'a gidip gelir, İstanbul'u bize anlatırdı. Bu yüzden olmalı, büyük şehre karşı bir yabancılık çekmedim diyebilirim. Aradan üç dört yıl geçtikten sonra her şeyi öğrendim. İzzet çok erken işe giderdi. Alışkınım, ben de erken kalkarım. Tepe başında Aynalı Çeşme'de bir apartman katı tutmuştu İzzet. Bir süre orada oturduk. İzzet tutumludur. Ben de öyle. Gereksiz yere para harcamayız ama gerektiğinde de çekinmeyiz hani. Tahta Kale'ye inmeyi düşünüyordu. İş konusunda biraz ağzı sıkıdır. Bir teneki kumbara aldık. Her gün içine 25 kuruş atıyordum ve dünyalar benim oldu sanıyordum. Onurludur o. Kimseden 5 kuruş istememiştir. Ne babamdan ne de bir başkasından. Onun verdikleriyle, benim biriktirdiklerim, bir gün baktık, üç bin lira olmuş. Kızımız Tülay doğduğunda, İzzet tahta kaledeydi artık. Tülay doğmuş, bebekliğini sürdürüyordu. Sonradan ortak olacakları Kamil Bey, akrabalarla bize gelmişlerdi. O sıralar İstanbul'da askerdi. Aynalı çeşmede oturuyorduk. Sonra bir apartmana taşındık. Bu arada Kamil Bey ile İzzet ortak oldular. Kamil Beyler şimdi bizim oturduğumuz bu evin karşısında bir apartman katında oturuyorlardı. Çevre sığın insanlarla doluydu. Burhan Üçerler, Yümlü Oktarlar, Kazım Özal Paşalar ve oğlu gazeteci Teoman Özelpler bunlar arasındaydı. İzzet akşamları komşularımızla praf oynardı. Hep birlik olup Bostancıya yemeğe giderlerdi. İyi komşularımızdı. Çok iyi geçinirdik. Bugün bile onlarla görüşmemizi sürdürüyoruz. Gelirler giderler, biz gelir gideriz. Yemek seçmez, iyi yemek yemeye de bayılır ama bir gün evde yediğini ertesi gün yemek istemez. Aynı yemek önüne konursa yine mi bu, bunu mu yiyeceğiz diye söylenir. Oyuna kumara karşı da hiç düşkünlüğü yoktur. Bizim için hiçbir şey kolay olmadı. Çok sıkıntılı günler de geçirdik. 1958 yılında devalüasyon yapılmıştı. Dolar birden 9 lira oluverdi. Piyasada allak bullak oldu tabii. Ama İzzet o günlerde daha gençti. Ne yaptı etti? Olayı evimize yansıtmadı. Ortağıyla el ele verip bu badireyi de atlattılar. Bir vakitler Türk lirası çok değerliydi. Biz dolar diye bir şey bilmezdik. Çocukluğumda hatırlarım. Develi'de Ermeni bir hacı varmış. Ona Amerika'dan akrabaları dolar gönderirlermiş. Bizim eve de gelir giderdi. Bir gün bu ağa babama Mehmet Bey demiş, bana Amerika'dan on dolar geldi, ben bunu size satayım. Babam da git a herkese göster, kim en yüksek fiyatı verirse getir, ben de onu vereceğim demiş. Bu hacı gitmiş çarşıya, her önüne gelene göstermiş. Ancak doksan kuruş, bir lira bile değil, düşünün, işte o kadar vermişler. Ben o aralar ilkokulun üçüncü sınıfındaydım. İçki tutkunluğu yoktur. Birase verdi, hacı olduktan sonra içerse ancak alkolsüz bira içer, o kadar. Bana pek karışmaz, almama vermeme karıştığını hatırlamam. Çok çalışkandır. Birkaç yıldır hızı yavaşladı. Ee ortağı var, oğlu kızı yetiştiler. Ortayla iyi anlaşırlar, ailecek görüşürüz. Kardeşten farksızdırlar. Geçenlerde Kamil Bey bana, biliyor musun bacım dedi, 2000 yılında bizim ortaklığımızın 50. yılını kutlayacağız. Eşi Suzan Hanım aman sus dedi. Sus, sus, nazar mi sus. 31. Bölüm Sayfa 176 İlkeler ve Kurallar Hep tutumlu davrandım hayatta. Savruk ve savurgan olmadım. Tepe başındaki dükkanı çalıştırırken buna çok titizlenirdim. Dükkanda her şey vardı ve her şeyi satıyorduk. Buna sıcak soğuk içecekler de dahildi. Yazları dükkenin içi sıcaktan kavrulurdu. Canım bir gazoz içmek isterdi, o kadar da olur değil mi? Kendimi tutardım, hiç oralı olmamaya bakardım. Buzdolabında şişe şişe içecek varken ben musluk suyundan bir bardak doldurur, kana kana içer, hararetimi giderirdim. Sonra da kendime, işte bir bardak buz gibi su içtin, bu sana yeter de artar bile derdim. İçtiğim bir bardak suyun fiyatı bir kuruştu, gazofsa on kuruş. Bunu yapar ve şimdi dokuz kuruş kara geçtim diye düşünürdüm. Arakel adındaki bir Ermeni gazete dağıtıcısı her sabah en erken saatte günlük gazeteleri getirip bırakırdı. Gazetelerin satış fiyatları on kuruştu ve biz her sattığımız gazete başına bir buçuk kuruş kazanırdık. Haftadan haftaya hesap görülürdü. Belirlenmiş karın dışında herhangi bir şeyi benim kafam almaz. İnsanlara herhangi bir işi yaptırmanın yalnızca bir tek yolu vardır. Onda o işi yapma ve yapabilme isteği uyandırmak. Yanı sıra onlara istediklerini vermekte. Karşınızdakine samimi olarak değer vermek insanları yönetme sırlarından biridir. Bunu bilirim. Dürüst ve gerçekçi değerlendirmeler yaparım. Ne değerlendiriyorsam yürektendir. Ve ödüllendirmelerde de eli açık olurum. Mutlu olduğum her şeyin hesabını tutarım. Üzüldüklerimi ise unutmam. Benim bütün başarım çok çalışmama bağlıdır. Çok çalışmama ve ticaret ahlakına, gelenek ve göreneklerine sıkı sıkıya bağlı olmama. İnsanları etkilemek o kadar kolaydır ki, onların istedikleri ve bekledikleri dilde konuşurum ve anlaşırız. Gazetelerde, dergilerde ya da televizyonlarda görürsünüz. Sayılı ticaret adamları, sanayiciler... Ve daha nice ünlü iş adamları, hepsi de az çok bir şeye dayanarak bugünlerine gelmişlerdir. Hiçbiri sıfırdan başlamamıştır. Bizim başlangıç diye aldığımız ana noktamız sıfırdı ve sıfırdır. Başarının sırrı, öteki insanların da görüşlerini almakta ve kendi bakış açımdan olduğu kadar karşımdakilerin de bakış açılarından bakma yeteneğindedir. Bir de tutumlu davranmak, boşuna ve gereksiz harcama yapmamak, Hayatta türlü zorluk ve engellerle karşılaşan bir insan, karşısındakilere ilgi duymayan bir insandır. Başarı ondan hep uzak duracaktır. Toplantılarda söyler dururum. Sakın devletten bir kuruş vergi kaçırım demeyin. Devleti böyle yapıp zarara sokmayın. Bizde kalabalık bir maliyeci kadrosu çalışır. Bunlar bir kısmı devletten gelmiştir, devlette çalışanlardır. Her biri üst düzey yöneticilerimizdir. Söylerim ve derim ki, bizim hedefimiz budur. Devlete karşı olan yükümlülüklerimizi harfi harfine yerine getirmek. Ben hesabını da kitabını da iyi bilenimdir ve hep söylemişimdir. Başkalarına onların bize ne yapmalarını istiyorsak onu yapmalıyız. Bir acılık dışında başka sanayi kollarına da açılmıştık. Kalem sanayi ve nasaş gibi. Bir ara bazı nedenler dolayısıyla küçülmek gerekti ve nasaşı elden çıkardık. Piyasa dalgalanmalarından etkileniriz de, etkilenmeyiz de. Başkaları o konuda ne diyor, ne düşünüyor, sorar, öğrenirim. Düşüncelere saygı duyarım. Karşımdaki insana kendisine önem verdiğimi ve onu ciddiye aldığımı hissettiririm ve bunu saydan yaparım. Ben hep aklımıza göre çalışalım, ayağımızı yorganımıza göre uzatalım derim. Söz gelişi az param varken, o az paraya uygun işler yaptım. Elimde üç kuruş var diyebilirim. Bunu kimse bilmez. Ama o üç kuruşla ne yapabileceksem onu yaparım ben de. Ayak ve yorgan hikayesi. Kesinlikle başkalarını taklit etmem. Buna özen duymam. Eleştirmeyi, suçlamayı ve şikayet etmeyi de sevmem. Politikayı sevmedim ve hiç bulaşmadım. Çünkü buna öyle kenarından köşesinden bulaşılmaz. Gireceksen tam gireceksin. Ucundan tutarcasına değil. 10 yıl boyunca İstanbul Sanayi Odası'nda yönetim kurulu üyeliği yaptım. İstanbul Denegesi olarak da Odalar Birliği'ne katılıp şu kadar yıl başkan yardımcılığında bulundum. Politikaya girmedim. Bir aralar ortağım epey bir zorladı beni ama yine girmedim. Hayır dedim. Benim politikayla bir ilgim yok. Politika aracılığıyla politikacılara gidip hiçbir istekte bulunmadım. Kimseye metelik vermedim. Çünkü bilirim. Taş yerinde ağırdır. Bir ara törenle devlet üstün hizmet madalyası verdiler. Cumhurbaşkanı orada, Dedeman'ın yakınındaydı. Demirel bana madalyamı verirken, ''Sen de bu Dedeman gibi uzun ömürlü olmaya gayret et.'' dedi gözlerimin içine bakarak. ''Bu benim içimde yıllardır var zaten Sayın Cumhurbaşkanım.'' dedim. Peygamberimiz 63 yaşında vefat etmiş. Benim hedefim onunkinin iki katı, yani... 126 yaşına kadar yaşamak'' diye de ekledim. Sayın Cumhurbaşkanı çok güldü. Politikacılara karşı herhangi bir boyun borcumuz olmadığından, her istediğimizi kendi iyi niyet ve çabalarımızla gerçekleştirmişizdir. Bir zamanlar sigara kullanıyordum. Yalnızca köylüler içsin diye çıkarılan bir köylü sigarası vardı. Başlamam o marka sigarayladır. Fiyatı galiba ya dört kuruştu ya da dört buçuk kuruş. Köylü olmayanlar bu marka sigarayı ne alabilir, ne satabilirlerdi. Yasaktı. Biz köylüydük ve alabiliyor, içebiliyorduk. Sigara içtim. Ama nasıl içtim? Öğle yemeği yiyene dek içmezdim. Yemekten sonra başlardım. Demir yollarında çalışmaya başladığımda sarmıştı bu triyakilik beni. Çocuk yaşımda Elize giderdik. Bir kır gezisiydi bu. Bana takılırlardı. Köylü sigarası getir de tüttürelim... ''Ciğerlerimiz bayram etsin. Ben de bir paket getirir, arkadaşlarıma pay ederdim. Tek tük ben de içerdim. Askerde de tütünsüz edemedim. İstanbul'a geldikten sonra göğsümde bir yerde bir yağ birikmesi oldu. Aldırmak için Amerika'ya gittim. Genel bir kontrolden geçirdiler. Koroner yetmezliği buldular. Sigarayı bırakmalıymışım.'' dediklerini tuttum. Tomarza'da 144 yataklı bir vesile Özilhan öğrenci yurdu var. Annemin adına yapılmıştır. Fehmi Özilhan, Sivil Havacılık Okulu, genç yaşta kaybettiğim kardeşimin adını taşır. İzmir'de, Bornova'daki Türkan Özilhan Acil Yardım ve Travma Hastanesi, eşim adınadır. Ayşe Ana Sağlık Merkezi, babaannemin anısını yaşatıyor. Pusatlı'dadır. Sarı Mehmetli Köyü'ne bir sağlık ocağı yapıldı. O da annemin adınadır. Tomarza'da ayrıca bir emniyet amirliği vardır. Üstü sekiz dairelidir ve sekiz aile yaşar içinde. Hacı Mahmut Özilhan adını taşır. Bu alanda elimden geleni esirgemem, esirgememişimdir. Bir toplantıda Demirel'de vardı. Bu konu konuşuluyordu. Toplantıda Kayserilerden geçilmiyordu. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin önünüzde, içimde ukde olan bir şeyi açıklamak istiyorum dedim. Evet, söyle bakalım dedi. Ben bir ara Münih'teydim. Kayseri'den... Mehmet yazardı, bakandı. Bir başka bakan daha hazır bulunuyordu. Ortak pazara alınmamız için oradaydılar. Herkes konuştu orada. Almanların ilgili bakanı da söz aldı ve dedi ki, ''Biz sizleri severiz. Siz de bizi seversiniz. Siz neyle bu ortak pazara girmek istiyorsunuz bakalım?'' ''Çünkü'' dedi, ekledi sonra da, ''Çünkü sizin eğitilmiş, nitelikli işçiniz yok.'' ''Evet'' dedim Temirel'e. ''Evet, bu benim içimde o gün bugün uktedir. O nedenle de bir sivil meslek okulu olmazsa yapamam dedim. Bir sivil havacılık okulunun açılmasına ön ayak oldum. Onun için ülkemizde bu alanda yararlı olabilecek insan yetiştiren bir okul olsun istedim. Başardım bunu da ve o kadar mutluyum ki. Kayserliler için zeki derler. Zeki oluşları daha çok ortama ayak uydurabilme yetenekleri ile biraz da Öngörülü ve tutumlu olmalarından kaynaklanır. Bizim oralardan unutmadığım, unutamadığım insanlar arasında bir cibik Mehmet Çavuş vardı. Alem bir adamdı. Mustafa Kemal Paşa ile Kurtuluş Savaşı'na da katılmış. Develiye yakın köylerdendi. Savaş sonrasında dengesini oynatmış. Ama benim dilim bir türlü ona deli demeye varamazdı. Bir resmi vardı bende. Deli cibik Mehmet Çavuş diye yazmışlar üstüne. Ben gördüm sinirlendim. Sonra değiştirip, Bay Mehmet Çavuş yazmışlar. Onlar yazmamış olsalardı, ben elimle aynı şeyleri yazacaktım. Ben de durur. 1937 yılında çekilmiş bir resimdir. Yakın arkadaşım Naci Ulusoy bulup getirmişti. Hala saklarım. Bir başka unutamadığım kişi benim köylümdü. Yaşlı ve savaş görmüş biriydi o. Herkes takılır, peşine düşer, laf atardı. O da kızıp küplere biner, sövüp sayardı önüne gelene. Bir gün yine böyle böyle olmuş, bağırıp çağırırken, arada karşısındakine, bana bu kadar söz ediyorsun demiş. Söyle bakalım, kuru kafa takrir verir mi? Kızdıranda Lütfü aymış. Tarla, bağ, bahçeleri var. Bir davada davayı kaybedecek, tarla taban elden gidecek. Bu söze mim koymuş Lütfü Ağa. Mahkemeye çıktığında yargıç, son olarak bir diyeceğin var mı demiş, sormuş. Lütfü da, kuru kafa takrir verir mi diye karşılık vermiş. ''Ne demek istiyorsun?'' demiş Yargıç. ''Bunun dosyasına bir bakılsın bakalım.'' demiş ve eklemiş. ''Görelim hele adam ölmeden önce mi Tapu'yu takdir vermiş yoksa sonra mı?'' ''Öyle ya ölmüş biri tarla bağışlayabilir mi? Adam yıllarca önce ölmüş. Tapu yıllarca sonra çıkarılmış.'' ''İşte bunu demek istiyordum.'' demiş Lütfü Ağa. Lütfü Ağa görmüş geçirmiş, nice savaşlar görmüş, çok akıllı biriydi. ''Bana hayatta ilk dersi veren de odur.'' O gün bugün onun ettiği sözleri hatırlar ve önem veririm. Lütfü Ağa'dan ilk duyduğum söz şuydu. Ben hayatta iki insana acırım. Biri aklı bir şeye ermeden kendine akıllı süsü veren, öbürü de el parasını kendi parası gibi harcayan. O bunları söylerken ben sekiz on yaşlarındaydım. Ne demek istediğini pek anlayamamıştım. Yanına varıp Lütfü Amca dedim. İlk söylediğine aklım ermedi ama Öteki dediğin iyi bir şey aslında. El parasını alsan ne olur ki? Şöyle bir sırtımı sıvazladı. Onu iş için alır, kendi zevkini harcarsın dedi. İşte o zaman da hacizciler gelir, canına okurlar adamın. Bu benim aklımda kalmıştır, o gün ve daima. Ticaret hayatımda hep buna dikkat etmişimdir. Eskinin insanları kanaatkardı. Bazı ramazanlarda evde teravih namazı kılardık ve Kayseri'li birçok hemşehrimiz de gelirdi. Geçmişte Kayseri'de iki ulema varmış. Adları birinin Büyük Hüseyin Efendi'ymiş, diğerinin de Küçük Hüseyin Efendi. Adamın biri bir oğlum olursa, Büyük Hüseyin Efendi'ye altın vereceğim diye vaatte bulunmuş. Oğlu olmuş ve o da gitmiş, Büyük Hüseyin Efendi'yi ziyaret etmiş ve minderinin altına iki altın bırakmış. Büyük Hüseyin Efendi nedir bunlar gibisinden bir bakınca adam anlatmış. O zaman Büyük Hüseyin Efendi, benim üç günlük yiyeceğim var demiş. Başka bir şeye de ihtiyacım yok. Ama Küçük Hüseyin Efendi'nin hiçbir şeyi yok. Ve onun buna ihtiyacı var asıl. Sen bunları al, ona götür. Lütfü Ağa'nın hatıralarımdaki yeri biter gibi değildir. Bir kitap dolusu hatırası vardır bende. Lütfü Ağa'nın yine bir mahkemesi vardı ve dava uzadıkça uzuyor, bir türlü sonuçlanamıyordu. Lütfü Ağa baktı, dava durmadan ileri bir tarihe erteleniyor, sonu da gelmeyecek. Adalet Bakanlığı'na bir telgraf çekti. Şurada şu davam var, kaç yıldır bitmek bilmiyor. Ya yargıcın değiştirilmesini ya da ömrümün uzatılmasını rica ediyorum. Bunun üzerine Ankara'dan müfettişler geldi. Dava ele alınıp incelendi ve yargıcın yeri değiştirildi. Develiye elektrik gelmişti, tabii bizim evde. O ilk akşam eve misafirler geldi, İçlerinde Lütfü A da vardı. Lütfü A gözlerini elektriğe dikti, baktı, baktı ve şu dünyayı nura gark eden Edison mu cennete gidecektir, yoksa bizim köyün imam mı diye sordu. Onun bu sözleri üzerine hazır bulunanlar, aman tövbe tövbe diye itiraza kalktılar. Lütfü A'yı azarladılar. Lütfü Ağa hiç istifini bozmadı. Oturduğu yerde şöyle geriye doğru bir çekildi. ''Benim bildiğim Allah o Allah'sa Edison cennete gider.'' dedi. Odalar birliğinde bir süre başkan vekilliği yaptım. Mehmet Yazar başkandı. O Ankara'daydı, ben de İstanbul'da. Böyle idare ederdik. Daha sonra başkan vekilliğim sırasından durumu bildiğim için... İzmir gibi illerde ayrıca ekonomik kurul toplantıları yapardık. Hem İzmir'de hem diğer illerde. Bir keresinde İzmir'deydik ve yine ekonomik kurul toplantısı yapıyorduk. Bu arada ünlü 24 Ocak kararları yayınlandı. Bu kararların yayımlanma döneminde Turgut Özal Başbakanlık Müsteşarı'ydı. Demirel Başbakan. Yani yıl 1980'di. Bütün bunlar olup biterken arada Turgut Özal... Daha öncesinde bize bir briefing vermişti. Başbakanlıkta Türkiye Odalar Birliği Yönetim Kurulu, ben ve 3-5 büyük odanın temsilcileri bir araya gelmiştik. Özal bize, göreceksiniz, hiç korkmayın. Bankalarda mevduat 1 trilyon olduğu zaman faizler aşağı düşecek dedi. Bu konuşma yapıldı ve bitti. İkinci toplantı İzmir'deydi. O toplantılarda amaç, biz odalar birliği olarak, bilim adamlarıyla diğer odalardan aldığımız bilgileri devlete aktarırdık. O günlerde bir de konsey vardı. İzmir'deki toplantıda konu borsaydı. Profesör İsmail Türk, konuşması sırasında sözü 1930 krizine getirdi. Uzun uzun anlattı. Ardından söz alan Şinasi Ertan bana döndü ve bugünkü durumda ve bugünkü faizlerle İzzet Özilhan, ''Yatırım yapar mı?'' diye sordu. Konuşmaların tümü de bitince ben söz aldım. ''Arkadaşlar, sizlerden öneri alıyoruz. Sizlerden gelen bilgileri toplayıp yukarıya götürüyoruz. Burada İsmail Türk Hocam'ın anlattığı o 1930'lu yılların krizini ben de hiç unutmam. Çünkü o kriz benim okul hayatıma mal olmuştur. El çarptılar. İyi ki olmuş.'' Yoksa bugün bir İzzet Özilhan olamayacaktı aramızda dediler. Bekledim, sonra sözümü sürdürdüm. Şinasi Ertan dostumuz sordu. Bu faizlerle İzzet Özilhan yatırımlarına devam eder mi dedi. Acı ama gerçek konuşacağım. Maalesef biz her şeye rağmen yatırımlarımıza devam edeceğiz dedim. Benim bunları söylediğim dönemde, Gerçekten de üzerinde durduğumuz, önemsediğimiz birçok projemiz vardı. Bu dönemdeki ekonomik olaylar bizi de sarsmadı değil. O sarsıntı da geldi ve geçti. Ardından biz de kendimizi toparladık. Tabii kimi işlerimizi de elimizden çıkarmayı tercih ettik. Ama o oldu. Sonradan bu olaydan çıkardığım dersi kafama ilki olarak koydum. En doğru olan insanın ayağını yorganına göre uzatmasıydı. Bunu ilke edindik ve işimizi sürdürdük. 50 yıl önce ben demir yollarında dükkancılık yaparken hep geleceği düşünür güzel düşler kurardım. Doğuya yatırım yapalım denir durur yıllardır. Bir dönem Hayri Kozakçıoğlu bu bölgenin valisiydi. Durumu olanca doğrularıyla anlatmıştı. Kozakçıoğlu'nun amacı bölgeye ne yapıp edip yatırımcı çekmekti. Bir araya geldiğimiz bir gün, sanıyorum Ramazan'dı da, gece saat 1'lere kadar oturuldu ve bu konu konuşuldu. Ben o davete giderken kafama koymuştum zaten. Ne pahasına olursa olsun oraya yatırım götürecektim. Bir sanayici olarak bu benim görevimdir diye düşünüyordum. Bu alanda yüksel mermerci de çok ısrar etti. Benim herhangi bir söz söyleyecek durumum yok dedim. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Sayın Valim'in hakkı var. O bölgeye devletle gidilir. Devletle giden sanayici her şey yapabilir. Bizim sanayici olarak Anadolu'muzun her yerinde Adana'da, Konya'da, Afyon'da yatırımlarımız var. Bu toplantıya gelmekteki amacımız da buraya ne yapılır, ben ne yapabilirim düşüncesidir. Fakat Devlet gitmeden olumlu hiçbir şey yapılıp yine olumlu hiçbir sonuç elde edilemez. Aynı düşüncemi Sagıp Ağa'ya aktarmıştım. Ben o saydığım yerlere bu şekilde gitmiştim. O bölgede yaşayan insanın gerçek ihtiyacı doğmalı ve bu ihtiyaç neyse ortaya konmalı ki yatırım yapacak kişi de önünü görebilsin. Yoksa o bölgede kazanıp kazandığını aldığı gibi kaçarcasına buralara gelenlerin sayısı kıyamet gibi. Diyarbakır'da zengin yok mu? Var. Hem de sayılamayacak kadar çok. Diyeceğim özetle şudur. Doğuya öncelikle devletle gidilir. Ülke kalkınmasının şekli de, koşulları da bunlara bağlıdır. Çağa uyulması kaçınılmazdır. Hayır kurumlarına gelince. Bu benim tek başıma anlatabileceğim bir olay değildir. 1970'li yıllarda Anadolu Eğitim Vakfı'nı kurduk. Bu işlerde yalnız değilimdir. Yanımda birkaç yıllık ortağım da vardır. Konuşur, danışır, öyle iş yaparız. Her şirketimizin yüzde iki ya da üç neyse bir katkısı olur bu vakfa. Bu biriken paralarla hayır işlerini yaparız. Dediğim gibi biz iki ortak birlikte karar veririz daima. Vakfın bir mütevelli heyeti vardır ve dışarıdan yönetim kurulu üyeleri alınmıştır. Onların önerileriyle öğrenci okutulur. Bugün 1500'den fazla öğrenciye burs veriliyor. Sağlık için bir girişimde bulunulacaksa ona göre karar verilir. Örneğin Kartal'daki hastane öyle yapılmıştır. İzmir'deki de. Kayseri'de, Konya Aksaray'da okul, sağlık ocağı, hastane ve öğrenci yurdu vardır. İşçi ücretleri konusunda da gereğinden fazlasını vermişizdir. İşçiler genelde 150-200 liraya çalışırlarken biz 350 lira veriyorduk. Bunu her zaman söylerim. Unutamadığım anılarımdan biri de İsmet Paşa ve onun ortaya attığı ortanın solu fikriydi. Partililerin bir kısmı bunun üzerine CHP'den ayrıldılar. Bunların arasında Turhan Feyzioğlu da bulunuyordu. Ayrıldı ve bir başka parti kurdu. O zaman Kazım Özal Paşa'ya "Bunu geri çeviremediniz mi?" diye sormuştum. Özal Paşa ''Gittik konuştuk.'' dedi. ''İsmet Paşa'yla da konuştuk.'' ''İsmet Paşa şöyle.'' dedi. ''Atatürk döneminde de oldu bu. Demokrasiye geçilsin istendi ve serbest fırka kuruldu. Millet ilahilerle sokağa döküldü. Biz çok iş yaptık sanıyorduk ama yapamamışız.'' dedi Atatürk. Ve partileri kapattı. İnönü bunları söyledi. ''Sonra gerçek demokrasiye geçtik.'' dedi. ''Artık bu yoldan ben dönemem.'' dedi. Beni de ikna etti. Ortanın solunu da böyle getirmiş oldu İsmet Paşa. Metin Oktay, oğlum Tuncay Özilyan'ın eşinin teyzesiyle evliydi. Tanışmamız bu nedenledir. Birçok yere de birlikte gittik. Biz Afyon Mat Fabrikası'nı kuruyorduk. Aldım Metin Oktay'ı da götürdüm. Yolculuk sırasında Lütfü Ağa'nın o ünlü kuru kafa hikayesini anlattım. Çok hoşuna gitti. Her fırsatta söylerdi bunu. Baba, baba, kuru kafa takdir verir mi? Çok sevdiğim bir insandı ve bir trafik kazasında gitti. Unutmuyorum, 24 Ocak kararları günlerinde Turgut Özal bu konuyla ilgili olarak 9 kişiye briefing vermişti. Aralarında ben de vardım. Konu faizlerin yükselmesi üzerine yoğunlaşmıştı. Benim o işe aklım yatmadı. Aradan yaklaşık 20 yıl geçtiği halde, Hala faizler düşmüş değildir. Hala enflasyonu engelleyemediler. Faiz ödemeleri trilyonları geçti. Ben yıllar yılı söyleye söyleye dilime pelesenk ettiğim gibi nasıl ayağımı yorganıma göre uzatıyorsam devlet de öyle yapmalıdır. Devlet faiz ödemez. Devlet dengesini kurup kendi kabına girmelidir. Kayseriler için zeki derler. Zeki oluşları daha çok ortama ayak uydurabilme yetenekleriyle biraz da öngörülü ve tutumlu olmalarından kaynaklanır. Bir Kayserili ne yapacaksa onun hem önünü düşünüp hesaplar hem ardını. Hem geçmişine bakar hem geleceğine. Ben bunca yaşıma geldim hep böyle yaptım. İzzet Özilhan fotoğraf albümü Birinci fotoğraf İzzet Özilhan Devreli Merkez İlkokulunda öğretmeni, müdürü, müfettiş ve arkadaşları ile birlikte. Yıl 1933 İkinci fotoğraf İzzet Özilhan Devreli Orta Mektep'te öğretmenleri ve arkadaşları ile. Yıl 1936 Üçüncü fotoğraf Türkan Özilhan, Develi'de Orta Mektep'te arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte. Dördüncü fotoğraf. İzzet Özilhan, 1944 yılında Büyükçekmece'de Trakya Tahkim Komutanlığı'nda askerlik görevini yaparken. Beşinci fotoğraf. İzzet Özilhan, Develi'de arkadaşlarıyla bir bağ gizlisinde. Altıncı fotoğraf. İzzet Özilhan, Çocukluk ve Gençlik Arkadaşı Naci Ulusoyla 7. Fotoğraf İzzet Özilhan, Demir Yollarında Çalıştığı Dönemde Batman Köprüsü'nün Başında 8. Fotoğraf İzzet Özilhan, Kamil Yazıcı ile tepe başındaki Bakkal Dükkanında Yıl 1950 9. Fotoğraf İstanbul'dan Develi'ye yapılan bir ziyaret sırasında çekilmiş bir fotoğraf. 15.8.1952. 10. fotoğraf. oğlu Tuncay Özilhan'ın çocukluğu. 1951. 11. fotoğraf. oğlu Tuncay Özilhan 5-6 yaşlarında. 1953. 12. Fotoğraf İzzet Özilhan, otururken ve gazete okurken çekilmiş fotoğrafları. 1953 13. Fotoğraf İzzet Özilhan, oğlu Tuncay Özilhan'la birlikte. 1953 14. Fotoğraf İzzet Özilhan, Sirkeci'de, rahmetli Nuri Yazıcı ve rahmetli Burhan ile birlikte. 24 Mayıs 1960 15. fotoğraf İzzet Özilhan, oğlu Tuncay ve kızı Tülay ile birlikte. 1965 16. fotoğraf İzzet Özilhan, kızı Tülay Aksoy ve Kamil Yazıcı'nın kızı Fazilet Yazıcı ile birlikte. 1965 17. fotoğraf İzzet Özilhan, oğlu Tuncay Özilhan'la birlikte, 1965. 18. fotoğraf, Kartal'daki otopar fabrikasının temel atma töreninde çekilmiş fotoğrafları yer alıyor. 19. fotoğraf, Kartal'daki otopar fabrikasının temel atma töreni. 20. fotoğraf, Bir yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerle Birlikte, 1971 21. Fotoğraf Afyon Malt Fabrikası Temel Atma Töreninde Çekilmiş Bir Fotoğraf, 1972 22. Fotoğraf Afyonlu Bir Köylü İzzet Özilhan'a Çiçek Veriyor 23. Fotoğraf Grubun ilk Bira Fabrikası Olan Erciyas Biracılığın Açılış Töreni Zamanın Başbakanı Süleyman Demirel'le birlikte çekilmiş fotoğraflar. 29.7.1969. Grubun ilk bira fabrikası olan Erceyas Biracılığın açılış töreni. 29.7.1969. 24. fotoğraf. Grubun ikinci bira fabrikası olan Ege Biracılığın açılış töreni. 1969. Yirmi beşinci fotoğraf, İzzet Özilhan'ın Münih'te, Interbrau'da, Selahattin Aslaner'le bira makineleri incelemesinde çekilmiş bir fotoğraf. Yirmi altıncı fotoğraf, İzzet Özilhan, merhum Turgut Özal ve eşi Semra Özal'la. Yirmi yedinci fotoğraf, İzzet Özilhan, bir odalar birliği toplantısında İnan Kraç ve Aydın Doğan'la birlikte. 28. fotoğraf. İzzet Özilhan Odalar Birliği Başkan Vekili olarak görev yaparken Başkan Mehmet Yazar ve Genel Sekreter Mehmet Sağlamla. 29. fotoğraf. Yabancı konuklarla bir yemek. Kamil Yazıcı, İhsan ve Aydın Kentle birlikte. 30. fotoğraf. İzzet Özilhan, Tevfik Solaksubaşı, Hüseyin Bayraktar ve Mehmet Yazarla bir Odalar Birliği toplantısında. 31. fotoğraf. İzzet Özilhan Sanayi Odasında oy kullanıyor. Arkada İsmail Özdoğuran. 32. fotoğraf. İzzet Özilhan, İstanbul Valisi Vefa Poyraz, Kamil Yazıcı ve Aydın Kent'le yemekte. 33. fotoğraf. İzzet Özilhan Eşi Türkan Özilhan'la birlikte, Roma'da Lombardini yöneticileriyle birlikte. 34. fotoğraf Oğlu Tuncay Özilhan'la birlikte. 14.9-1972 35. fotoğraf İzzet Özilhan, 1984 yılında Almanya'da, Münih'te, Oktoberfest'te. 36. fotoğraf İzzet Özilhan, Zamanın Başbakanı Bülent Ulusu ile birlikte. 37. fotoğraf İzzet Özilhan, Başbakan Turgut Özal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan ve Nezih Demirkent ile birlikte. 38. fotoğraf İSUS'lu Ortaklık Anlaşması imza Töreni 1985 39. fotoğraf İSUSU Ortaklık Anlaşması İmza Töreni 1985 40. fotoğraf Budapestede Efes Bilsem Bayi Toplantısı 1992 41. fotoğraf Anadolu İSUSU 10. Kuruluş Yıldönümü Kutlaması 1990 42. fotoğraf Anadolu İSUSU 10. Kuruluş Yıldönümü Kutlaması 1990 43. fotoğraf İzzet Özilhan, kızı Tülay Aksoy'la bir İzmir gezisinde. 44. fotoğraf İzzet Özilhan, Efes Pilsen Bayiler Toplantısı'nın gala yemeğinde Cumhurbaşkanı Denktaş ve eşiyle birlikte. Girne, Kıbrıs, 1996 45. fotoğraf Kayseri'de F. Özilhan Sivil Havacılık Yüksek Okulu Açılışı Dolayısıyla Yapılan Ödül Töreni. 46. Fotoğraf, Kayseri'de F. Özilhan Sivil Havacılık Yüksek Okulu Açılışı Dolayısıyla Yapılan Ödül Töreni. 47. Fotoğraf, Coca-Cola Bişkek Açılış Töreni. İzzet Özilhan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar Akayev ile birlikte. 48. Fotoğraf, Coca-Cola Bişkek Açılış Töreni 1996 49. Fotoğraf İzzet Özilhan Almaty Coca-Cola Fabrikası'nın açılış töreninde Kazakistan Başkan Yardımcısı ve Almaty Belediye Başkanı ile birlikte. Almaty Coca-Cola Fabrikası'nın açılış töreninde Kazakistan Başkan Yardımcısı ve Almaty Belediye Başkanı ile birlikte. 50. Fotoğraf Coca-Cola Bişkek Açılış Töreni 1996. 51. fotoğraf. İzzet Özilhan Bişkek'teki Coca-Cola fabrikasının açılış töreninde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Askar Akayev ve Coca-Cola Avrupa Başkanı Neville Izdel ile birlikte. 52. fotoğraf. Anadolu Honda temel atma törenine ait 5 fotoğraf yer alıyor. 1996. 53. fotoğraf Anadolu Honda Açılış Töreni'ne ait iki fotoğraf yer alıyor. 15 Kasım 1997 54. fotoğraf Anadolu Honda Açılış Töreni 15 Kasım 1997 55. fotoğraf Devlet Üstün Hizmet Madalyası Ödül Töreni 56. fotoğraf Devlet Üstün Hizmet Madalyası Beratı 57. fotoğraf Anadolu Isuzu'nun Gebze Şekerpınar'daki yeni fabrikasının temel atma törenine ait iki fotoğraf yer alıyor. 21 Ocak 1998 Anadolu Isuzu'nun Gebze Şekerpınar'daki yeni fabrikasının temel atma töreni. 21 Ocak 1998 58. Fotoğraf Romanya Efes Pil Sener Fabrikası Açılış Töreni Soldan sağ Kamil Yazıcı Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Romanya Cumhurbaşkanı Emil Konstantinescu ve İzzet Özilhan. 3 Aralık 1998 59. Fotoğraf Romanya Efes Pil Sener Fabrikası Açılış Töreni Soldan Sağa Tuncay Özilhan Kamil Yazıcı Süleyman Demirel Romanya Cumhurbaşkanı İzzet Özilhan Prova Bölge Valisi Romeo Angano 3 Aralık 1998 60. fotoğraf Romanya Efes Pilsener fabrikası açılışında Tuncay Özilhan, Kamil Yazıcı, Süleyman Demirel, Emilie Constantinescu ve İzzet Özilhan. Son fotoğraf 61. fotoğraf beyaz gömleği ve koyu renk takım elbisesiyle Tebessüm ederken çekilmiş bir fotoğrafı. Tarih, Ekim 1998.